Müfettiş 1. Bölüm Maria! Aynayı arıyorum bulamadım. Muhakkak yine sen almışsındır. Ay, lütfen günahımı alma anneciğim. Benim gibi güzel bir kızın aynayla yapacak ne işi olabilir ki? Ne yani? Sen şimdi böyle söyleyerek bana taş mı atıyorsun? 50 yaşındayım diye aynaya ihtiyacım olduğunu mu söylemek istiyorsun? Aman anne sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben sadece... Siz kız keser misiniz tartışmayı? Sizin gürültünüz yüzünden Andreyevanoviç'ten gelen mektubu okuyamıyorum. Sevgili vaftiz babam. Amanın. Hayır. Hayır olamaz. Yandık. Yandık. Sivistrao hayvan herif neredesin? Hangi cehennemdesin? Hemen buraya gel. <gülüyor> Geldim Vali Hazretleri. Geldim. emledim. Bir saate kadar şehrin bütün ileri gelen gerizekalıların makamında bekliyorum. Çabuk git haber ver. <gülüyor> hemen gidiyorum efendim. Hemen şey efendim bu ileri gelen geri zekalar kimdi birden çıkaramadım da daha öğrenemedim bir geri zekalı uşak posta müdürü mahkeme hakimi üniversite rektörü hastane başhekimi polis komiseri <gülüyor> şunlar öyle desenize excellens ileri deyince birden kafam karıştı da <gülüyor> ...aptal taraftan gülmede çabuk geçer şunları bak hala karşımda trene bakan öküz gibi duruyor Kostana sana be, herif e, tamam tamam H hemen koşuyorum vali hazretleri ...vali hazretlerinin bizi neden çağırdığını... ...bilmiyor musunuz Sıvistunov? Ee, hayır Sayın Federoviç... ...bana sadece şehrin ileri gelen... ...gerizekalılarını çağır dedi... Önürü. ...ben de çağırdım. Baylar, baylar, baylar... ...vali geliyor. Baylar... ...sizi buraya hiç hoşunuza gitmeyecek... ...bir haber vermek için davet ettim. Duyunca eminim... ...bütün rahatınız, huzurunuz kaçacak. Ya, neymiş acaba... Peki neymiş bu haber Anton Antonovich? Bizi merakta bırakmayı da söyleyin lütfen. Söyleyeyim Aziz Federovich. Yakında buraya bir müfettiş geliyor. Ne? Hmm. ne? Nasıl? Bir Yok. müfettiş mi? Evet, bir müfettiş. Hem de Petersburg'ten. Hem de Çağr tarafından... ...hem de gizlice... Aa. ...hem de bir takım gizli talimatlarla... Aa. ...anladınız Çok kötü bir haber... Kendim. ...çok kötü bir haber... ...inanamıyorum... ...nereden çıktı şimdi bu? Mahvolduk... Mahvolduk. Ne rahatlık. Ne karışanımız vardı ne görüşenimiz. Şimdi ne olacak peki? Ah, üstelik herif gizli talimatla geliyormuş he. Esasen ben bu meseleyi Sezer gibi olmuştum zaten. Nasıl Sezer gibi oldunuz Ekselans? Geçen akşam rüyamda iki kocaman sıçanla uğraştım durdum. Oh, <gülüyor> <sıçanım> uğraştım. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu ben ömrümde böyle hayvanlar görmedim. Oh, Mendeburlar o kadar iri, o kadar siyahtı ki... Oh, oh, oh, oh. Yanıma yaklaştılar, yaklaştılar, yaklaştılar... <gülüyor> ...ve kokladılar, kokladılar sonra da uzaklaştılar. Oh, oh, oh. Bak, sonunda ne çıktı işte? E, yani rüyada sıçan koklaması müfettiş geleceği anlamına mı geliyor? Olabilir... ...olmayabilir de... ...yani sadece hayrı alamet değil... ...her neyse... ...Andre Ivanovich Tekinoviç'i tanırsınız herhalde... ...ondan aldığım mektubu... ...size okuyayım da görün neler diyor... Oh, ne yazmış acaba hmm, Aziz dostum... ...manevi babam ve veli nimetim... ...evet evet evet... ...esas yeri buldum... ...sana haber vermek için acele ediyorum... ...çünkü bu mesele... ...sizin için her şeyden önemlidir... ...vilayeti teftiş için sizin oraya bir müfettiş geliyormuş. Duydunuz değil mi? Ya, duyduk valiasını. Evet. Duyduk, duyduk. Evet. Herif fiyakasız, alelade bir elbiseyle gelecekmiş. Buna dikkatini çekerim. Senin herkes gibi vicdanında bazı günahlar taşıdığını... ...üstün zekan sebebiyle menfaatini her şeyin üstünde tuttuğunu biliyorum. Yaş tahtaya basmadığını bildiğimden sana bunlara haber vermek için acele ediyorum. İhtiyatlı bulunmanı tavsiye ederim. Baylar, okuduklarımı duydunuz herhalde. Ben de sizlere ihtiyatlı olmanızı tavsiye ediyorum. Desene hapı yuttuk Anton, Anton Peki neden bize bir müfettiş gönderiyorlarmış? Ne? Neden olacak? Kim bilir kimlere neler yaptınız ki onlar da Petersburg'a şikayette bulundu. Petersburg'da canımızı okumak için... ...bu müfettişi yolladı. Y canım bizim halk salağın tekidir. Olur olmaz şey ses çıkarmaz. Bu işte daha nazik bir sebep olmalı. Mesela e siyaset. Siyaset mi? Siyaset ne mi? siyasetiymiş bu? Rusya harp ilan etmek istiyor. Harp ilan ediyor Har Ya Bu sebepten memleketin her bir yanında... ...ihanet odakları olup olmadığını anlamak için... ...bu müfettiş gönderiliyor olabilir. Hadi canım... Bir de hakim olacaksın Ammos Fedorovic. Sen davalarda hep böyle aptalca kararlar mı veriyorsun? Koca Rusya'nın küçük bir şehrinde ihanet falan olur mu hiç? Sonra burası huduttan yüzlerce kilometre uzakta. İnsan hiç durmadan üç sene koşsa yine yabancı bir ülkeye ulaşamaz. Bir, bir dakika bir dakika ben izah edeyim. Ben izah edeyim işin aslını. Duyduğuma göre son zamanlara Sibirya'ya fazla sürgün olmuyormuş. Bu yüzden oradaki nüfus bir hayli azalmış. Hükümet de oradaki nüfusu çoğaltmak amacıyla yolsuzluk yapanları tespit edip Sibirya'ya gönderecek. Olamaz bir hali. Yani? Öyle ya da böyle. Bu onların bileceği iş. Bizi alakadar eden şey ihtiyatlı bulunmamızdır. Dikkat edin baylar. Ben bazı tedbirler aldım. Sizlerin de aynı tarzda hareket etmenizi rica ediyorum. Bilhassa siz Artemi Filipoviç. Ben mi? Evet. Müfettişin ilk işi hiç şüphesiz ki idareniz altında bulunan hastaneyi gezmek olacaktır. Her şeyin yolunda olmasına dikkat ediniz.'' Hastalar ağrıdan kıvranırken doktorların tavla oynamasına, hemşirelerin servis katlarında durmak yerine makyaj, dedikodu yapmalarına izin vermeyiniz. Şey, şey bunlar pek mühim şeyler değil, Excelas. Yasaklarım olur biter. Her hastanın yatağının başına bir levha asılmalı ki giren o hastanın ismini ve hangi hastalıktan yattığını, hastahaneye hangi tarihte girdiğini, hangi tarihte anlayabilsin. Evet. evet Dahası evet, var. Hasta sayısı da çok fazla. Bunu bakımsızlığa ve doktorun cahilliğine verirler sonra. Evet efendim. Müfettiş hastaları ilaç yerine otlarla tedavi ettiğini de öğrenmemeli. Şey efendim, kimle tartışedesin? Anton Antonoviç, ben pahalı ilaçlar kullanmaktan yana değilim. Akacak kan başta durmadığı gibi ölecek insan da pek fazla yaşamaz. Yani öleceği varsa ölür. İyileşir, iyi varsa iyileşir. Hammos Federoviç, mahkememizin hakimi olarak sizden de bir ricam var. E, buyurun Anton Antonovic. Adliye sarayında olup bitene dikkat edin. Bekleme salonunda mübaşirlerin kaz beslediğini biliyorum. <gülüyor> Olur olmaz zamanda yavruları davacıların ayakları altında dolaşıyor. <gülüyor> e, bunun için yeni bir uygulama başlatacağımdan emin olabilirsiniz efendim. Gerçi hayvan sevgisi ilerici olmanın simgesidir. Adalet teşkilatında çalışan mübaşirlerin de aydın kimseler olması... ...bize ancak onur verir. Lakin kazların mahkeme salonlarına kadar girmesi çok dikkat çekiyor. Buna hemen bir çözüm bulmalısınız. E, haklısınız ekselansları. E, şu anda aklıma çok parlak bir fikir geldi efendim. Müsaadenizle hemen uygulamaya koyayım. Nasıl bir fikir bu? E, mahkeme salonuna hangi kaz girerse... ...onun hemen tutulup kesilmesini emredeceğim. Aki, her şey normal mecrasına girene kadar. Kaz ziyafeti için gelirsiniz değil efendim? Hele bir başlat. Ziyafeti işi kolayan Ammos Asıl mühim olanını söylemedim Ammos Federoviç. Nedir o Anton Antonovic? Mahkeme salonuna karşıdan karşıya... ...ip gerip çamaşır kurutuyorsunuz. <gülüyor> Bunu hakimlik onuruna yakıştırıyor musunuz? Bakınız ekselans Anton Antonovic. Ya o av kırbacına ne demeli? Oturduğunuz sandalyenin tam arkasına asmışsınız. Kırbaç görende başka şeyler çağrıştırıyor. Onu derhal oradan almalısınız. Avı sevdiğinizi biliyorum. Müfettiş gidince onu tekrar eski yerine korsunuz. Nasıl isterseniz Anton Antonovic. Bir de yardımcınıza bir çekidüzen vermeniz şart. E, yardımcımın nesi varmış Anton Antonovic... Öyle pis bir koku yayıyor ki ona yaklaşan ya domuz ahırına girdiğini ya da meyhane mahzenine indiğini sanıyor. G Güzel diyorsunuz da Anton Antonovic. O doğuştan böyle kokuyor efendim. Ben ne yapabilirim ki? Sarımsak, soğan veya bazı başka şeyler derdine derman olur sanırım. Doktor Amos Fedoroviç hangi ilaca ihtiyacı varsa onu yazabilir. Hayır. Onun bu kokudan kurtulması imkansızdır. Kendisinin dediğine göre... O koku ona babasından, babasına da dedesinden geçmiş efendim. Neyse efendim, benim demek istediğim... ...idare ettiğiniz kurumların tertipli ve bakımlı olmasına çok dikkat edin. Andriyevonovic'in mektubunda Küçük Günahlar ismini verdiği şeylere gelince... ...bunlar hakkında söyleyecek hiçbir sözüm yok. Anton Antonovic, Küçük Günahlar deyince ne anlıyorsunuz? <gülüyor> günah var, günah var. İnsan ayırmasını bilmeli... Ben dava gördüğüm esnada bana verilen ya da gönderilen şeyleri ayıp olmasın diye geri çevirmiyorum. Ama acaba haksız olarak aldığım şeyler var mıdır diye de düşünmeden edemiyorum. Mesela bana gönderilen küçük tazılar. Ayvaz kasap hep bir hesap. Tazı almak da bir, başka şey almak da bir. Affedersiniz ama ikisi aynı şeyi değil. Tazıları için aldığınızı bilmiyor muyuz? Çünkü... Kiliseyle bağlantınız istenilen düzeyde değil. Ekselans Anton Anton. Evet. Belki farkında değilsiniz ama kiliseye bağlı olsaydınız... ...size verilen tazıyı doğru kiliseye getirir hediye ederdiniz. Evet tamam herkesin bir görüşü vardır. Ee, ben de kendi zekamla bir görüş elde ettim. Bazı ahvalde çok zeki olmak tamamen aptal olmaktan daha tehlikelidir. Mesela senin adliye sarayı... Sanırsın Arto Baba'nın çiftliği. Her türlü hayvan besleniyor. Size gelince Luka Lukic. Ah, e, buyurun Vali Hazretleri. Rektör olmanız sıfatıyla dikkatinizi çekerim. Öğretim üyeleri profesörleriniz... ...ilerici, aydın, sivri denecek kadar... ...üstün zekalı kimseler. <gülüyor> e, öyledir Vali Hazretleri. Fakat bazen... ...çok garip şeylerine de şahit oluyoruz. E, ne gibi? Mesela... Şu uzun suratlı, yalpa kulaklı adını hatırlayamadım. Ee, ee, İrsa İshanovic. Evet efendim o. Duyduğuma göre dilini çıkartıp yana sarkıtmadan ders anlatamazmış. Ya burnunu karıştıracak ya dudaklarını şapıt atacakmış. E bunlar sence hoş şeyler mi Luka Lukic? Ee, ben ona defalarca ihtarda bulundum Sayın Vali Hazretleri. Kürsüye çıkmak için ya ensesini kaşır ya da cübbesini okşarmış. Bunları yapmazsa imkanı yok kürsüye çıkamazmış. E, o kadarla kalsa iyi. Geçenlerde benim odama girerken yüzünü öyle bir ekşitti ki... ...sanki bir küp limon ekşisi yedi sandım efendim. Canım onlar bir derece su götürür. Belki talebe de alışmıştır hareketlerine. Belki mesleğinde faydalıdır yaptığı... Lakin bunları bir müfettişin huzurunda yapacak olursa ve şayet müfettiş bey de bu hareketi kendi üstüne alacak olursa maazallah netice çok kuvahim olur. E, i̇şin garibi onun bu hareketini hoş görüyorlar da e, beni söylediğim için eleştiriyorlar. Ya tarih profesörüne demeli? Kılıç, kama almadan derse girmiyorum. Aa, evet, ee, bir seferinde ben de şahit oldum. Babillileri anlatırken neyse de... ...İskender'e gelince zannettim ki... bulunduğumuz çatıyı alev sardı. Kürsüsünden fırladığı gibi altımdaki sandalyeyi kaptı. Var gücüyle masaya vurmaya başladı. Ha, meğer öğrencileri derse katmak için yapıyormuş. İkaz etmedin mi? Devletin malına zarar vermesinin suç olduğunu söylemedin mi? E, e, söyledim efendim. E, bana ne dese beğenirsiniz... Siz ne diyorsunuz Luka Lukic? Ben ilim için değil sandalye kırmak kafamı bile kırarım dedi efendim. İşte tabiatın izah edilemeyen kanunu. Kafalı bir adam ilmin tesiriyle sarhoş oluyor. Bir başkası da ölüleri bile korkutacak acayip yüz hareketleri yapıyor. Eh ama şunu da ifade edeyim ki yarının aydınlık geleceği bizlerin omuzunda yükselicek ve ileriye gidecektir efendim.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 Bundan asla şüphemiz yok Luka Lukic. Fakat şu baş belası müfettiş gelmemiş olsaydı bütün bunlara omuz silker gülerdik. Lakin Mendebur herif her an gelebilecek ve soracak. Merhaba arkadaşlar, hakim hanginiz Amos Fedorovic. Bana hemen kendisini çağırınız. Ve hastanenin baş tabibi kim? Artemi Zemlianika Filipovic. Bana Filipovic'i çağırınız. İşte meselenin kötü tarafı. Baylar işittiğime göre bir müfettiş geliyormuş Doğru mu? Haberiniz yok mu İvan Kuzminç. Piyotr Ivanoviç bahseder gibi oldu Biraz evvel postaneye gelmişti Posta müdürü olarak bu haber hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> ne mi düşünüyorum? Türklerle gene harp olacağı benziyor e Doğru benim fikrim de bu yönde Efendim bu meselenin harple ne ilgisi var anlayamıyorum Muhakkak Türklerle bu gene bir Fransız entrikası olacak. Türklerle harp mi? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Burada ha. hapı yutacak olan onlar değil biziz. Mesele gayet açık. Adam buraya bizi teftişe geliyor. Aldığım mektup da buna bir delil. Ha. Demek Türklerle harp yok. Müfettişin buraya gelme sebebi devlet dairelerini teftiş etmek ha? Evet. Ona göre ayağınızı denk alın işte. Benim bir korkum yok. Lakin yine de biraz korkuyorum. Tüccar ve esnaf tabakası beni endişelendiriyor. Onlar kendilerine biraz tuzluya mal olduğumu söylüyorlar. Şayet ben şundan veya bundan ötebire aldımsa sizi temin ederim ki kötü niyetle almamışımdır. Beni dinleyin Ivan Kuzmiç. Müşterek menfaatimizi gözetmek istiyorsanız mektupların gelişine ve gidişine dikkat etmenizi istiyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi? Yani mektupları sahiplerine vermeden önce...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 Şimdilik senin tavşanlarınla uğraşacak vaktim yok. Şu mendebur müfettiş bir türlü aklımdan çıkmıyor. Hay gelmez olsaydı. Vali hazretleri. Ne var Sivistinov? Bobcinski ve Dobcinski kardeşler geldi. E size söyleyecekleri çok önemli bir hmm, haberleri ee, var. Bir ya. bu pozlar eksikti. Bunlar durduk yerde kavga ederler. Neyse efendim al bakalım içeriye. Girin bakalım. E, e, şaşmaz. E, bir de ne yani ben... derseniz ben anlatacağım. Önce e, ben e, şaşılacak şey Vali Hazretleri. Hem de <gülüyor> çok şaşılacak <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Tamam tamam. Şu berbat gülmeyi kesin de ne olduğunu anlatın bakalım. <gülüyor> Lokantaya umulmadık bir şey oldu. Lokantaya girdiğimiz bir zaman... Lokantaya girdiğimiz zaman... <gülüyor> <gülüyor> Müsaade ederseniz ben anlatacağım. <gülüyor> e, efendim? Ben anlatacağım. Müsaade Müsaade et. Sende hitabet eden şey yoktur. E, ama sen de olanın bitenin yarısını unutacaksın. Hayır unutmam. Yalnız beni rahat bırak. Bakın da anlatayım. Yahu Allah aşkına <gülüyor> anlatın. Ne olmuş? Deminden <gülüyor> beri kalbim kötü kötü atıyor. Söyleyeyim bakalım Müsaade ne olmuş? Müdürün. her şeyi sırasıyla tadıyla tuzuyla anlatayım. Hani size alt üst eden şu gizli müfettiş geldiğini bildiren mektubu aldığınız zaman. <gülüyor> <gülüyor> Doğruca şeye koştum. Bir dakika ben artık. Yardım alırım Çocuğumu kesmeyin. Her şeyi hatırlıyorum. Her şeyi. Nerede kalmıştım? Vali Hazretleri. Devam edin efendim, devam edin. Do Doğruca Krobine gittim. Fakat kendisini de bulamadım tabii. Çıkmıştı. Rastokovski'ye gittim. Onu da bulamadım. Bu sefer soluğu İvan Kuzmiçler'de aldım. Aldınız haberleri ona verecektim. Yolda Piotr İvan'a işte karşılaştım. Hani <gülüyor> şu kıymalı börek satılan <gülüyor> dükkan yok mu? Orada karşılaştık. Evet, orada karşılaştık. O da bana hadi lokantaya gidelim. ]leri. Bu sabah bir şey yemedim, kardım zil çalıyor. <gülüyor> Top işkini midesini bilirsiniz. Canım canım geçin şimdi onun bunun midesinde asıl şeyi anlatın. E, lokantaya gitmiştik, ki içeriye genç bir adam girdi. Kıyafeti hiç de fena değil. Lokantaya girer girmez bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. Yüzünü görmeliydiniz. Hele Yüzünü kapı... görmeliydiniz. Hede tamamı. Hede tamamı. Ben ben meseleyi hemen çıkıverdim tabii. Olduğu gibi. Bir Bu adam enayinin biri değil. Kolay. ...kolay Tonga'ya bastırılacağını sanmıyorum dedim. Lokantacı Vilas'ı çağırarak, Vilas. çağırarak... ...bu genç adam kim diye Ama... sordu. E, Vilas da bu adam Petersburg'dan geliyor dedi. Memurmuş. İsmi de Ivan Aleksandrovich... ...Hiles'te konmuş dedi. E, öyle bir süs, öyle bir ehemmiyet veriyor ki... ...geleli... E, geleli o geliri on, on, on beş o, gün olmuş o, her şeyi veresiye alıp bir metelik bile ah. ödemiyormuş e, bu sözleri işitince Topčinski ha, ha görüyor musun görüyor musun Hiç hayır Topčinski ha, ha hayır görüyor musun diyen ben oldum e, evet ilk önce sen söyledin sonra ah. da ben tekrarladım işte e, her ikimizde <gülüyor> görüyor musun <gülüyor> ya de, tamam çıldıkmayın beni bırakın <gülüyor> Kim gördüyse gördü kimmiş onu söyleyin bana Zinin me mektupta sizi size S sizi... size geleceği bildirilen memur yani müfettiş <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır hayır hayır olamaz hayır hayır hayır o değildir hayır o değildir Ha kendisi herif aldığı her şeye bir kuruş bile ödemediği gibi defolup da gitmiyor ondan başka kim olabilir ki Odur efendim odur adamın öyle bir e, bakış... adamın öyle bir bakışları var ki gözünden kuş kaçmıyor <gülüyor> lütfen bırakın da anlatayım <gülüyor> Her şeye dikkatle bakıyor. Biz yemek yerken masamıza geldi Ve tabaklarımıza oh. öyle dikkatle oh. baktı eyvah, ki Eyvah yandık desinize Peki bu müfettiş nerede kalıyormuş Şey efendim şeyde şey... Merdivenin altındaki beş numarada kalıyor oh. <gülüyor> Ne zamandan beri orada kalıyormuş e, İki haftadır efendim İki, iki haftadır o, evet On beş güne yandık yandık mahvolduk Bu arada bütün resimlerimizi görmüştür Eyvah! Şimdi ne olacak bizim halimiz? Demek müfettiş 15 gündür şehrimizde öyle mi? Evet, aynen oh, öyle vahizlerine. Olamaz, Hazretleri. olamaz. Bu 15 gün zarfında bizde her zeler yemedik. Bir on başının karısını kır başlattık. Bedava işki vermiyor diye iki meyhaneyi kapattık. Mahpuslara erzak vermedik. Sokaklar ne zamandan beri süpürge yüzü görmedi? Her taraf pislik dolu. Herif bunların hepsini görmüştü Siz böyle Ya ben ne yapayım Bulunduğum hastaneye gelen hastaların yarısı İhmalden öldü Herifi kulağına gittiyse yandım demektir Yandım yandım yandım Umarım birileri Müfettişin kulağına mahkeme salonunda Kazların dolaştığını söylememiştir Baylar baylar Siz anmayı bırakın da ...resmi elbiselerimizle otele gidip... ...müfettişe hoş geldin diyelim. Ya hayır, hayır. Önce ticaret odası erkanını göndermeliyiz. Gerek yok. Ben kendim gideceğim. Hayatımda başımdan birçok tehlikeli şey geçti. Hepsinden andımın akıyla sıyrıldım. Hatta birçok defalar... ...takdirnameler aldım. Şimdi de... ...takdirnamelik işler yapacağımdan eminim. Bu müfettiş için... Genç bir adam mı diyordum? E, çok genç, e, tam 27 yaşında. 28, 28 yaşında bari hadi dedim. Ben de size. Bak, 28. Bak, 28. Bak, evet. 28, <gülüyor> 27 dedim. <yaşında>. Ben <gülüyor> 28 dedim. 28 dedim ve ben 27 28 ha 56. Ya yeter, bir yaş için kavga edilir mi? Siz ikiz kardeşler halimsiniz Doğrusu. Bir saniye olmasın kavga etmeden duramaz mısınız? Madem müfettiş gençmiş, bunu duyduğuma sevindim. Bir genç adamı kandırmak daha kolaydır. Moruklar kolay kolay kanmazlar. Genç bir adamıysa insan istediği gibi avlar. Hadi beyler, şimdi hepiniz iş başına. A, tabii ben de sizinle geleyim. Adamı tanıyorum, size gösteririm. Evet, evet ben de sizinle geleyim. E, yanlışlıkla bir serseri müfettiş zannedip ona iltifat edebilirsiniz. Daha canım, Hayır, ben gideceğim. Müfettiş dediğiniz sıradan insanlar gibi değildir. Niye? Onların eli ayağı bizden fazla mı? mı? Demek istediğim, <gülüyor> yahu ben de sizi karşıma almış adam yerine koyup laf anlatıyorum. Yani müfettiş önemli bir devlet memurudur. Bir insan hakkında olumsuz bir rapor verdi mi o insan yandı demektir. Yahut olumlu bir rapor yazarsa da sizi terfi ettirirler. Şimdi anladınız mı müfettiş ne demekmiş Ben anladım ben, ben sizden daha iyi anladım Bobcinski Bence ben anladığımı ben Oo, söyleyeyim Hayır, Yine tamam. başladılar Tamam her ikinizde anladınız Kesin tartışmayı Bobcinski sen benimle gel Hı. Ben sade bir elbise giyerim her zaman yapıyormuşun gibi dolaşırken otellere uğrarım ve yolcuların haksını sorarım. <gülüyor> <gülüyor> hey Sivistirov! Mendebur herif neredesin? Hemen yanınızdayım ya vali hazretleri. Ne işin var yanımda? Konuşulanları mı dinliyorsun? Git bekçiye söyle bana komiseri çağırsın. Arabam da hazırlansın birazdan dışarı çıkacağım. Ee, pe peki vali hazretleri. Hadi, hadi biz de gidelim. Amos Federoviç. Fırtına kopacağı benziyor. Hadi, hadi. Merak etmeyin Artemi Filipoviç. Sizin için bir tehlike yok. Doktorlara tavla oynatmayın. Bir de hemşireler törpüyü bıraksın kafi. Ha, bir de müfettiş şehrimizden gidinceye kadar hastalara ölmemesini söyleyeyim. Tamam, tamam, tamam. tamam. E, Tavlayla törpü işi şey kolay. Hastalara lahana çorbası verilmesini emredeceğim. Ee, lahana kokusu da bütün o, koridorlara yayılır ya. E, oradan geçenin burnunun direği kırılacak. E, ölen olursa da e, uyuyormuş gibi yorganı üzerlerine çekerim. E, e, siz de tedbirler alacaksınız Am Ammos Fedoroviç. Ben bu bakımdan rahatım. Müfettişin işi gücü yok da mahkemeyi mi girip ziyaret edecek? Bir yığın kokuşmuş evrak arasında ne yapacak? Ayrıca onlardan ne anlayabilir ki? Şurada beş senedir hakim koltuğunu işgal etmekteyim. Her ne zaman bir mesele hakkında bir parça malumat almak için evrak dosyasını istesem aklımı oynatacağım gelir. Çünkü hiçbir şey anlayamam. Sebebi de dosyada her şey karma karışıktır. Bu yüzden de kim haklı kim suçlu ben bile karıştırırım. Efendim siz haklıya haksızı bırakın da kazlara bir çözüm bulun. Müfettiş mahkemeye gelip de paçasını kazlara bir kaptıracak olursa... solu Sibirya'da bir mahkemede alırsınız. Daha, tamam, tamam. Şimdi gidip kazları yolduracağım. Gelin hadi Artem'i Filipovic. Gidelim. Müfettiş oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Müfettiş, üçüncü bölüm. Bu arada katibe kızların çamaşırlarını kurutmak için... ...mahkeme salonuna astığı ipleri de kaldırtın. İşi <gülüyor> e, ben ne yapayım vali hazretleri? İvan Kuzmich, siz de derhal postaneye gidin. Müfettiş rapor yazıp da postaya verecek olursa... ...göndermeden evvel açıp okuyun. Sonra da bana rapor edin. Ya bana kalırsa müfettiş raporundan çok aşk mektuplarını okumak... ...daha zevkli oluyor vali hazretleri. İsterseniz birkaçını size okuyabilirim mi? Zevzekliğin sırası değil Kuzmik. Hayatımız aşk mektuplarına değil... ...müfettişin hakkımıza yazacağı raporlara bağlı. Hemen işinizin başına koşun. Hemen gidiyorum efendim. Swiss Timo arabam hazırlandı mı? Evet efendim kapıda bekliyor. Aşağı Hayır dur gitme. Evet in. Yo, hayır inme. Polis komiserine gelmesi için emir vermiştim. Niye gelmedi? Nerede kendisi? E, karakolda. E, fakat kendisi bir iş görecek vaziyette değil Ne? Akşam vodkayı biraz fazlaca açırmış da ondan Kendisini bu sabah yarı baygın bir halde küfe içinde getirmişler İtfaiye gelip üstüne su dökmesine rağmen ha, Ayıltamamışlar o, o, Olamaz buna inanamıyorum Şehrimize müfettiş gelmiş Polis komiserimiz küfe içinde Müfettiş görecek olursa ne deriz bir tarlada yeni yetişen bir ürün dersiniz olur biter <gülüyor> Kes zevzekliği ve çabuk sokağa koş Hayır dur Derhal bana kılıcımla yeni bir şapka getir Hadi Dobcinski biz de gidelim e Anton Antonovic Müsaade ederseniz ben de geleyim Hayır Dobcinski Siz iki kardeş ne zaman bir araya gelseniz Hır çıkıyor Hem zaten araba üçümüzü almaz e, e, e, Ziyanı yok Ben tabanvaya giderim e, Yalnız maksadım kapı aralığından bile olsa Onu biraz görmek Buyurun efendim, kılıcınızla şapkanızı getirdim. Derhal git ve bana bir manga polis getir. Dur bekle. Allah kahretsin. Bu kılıcın kını paslanmış. Mendebur uşak. Valisinin kınının paslandığını görüyor da temizlemiyor. Paslanır tabii, kaç yıldır kılıç kuşanmadınız. Hayvan herif, mazeret mi bu? Savaşa mı gidiyorum ki kılıç kuşarayım? Senin işinle akşama kadar yan gelip yatmak mı? Kının pastanmaması için ille de kılıç kuşanmam mı gerekiyor? Ama efendim... Kes! Konağın diğer hizmetkarlarıyla birlikte elinize birer süpürge alacaksınız. Allah benim canımı alsın ki her sokağa ta otele giden yola kadar başlar aşağı süpürmeyin ele. O koca dirinizle yalatırım sizlere, yalatırım! <gülüyor> Bir senede bitmez. Senin ne ana forcu olduğunu bilirim. Masum masum çaldığın gümüş kaşıkları çizmelerine sakladığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Dikkat et ben her şeyi görürüm. Tüccar Cernay'ı ne yaptığımı hatırlıyor musun? E, Yo, hatırlamıyorum ne yapmışım ki? O sana elbise için iki arşınlık kumaş verdi. Sense bütün topu kaldırdın. Dikkat et çaldığın rütbenle mütenasip olsun. Hadi git şimdi. Ne emredersiniz efendim <gülüyor> İşte komiser geliyor Küfeden çıkmış <gülüyor> e, Beni çağırtmışsınız Andon Antonovic e, Bir durum mu var Kahrolatıcı herif Bu halin ne Stefanilic İnsan bu yaptıklarımıza akka diremiyor. Ben ne yapmışım ki Vali Hazretleri. Daha ne yapacaksın be adam Vodkayı içip küfeyle gelmişsin karakola Doğru ama niye küfeyle geldin bir sorun hele. Niye küfeyle geldin? Arama bulamadığım için. Beni dinleyin Stefan Eviç. bir müfettiş gelmiş. Yakalamamı mı istiyorsunuz? Saçmalamayın. Ne yakalaması yahu? Helik müfettiş diyorum. Ha. Tamam şimdi anladım. Küfenin gel söylemişlerdi. Müfettişmiş değil mi? Madem duydunuz gerekli tedbirleri de aldınız mı? Almaz olur mu? Bekçi Fikovetsi'ni adamlarıyla beraber caddeleri yıkaması için gönderdim. Neden bekçiyle gönderdiniz? Yardımcınız Prokorov nerede? <gülüyor> o da kelle. Kelle mi? Nasıl kelle? Kelle de demek? Ee, sarhoş demek. Yani hala ayılmadı. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kumiser küfenik yardımcısı kelle. Sizin niyetiniz beni Sibirya'ya mı sürdürmek? Yahu şehrimize bir fetiş gelmiş diyorum size. Adam bütün devlet ailelerini teftiş edecek. Sizleri sarhoş yakalarsa ne der sonra? Ya, en fazla Sibir'e sürer. <gülüyor> bir polis için vasanın her yeri kutsaldır. Beni dinleyiniz Zitavan ilik. Önce başınızı su altına sokup kendinize gelin. Sonra da yardımcınızın üzerine kova kova soğuk su dökerek ayılmasını sağlayın. Ama ondan önce jandarma onbaşısını çarşıya gönderin. Neden? Ha, çarşıdan avantı bir şeyler mi istiyorsunuz? Saçmalamayın! Ha? Müfettiş buradayken esnaftan avanta mavantı almayın. Alınır mı hiç? Jandarma onbaşısının iri yarı vücudu halkın üzerinde iyi tesir yapar. Müfettiş sokağa çıktığında asayişin berkemal kemal olduğunu görmeli. Eee o koy. <gülüyor> ee, başka emriniz var mı? Kunduracının yanındaki harap bostan duvarını yıkınız Hı -hı. ve o yerlere tesviye ameliyesinde kullanılan kazıklar çakınız. Hı -hı. Sağlam kaldırımları söktürün, yolları kazdırın. Bir şehirde ne kadar fazla tahribat varsa o şehrin valisinin faaliyeti o nispette göze çarpan. E, orası çöplük yığını unuttunuz mu yoksa? O oh, bak kafam o bostan duvarına kırk araba kadar çöp atıldığını unutmuştum. Allah kahretsin ne pis bir şehir. Oh, şimdi hatırladım, o duvarda bir yazı vardı. Buraya şey yapan eşektir yazıyordu, onu da hemen silelim. Baş, başka efendim? Şayet gelen müfettiş, idare hakkında malumat almak maksadıyla size vazifenizden memnun musunuz diye soracak olursa, evet ekselans, her şeyden memnunuz diye cevap vereceksiniz. İçinizden biri hoşnut olmadığını söyleyecek olursa vay onun haline. Yok canım yani sizin gibi validen hoşnut olmayanın aklına çaşarım. E şimdi bak elini durup doğru konuşalım vali hazretleri. Ne rüşvetimize karışıyorsunuz ne hizmetimize. <Sessizlik> Hadi gidelim Topçeski. Sıvıstın'a e o aptal aptal yüzüme bakma da şapkamı ver. Ha, elimde duruyor zaten. Tamam ver işte. Hadi gidelim Bobcinski. Gidelim efendim. Efendim Bobcinski ile değil benimle gidecektiniz efendim. Ulatınız mı? Tamam tamam tamam. Siz ikinizi devamlı karıştırıyorum. Gidelim Bobcinski. Gidelim Anton Antonovich. E, yalnız vali hazretleri kafanıza taktığınız şapka değil... Kusur bir sepet efendim Sepet mi? Aman Allah'ım Şapka yerine sepet vererek Valini rezil ettirmek bir şey sana. <Gülüyor> yok Ama sen ha? Yok sepetim sepet yok <gülüyor> Yanlışlıkla sol elimdekini vermişim Al, Alın oh, şapkanız bu Şapkanı değil mi? Stefanilek Buyurun vali <gülüyor> <gülüyor> Hazretleri oh, Bu ne biçim değirme böyle <gülüyor> <gülüyor> Nefesin sırf alkol kokuyor bir kez, bir, birkaç sefer daha geğirirsen... ...içmeden sarhoş olabilirim. <gülüyor> Sizin yürüme Vali Hazretleri. Sütefan İliç... size fakirler namına yaptırılacak olan ve beş sene evvel tahsisatı verilen binanın şimdiye kadar niçin inşa ettirilmediğini soracak olursa inşaatın bitmesine bir gün kala müteahhidin eksik malzeme kullanması yüzünden çöktüğünden bahsetmeyi sakın unutma Unutmam. bunun için hemen bir rapor tanzimettir yoksa aptalın biri inşaata henüz başlanılmadığından bahsedebilir hiç merak etmeyin var Onbaşı dergim ordaya da söyleyin. Asayişin temini için pasılarını pek fazla kullanmasın. Müfettiş gidinceye kadar ötekinin berikinin yüzünü gözünü şişirmesin. Of bayılacağım. Hadi gidelim Bobcinski. Yok hayır ya Bobcinski. <gülüyor> gidelim dör. efendim. Durun <gülüyor> bir dakika durun. Ben gidiyor. Durun dedim sana Dur. Stefan sokaklarda elbisesiz askerler dolaşmasın. Şu pis kışlanın askerleri gömmekleri üstüne kaputtan başka bir şey geçirmiyorlar. Pantolonlarının popoları delik deşik, donlara gözüküyor. Hadi şimdi gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Hayır, hey, hayır hey, gidelim. Hey, benim, benim, ben, benimle gideceğim. Benim. uzatmayın yürüyün. Anto! Burada mısın canım? Baba bir fetişin geldiği söyleniyor doğru mu? Aa, Aa kimseler yok. Acaba nereye gitti? Komiser Stefan hiç de mi gitmiş? Yandaki odada olmasınlar anneciğim. Dur bakayım. Uhu! Kocacığım. Antoşa. Anton. Anton Antonovich. Burada da yok. Gitmiş işte görüyor musun kaçırdık. Ay komiser burada diye boşuna mı süslendim şimdi? Boşuna mı süslenmişmiş? Kabahat senin var ya. Babanı senin yüzünden kaçırdık. Sen de başına taş düşse benden biliyorsun anne. Bir saatte hazırlanamadın. Bir genç kız bu kadar ağır mı hareket eder canım? Sanki sen benden çabuk mu hazırlandın? Gelinlik kızlar gibi bir saat ayna karşısından ayrılamadınız. Hay aksi şey. Sahi henüz gitmediyse avluda da yakalayabilirim onu. Pencereden bakayım. Ha gitmemiş daha aşağıda. Antoşa! Anton! Nereye gidiyorsun? Söylesene nereye? Müfettiş geldi mi? Gördün mü? Bıyıkları var mı? Rengi nasıl? Şimdi sırası değil Anna Antonovya. Bunları daha sonra konuşuruz. Daha sonra mı? Bu da yeni mi çıktı? Ben sonra istemiyorum. Şimdi öğrenmek istiyorum. Yalnız bir kelime söyle ne olur. Gelen bir alay mı? Söylesene! Ne bileyim canım ne olduğunu. Bağmen de herifin yüzünü görmedik ki. Ha, cevap vermeden gitti. Hele bir gelsin. Bunu onun burnuna fitin fitin getireceğim. Mince kız. Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Ben ne yaptım ki anne? Daha ne yapacaksın? Anneciğim bir saniye boyun atkıma ineliyorum dedin. Bak senin bir saniyen neye mal oldu? Ama anneciğim, sus, sus, sus, sus senin yüzünden hiçbir şey öğrenemedim. Senin bu süsün yerin dibine batsın. Küçük hanımefendiye polis komiseri geldi demiyorlar mı? Hemen aynanın karşısına geçiyor, kırıtmaya başlıyor. Siz bu yaşta kırıttıktan sonra ben kırıtmışım çok mu? <gülüyor> Zavallı. Zannediyor ki polis komiseri ona aşık verecek. Salak. Onun seninle alay edebileceğini hiç aklından geçirmedin mi? Boyun atkın yüzünden babanı kaçırdık. Müfettişin nasıl biri olduğunu öğrenemedik. Ya neden bu kadar telaş ediyorsun anlamıyorum. Merak etme. İki saat sonra babam gelince her şeyden haberimiz olacak. İki saat sonra öyle mi? Çok teşekkür ederim. Doğrusu bu. Pek hoşuma gitti. Nasıl oldu da bir ay sonra daha fazla malumat elde edebiliriz demek fikri aklına gelmedi. En iyisi hizmetçiye sormak. O her şeyi bilir. Haber ajansı bilir hınzar. Hey! Avdotya! Avdotya! Buyurun Anna Antonovya. Birisi gelmiş duydun mu? Yok haberim yok. Nasıl? Nasıl haberin yok? Aman ne? duydun mu Maria? Bu kızı hemen işten atmak lazım. En önemli şeyi dinlememiş. Ya, Bali Baliyle yanındakiler gittiler mi? Gittiler anla Antanov O zaman sen de hemen peşlerinden koş ve nereye gittiklerini öğren. Gelen adamın kim olduğunu, boyu, posu nasıldır, hepsini iyice öğren. İyice sor. Anlıyor musun? Gel, gözleri gözlerinin rengi nasıldır? Siyah mı mavi mi? Her şeyi öğren. Gel bana ver, çabuk git çabuk. Peki efendim. Müfettiş Atloy'un üçüncü bölümünü dinlediniz. Ağabeyim koptu. Aldım bittim. Aa bu elinde süpürgele hmm. gelen bizim uşak değil mi anne? Oh. Aa Sivistino ah. nedir bu halin? <gülüyor> Sormayın Allah'ın Tolov ya. Sizin bu kocanız olacak herif. Terbiyesizlik etme vali hazretleri diyeceksin. Evet işte o vali hazretleri olacak herif. Ef <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam ne yaptı sana? Şehrin bütün sokaklarını temizletti. Şu Klestekov'u bir görürsem ona şikayet edeceğim kendisine. Klestekov'daki mi sivilsin o? Evet o da kim? Müfettiş. Ay, müfettiş. Müfettiş. müfettiş. müfettiş. müfettiş. müfettiş. Abi ne Duydun mu? Müfettiş gelmiş dedi. Dur dur dur dur bir dakika. Müfettiş'in adı da. Klestekov mu yoksa? Evet. Ay. Ne güzel bir isimmiş. İşte senin ve meteliksiz efendinin kalacağınız oda burası olsun. Peki ya yemek işini olacak garson? Haçlıktan imanım gevriyor. Karnım öyle zil çalıyor ki işiten midemde bir alay asker borazan çalıyor sanacak. Hı, sen bir alay askerin borazan çaldığına dua et. Para ödemezsiniz bundan sonra bütün Rus ordusu trampet çalmaya başlayacak. Ha, kabahat benim değil ki. Benim efendim olacak Hlestakov'un. <gülüyor> Hır herif yolda elinde avucunda nesi varsa sarf etti. Şimdi de hap yutmuş kaz gibi düşünüyor. Efendim çok mu de parasını bitirdi? Hmm. Herif gösteriş meraklısı. Enayi. Herkese şehirde caka satmak istedi. Hey Osip. Git güzel bir oda bul ve en nefis yemekleri seç. Sen bilirsin ki benim midemin öyle abur cubura tahammülü yoktur. Bana zengin bir yemek lazım. Al sana fiyaka. Al sana güzel yemekler. Kaldık mı bitki pireli odaya? Kral mısın be mübarek? Nesin? ...cebinde meteliği yok ki bir de fiyaka satıyor. Hadi şimdi satla göreyim seni. Hı. Göreceğin şey ortada. Para yoksa yemek de yok. Hı. Bir iki gün sonra da bu oda da yok. Petersburg'daki hayatımız hiç de fena değildi. Petersburg'dan mı geldiniz buraya? Evet. Orada hayat bambaşkadır. İnsan orada gönlünce yaşar. Tiyatrolar mı istersiniz, dans eden köpekler mi... ...türlü türlü şeyler. <gülüyor> Hele onların aldıkları pozlar, takındıkları tavırlar yok mu... Adamlar gözlerine tek bir cam takarlar, sırttana da böyle yere kadar uzanan ceketler giyerler. Ha bir kadın görmesinler, yere kadar eğilirler. madam. kadınlar da süzme revani gibi kırıtıp, monsieur derler. Monsieur, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Petersburg'da böyle mi konuşuyorlar? <gülüyor> Oradakiler sanki çıtkırıldım. Yürümekten canınız sıkılıyorsa bir arabaya binersiniz ve içine boylu boyunca uzanırsınız. Sizi gören de birden biri sanır. Evet. Ha şayet cebinizde arabaya verecek paranız yoksa hiç üzülmeyin. Her evin iki kapısı vardır. Siz birinden girer ötekinden çıkarsınız. Arabacı da sizi bekler durur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz burada öyle madamlı mözseli konuşmalardan hiç anlamayız. Ayrıca bizim otelin bir kapısı vardır. Parayı ödemeden kaçabileceğiniz tek yerde bacadır. Hı. Yalnız orada işin bir kötü tarafı varsa... ...o gün tıka basa yiyorsunuz. Ertesi günse aç nefesiniz kokuyor mesela bugünkü gibi. Bütün bunları bizim açık bey yüzünden çekiyoruz. Lakin onun umurunda bile değil. Babası iki de bir ona para gönderir. Bir kısmını da biriktirmesini yazar. Hmm, o dinler mi hiç? Daha o gün gelen paranın yerinde yerler eser. Araba sefaları, gezintiler, tiyatro biletleri. Öyle ki daha haftasına varmadan beni yepyeni elbisesini satmak için eskiciye gönderir. Gömleğini varıncaya kadar sattığı oldu. Sırtında eski bir redingotuyla, pardisösünden başka hiçbir şeyi kalmadı. Sizi temin ederim ki mesele gerçek. Canım elbiselerini yok pahasına sattırıyordu bana. Pantolonlarına gelince onlara metelik veren yoktu zaten. Ee, peki bütün bu yapılanlar ne anlama geliyor sence? Ne anlama gelecek? Benim efendi işini bilmiyor. Ya söyledim ya adam müsrif. Parayı görmesin. Bitirmeden rahat etmiyor. Ah moruk bunları bilse onu eşek sudan gelinceye kadar döver. Neyse neyse. Sen şimdi bu Osip kardeşine yiyecek bir şeyler vermeyecek misin? <gülüyor> bir... Benim kardeşim değilsin. İki, eski hesaplar ödenmeden bir dilim kuru ekmek bile yok... ...ve üç, ödememek gibi niyetiniz varsa çeşme suyu da yok. Yapma ya. Patronun emri böyle. Seni midende borazan çalan askerlerle baş başa bırakayım da rahatsız olma. <gülüyor> Zalim garson, mendabur garson. Ne olurdu patronundan habersiz bir tabak yemek getirseydin bana... Allah'ım hiç olmazsa bir lahana çorbası olsa bu kadar iştahım var ki bir oturuşta koca kuzuyu bile yiyebileceğimi zannediyorum. Bakalım bu açlık işine bizim efendine diyecek. Ah, ah geldi işte o olmalı. Al şapkanla bastonumu yine yatağında mı yuvarlandın domuz? Niye yuvarlanayım ben yatak yüzü görmedim mi sanki? Yalan söyleme yuvarlanmışsın bak yatak tamamen bozulmuş. Sizin yatağınıza ne diye ihtiyacım olsun merak etmeyin bir yatağın ne olduğunu bilirim. Bakın, sapasağlam ayaklarım var. Ben beygirler gibi ayakta da uyumasını bilirim. Bak bakayım kutuda tütün kalmış mı? Nasıl kalsın? Daha dört gün evvel hepsini içtiniz. Osi, aşağı in ve... Aşağıya nereye ineyim? Ee, büfeye. Bana Hı. biraz yiyecek getirmelerini söyle. Hiç kusura bakmayın gidemem. Hayvan, nasıl olur da sen benim emrime itaat etmezsin? baya. Hem gitsem de bir şeye yaramayacak ki. O artık bize yemek veremeyeceğini söyledi. Allah Allah. Sebep neymiş? Bana neden yemek vermeyecekmiş? Yoksa benimle alay mı etmek istiyorsun ha? Bana valiye gideceğinden bahsetti. Efendin on beş günden beri para vermiyor dedi. E, sonra da sen de efendin de namussuz heriflersiniz dedi. Hello efendin yok mu? Alçağın, üç kağıtçının, hırsızın biri dedi. E, ben onun gibi zürtleri çok gördüm diye de bağırdı. Sen de gelip bunları bana tekrarlamakla sevk duyuyorsun Aa, değil mi? Otelci sonra şunları da ilave etti... Herkes gelip buraya yerleşiyor, istediği her şeyi veresiye yiyor ve böylece buraya ısınıyorlar. E biz de onları dışarı atmanın imkanını bulamıyoruz. İnsan aldansa aldansa bir iki defa aldanır. Bakın açık söylüyorum yarından tezi yok gidip polise şikayet edeceğim ve sizi kodese attıracağım. Hı, evet aynen böyle. Değil. Tamam tamam sesim. Git ona ne kaba bir hayvan olduğunu söyle. Aha, kaba bir hayvan olduğunu kime söylememi istiyorsun? E, kime olacak? Otelciye elbette. Anladım, o zaman otelciyi buraya çağırsam daha iyi olacak. E, ne diye buraya çağıracaksın? Gidip onun yanında söylesene. Anladım, fakat beyefendi... Şimdi... Gerizekalı korkak. Anlaşıldı. Madem söylemeye korkuyorsun, çağır buraya ben söyleyeyim. Emredersiniz. Hmm, Açlıktan ölüyorum. Bir yemek vaktini unutmak için bir gezinti yaptım ama... Nafile. Daha çok acıktım. Paraları kumarda kaybetmemiş olsaydım şimdi eve dönecek param bile olurdu. O namussuz kendini beğenmiş bir adey yüzbaşısı beni soyup soğana çevirdi. Ee... Ee, beni patron yolladı. Ben onun ayağına gidemem ne söyleyeceksen sana söylesin dedi. Öyle mi? Aha. Tabii. <gülüyor> Senin patronun... Ha. Merhaba dostum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ya sen? İşler nasıl? Yolunda mı? Evet, fena sayılmaz. Ee, çok, senin? çok yolcu var mı? Söyle ee, böyle. Evet, e, beni din Aziz'im. Daha benim yemeğimi getirmediler. Lütfen söyleyin de elini biraz çabuk tutsunlar. Yemekten sonra görülecek çok mühim işlerim var da onun için acele ediyorum anlaşıldı mı? Hah. Patron size hiçbir şey vermemek niyetinde. Hatta bugün sizi gidip valiye şikayet etmek istiyor. Şikayet mi etmek istiyordu? Hı -hı. Ne münasebetle? Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın azizim? Düşün bir kere, tarif edemeyeceğim dehşette açım. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Ben ne yapayım beyefendi? Patron vermek istemiyor. Ve bana olan eski borçlarını ödeyinceye kadar... ...o üçkağıtçıya hiçbir şey vermeyeceksiniz diyor. Hadi sen git onu kandır. İkna etmeye çalış ha. Kandırmak mı? Ben ne söyleyebilirim ki? Aç olduğumu söylersin. Paraya gelince o zannediyor ki herkesin midesi onun köylü midesi gibidir. Bulduğu zaman yer, bulamadığı zaman susar. Amma tuhaf ya. Peki, madem ısrar ediyorsunuz ben kendisine bir kere söyleyeyim. Bana yiyecek bir şey vermeyecek olurlarsa durum çok dahim bir hal alacak. Karnım da öyle bir acıktı ki. Acaba elbiselerimden versen bir şeyler alamaz mıyım? Mesela ona külot pantolon satsam? Yok, hayır. Eve peşmürde bir kıyafetle dönmektense aç kalmayı tercih ederim. Eve arabayla dönmek ne fiyakalı olurdu. Bir ahbabın evinin önünde durmak. Her iki yanında fenerler. Arka tarafta da uşak elbisesiyle osip... <gülüyor> ...bütün alt birbirine girerdi. Vay anam! Biri geliyor. Galiba biri geliyor. Acaba gelen kim? Şansınız varmış beyefendi. Ah, osip ne oldu? Yemeğinizi getiriyorlar efendim. Yaşasın. Yemek getiriyorlar demek. Yemek getiriyorlar ha. Patron bunları size son defa alarak gönderdiğini söyledi. E, tamam tamam tabaklarda ne var? E, çorba ve kuzu kızartması. Yalnız iki tabak mı? E, nasıl olur? <gülüyor> Bu kadarını da öpüp başına koy bence. Hayır ben bunu kabul etmem. Bunu tarafından efendinize söyleyiniz. İki tabak menü ne demekmiş? İnsan bunlarla hiç doyar mı? Patron bunlara bile çok dedi. E, salata mayonez falan yok muydu? <gülüyor> hayır. E, niye hayır? Mutfaktan geçerken aşçıların mayonez ve öteberi hazırladıklarını kendi gözlerimle görmüştüm de. E sonra daha bu sabah kısa boylu iki adam son balığı ve diğer bazı şeyler yiyorlardı. Yanılıyor muyum? Onlar Bobcinski ile Dobcinski kardeşler. Onlara her türlü yiyecek serbest. Ya sebep? Çünkü onlar yediklerinin içtiklerinin parasını ödüyorlar da ondan. Ama bana gelince bunlardan başka yiyecek yok öyle mi? Evet yok. Peki ama son balığını, meyveleri, kürbastığı ne yapıyorsunuz? Bunları sizden bir derece yüksek beylere veriyoruz. Hayvan herifler. Demek şimdi hayvan olduk öyle mi efendi? Onlar yiyorlar da ben neden yiyemiyorum ya? yani? Benim onlardan farkım ne? Hepimiz aynı haklara sahibiz. Onlar da benim gibi müşteri değiller Elbette, mi? Elbette müşteri ama sizin gibi müşteri değiller. Peki kimin gibi müşteriler? Herkes gibi. Parayı verip düdüğü çalanlar gibi yani. Sersem. Seninle münakaşa edemem. Sen buna çorba mı diyorsun? Bunun ne tadı ne de tuzu var. Ben bunu yiyemem. Bana başka çorba getir. Bunu götüreyim. Ama ikinciyi koklayamazsınız. Patron şayet bunu istemeyecek olursa başka çorba yok dedi. Tamam. Bırak hayvan herif. Sen başka müşterilerle bu tarzda konuşabilirsin. Ama benimle konuşamazsın. Ben adamın gözünü patlatırım. Hmm. Ee, hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Aman Allah'ım bu çorbadan başka her şeye benziyor. Hı. Şimdiye kadar muhakkak ki hiç kimse ağzına böyle bir çorba koymamıştır. Bu ne pislik yahu. Ya yerine tavuk tüyleri yüzüyor içinde. Biliyorum. Aşçı yamağa ya yerine tavuk tüylerini koymuş için o yüzden. Patron da bu yüzden size yolladı zaten. Hı. Hı. Kızartmayı ver bakın. ...osip kasede bir parça çorba kaldı... ...istersen al sen iç... Hmm, ...bu da sözde kızartma... ...niye sözde kızartma... ...niye olacak görmüyor musun... ...bu insanın dişlerini parçalar... ...hırsız herifler... ...bu etler diş kavuklarını doldurmaktan ve dişleri simsiyah yapmaktan başka bir işe yaramaz... ...namussuz herifler... ...demek müşterilerine böyle bakıyorlar... ...başka bir şey yok mu... ...yok... ...niye... O ...hırsızlar... ...namussuzlar... ...haydutlar... ...müşterileri soymaktan başka bir şey düşünmüyorlar... Hadi hadi hadi toplayın şunları götürün. Baş üstüne Asilzade Bey. Hı. Sözde yemek yedik. Karnım eskisinden daha çok acıktı. Param olmuş olsaydı kendime kıymalı börek aldırtırdım. Aha, vali gelmiş efendim. Niçin bilmiyorum ama sizin hakkınızda malumat topluyor. Eyvah. İşte şimdi yandık. Demek şu bende olur otelci hakikaten benimle ilgili valiye şikayet dilekçesi göndermiş. Beni hakikaten kodese tıkarlar mı dersin? Bence tıkacakları kesin. Yüksekten atsam acaba nasıl olur? Ben atlaya girecek adam ha? Allah göstermesin. Şehirde bunca tanıdığım var. Beni asilzade biliyorlar. Sonra bir tüccarın kızını kandırdım. Hayır beni deliye tıkamazlar. Buna cesaret ederler mi dersin? Beni bir bakkal çırağı gibi... Yani beni bir bakkal çırağı yerine mi koymak istiyorlar? İşte geldiler efendim. Kapa çeneni. Geriniz... Müfettiş Atlı dördüncü bölümünü dinlediniz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun beyefendi. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun beyefendi. Teşekkür ederim sizlerinde. Müfettiş dediğiniz adam bu mu ha kendisi. Otelciye şu ana kadar tek kuruş para ödememiş müfettiş olmasa öder de herhalde değil efendim? Ee, sizi rahatsız ettiğimden dolayı kusurumu bağışlayın. Rica ederim. Benim vazifem bu şehrin valisi olmak sıfatıyla bütün gelen yolcuları dolaşmak ve rahatlarının yerinde olup olmadığına bakmaktır. Otelciyle konuştum Ne söylese haklı. Ne yapayım? ben de değil ki. Lakin merak etmeyin ödeyeceğim. Yakında bana evden para gönderecek. Aman beyefendi Haksız ya. olan odur ben değil. Bana taş gibi bir kızartma veriyorlar. Çorbaya gelince hak getire. Tabakları yıkadıkları bulaşık suyunu çorba niyetine yolluyorlar. Kızartma diye getirdiklerini az kalsın pencereden atacaktım ama... ...birinin kafasına isabet eder de yarılır diye korktum. Bu osip'e gelince oruç tutturuyor. Çayın kokusu ise öyle berbat ki... Çay değil, balık kokuyor. Buna tek kelimeyle rezaletlenir. E, affedersiniz. Bunda benim hiçbir kabahatim yok. Bizim çarşılardaki etler çok nefis ve çok lezzetlidir. Onları bize sarhoşluk nedir bilmeyen iyi yürekli Kolmogor köylüleri getirdiler telcinin bu kötü sığır etini nereden aldığını Allah bilir. Madem ki buradan memnun değilsiniz... ...müsaade ediniz de size başka bir yer bulalım. Hayır istemem. Başka bir yerden neyi kastettiğinizi anlıyorum hapis. Demek siz buna cüret edeceksiniz ha? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Petersburg'dan gelen bir memurum. Ben ben. Allahım Allahım ne kadar da kızgın her şeyi de biliyor. Avantaj edeyim öğrenmiş mahvoldum. Bu melun tüccarlar ona her şeyi ifşa etmişler. Bir manga askerle gelseniz bile yine gitmeyeceğim. Bakanı derhal haberdar edeceğim. Siz kimsiniz bana söyler misiniz Niye Allah rızası için bana acıyınız Beni mahvetmeyiniz Karama çocuklarıma bağışlayınız İnanın tecrübesizlikten Maliyenin kifayetsizliğinden Düşünün bir kere Hazinenin verdiği para Çay ve şekere bile yetmiyor Şayet sağdan soldan biraz bağış aldımsa Şaka olsun diye Yoksa yüreğimde kötülük yok Zaten aldıklarım yiyecekle giyeceğe ait Ne diyor bu adam yahu Sözde kırbaçlanan onbaşının karısına gelince sizi temin ederim ki bu bir iftiradan başka bir şey değildir. Bütün bunları uyduranlar hep düşmanlarımdır. Esasen bu pis millet arasında hayatım her saat tehlikededir beyefendi. Canım halkınızda benim işimle sonra bana düşmanlarınızdan ve kırbaçlanan onbaşının karısından ne diye bahsettiğinizi bir türlü anlayamıyorum. Onbaşı karısı başka ben başka. Beni kırbaçlığında görürsünüz bakalım. Alim Allah dünyayı alt üst ederim. Merak etmeyin borcumu ödeyeceğim fakat şimdilik param yok. Burada kalmamın sebebi meteliğim yok da ondan efendim. Hin oğlu hin. İnsanın can damarına basmasını nasıl da biliyor. Parasızlığından bahsediyor. Acaba onu nasıl yola getirsek? Bir tecrübe edelim bakalım. Muhterem beyefendi. Paraya veyahut herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa bendeniz emirlerinizi ifaya hazırım. Esasen benim vazifem yolculara yardımda bulunmaktır İşte duymak istediğim söz buydu Evet bana biraz para verin de otelciye borcumu ödeyeyim İki yüz ruble hatta daha azı bile kafidir efendim hmm. İşte iki yüz ruble tamamdır Saymak zahmetine katlanmayın. Çok teşekkür ederim. Param gelir gelmez sizinkileri iade ederim. E, Birdenbire meteliksiz kaldım işte. Sizin iyi kalpli bir adam olduğunuzu anladım. Hakkınızda beslediğim fikir şimdi tamamen değişmiştir beyefendiciğim. Parayı kabul etti ya artık gerisi çorap söküğü gibi gelir. İki yüz ruble ona dört yüz ruble verdim. Hey! Osip! Buyurun efendim. Bana garsonu çağır. Ne diye ayakta duruyorsunuz? Lütfen oturunuz. Oturunuz. Rica ederim. Zühanı yok. Oturmayalım. E, beni mahcup ediyorsunuz. Şimdi karşımda iyi kalpli bir babacan adam görüyorum. Buraya beni şey etmek maksadıyla geldiniz zannediyordum da. Biraz daha ileriye gitmeli. Çapkın kim olduğunu gizlemek istiyor. Tamam. Ben de onun kim olduğunu yüzüne vurmayayım. Memurlarımı teftişe çıkmıştım. Benim bir özelliğim de otelleri teftiş etmek ve her gelen yolcunun bir şikayeti olup olmadığını sormaktır. Ben diğer valilere benzemem. Onlar böyle şeylere ehemmiyet vermezler. Lakin ben insanlık namına herkesle yakından alakadar olan bir kimseyim. Ben isterim ki buraya gelen her insan iyi muamele görsün. İşte... Gelen yolcuları dolaşmamın mükafatını bugün gördüm. Tesadüf eseri olarak zat-ı halileriyle tanışmak şerefine nail oldum. Anlaşıldı. Bu herif beni biriyle karıştırıyor ama... ...hiç bozuntuya vermesem daha iyi. Beyefendi Hazretleri, sizi tanımak benim için büyük bir şereftir. Estağfurullah, o şeref benden zahit Vali Hazretleri. Siz olmamış olsaydınız ben epey zaman daha burada kalırdım. Otelciye borcumu verecek param yoktu zira. Ah, nasıl da numara yapıyor, görüyor musun Topçuz ki? Otelciye borcunu nasıl ödeyebileceğini bilmiyor sanki. Neyse, yuttuk say. Evet evet yuttuk sayalım. <gülüyor> ee, ne tarafa gitmek niyetinde olduğunuzu sorabilir miyim beyefendi? Saratova gidiyordum. Orada arazim falan var da. Evet. Görüyor musun Topçiski? Yüzü hiç de kızarmadan nasıl yalan söylüyor. Evet evet yaman delikanlı kolay kolay Tonga'ya basacak biri değil. <gülüyor> Çok iyi ediyorsunuz. Herhalde keyif için seyahat ediyorsunuz değil mi? Hayır e, babam çağırtmış. Şimdiye kadar hiç zaman mı işima kızmış O zannediyor ki Petersburg'a gider gitmez Herkese Vladimir'in nişanı veriyorlar Amma da martabal ha Görüyorsun değil mi Dopchinski Teftişi hakkında kuşkulanmayalım diye neler söylüyor Söylesin efendim biz yutar mıyız <gülüyor> Seyahatiniz epey sürecek mi beyefendi Şimdilik bir şey söyleyemem. Babam dik kafalının biri. Benim Petersburg'a gitmemi istemiyor ama ben köy yerinde yapamam. Ayı dolu orası. Bunu açıkça söyleyeceğim kendisine. Her şey değişiyor. Ben de gezmek görmek ve yaşamak istiyorum. Görüyorsun değil mi? Mendebur herif durmadan yalan atıyor. Üstelik bizi yurtlu sanıyor. <gülüyor> Yutar mıyız ama biz efendim Konuşurken o kadar küçülüyor O kadar sadeleşiyor ve tevazu gösteriyor ki insan onu parmakları arasında ezi verecek sanıyor Biraz sabret yavrum Ben seni konuşturmasını bilirim Elbette konuşturursunuz efendim Tırnaklarını şökün Bülbül gibi ölçün Sersem Koskoca müfettişe işkence yapılır mı Nasıl olsa ağzından baklayı alacağım Eee hakkınız var İnsan köyde yalnız başına ne yapabilir ki? Sıkıntıdan çatlar. İnsan burada bile rahat edemiyor. Vatanı için gecesini gündüzüne katarak devamlı çalışıyor, didiniyor, yoruluyor. E fakat bu çalışmalarımızı ne gören var, ne takdir eden. <gülüyor> bu o da biraz nemli galiba. Burnuma küf kokusu geliyor. E sadece nemli olsa yine iyi. Öyle de pira var ki pis mağluklar köpek gibi ısırıyorlar insanı. Ne diyorsunuz? Sizin gibi muhterem bir zatın rahatını kaçırmaları hiç de doğru bir şey değil. Evet hiç doğru değil. Sonra bu oda biraz karanlık da. Evet tamamen karanlık. Otelci son zamanlarda mum da vermez oldu. Bazen canım okumak yazmak ve öteberi beslemek istiyorum. Fakat buna ne imkan. Her taraf karanlık. Sizden bir ricada bulunmak yüretinde bulunsam... Fakat buna layık değilim. Rica ederim bir şey mi arzu ediyorsunuz? Hayır hayır hayır Layık değilim. Ne layık değilsiniz anlayabilir miyim? Oh nasıl cesaret edeceğim bilemiyorum şey. Bizde hoşunuza gidecek bir oda var da gayet sakindir. Fakat böyle bir şerefe nail olmadığımı biliyorum. Sakın darılmayın. Bizim evde kalmanızı istesem bana darılır mısınız? Ha, darılmak mı? Bilakis çok memnun olurum. Davetinizi büyük bir zevkle kabul ediyorum efendim. denizi çok memnun kıldınız beyefendi. Hele eşim sizi görünce kim bilir ne kadar memnun kalacak. İşte benim tabiatım budur beyefendi. Çocukluğumdan beri herkese karşı misafirperverimdir. Hele misafirim aydın bir kimseyse. Sakın kendime metediyorum zannetmeyin. Ben kalbimde ne varsa onu söylerim. Evet evet kalbinde ne varsa onu söyler. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim ben de iki yüzlü kimselerden katıyan haz etmem Doğrusunu isterseniz samimiyetiniz ve bana karşı olan muhabbetiniz bende çok iyi intibalar bıraktı Benim istediğim şey sevgi ve saygı, saygı ve sevgidir Beni çağırtmışsınız Evet garson efendi hemen hesabı verin ne kadar? <gülüyor> Birinci gün bir yemek yediniz 2. günün yalnız son balığı 3. günden itibaren severesiye başladı. Sertim, sana yediklerim say mı dedim? Toplam borcum ne kadar onu söyle. <gülüyor> ederim böyle şeylerle üzülmeyin. Beklesinler. Ne ziyanı var? Hadi hadi sen de git. Biz hesabı sonra göndeririz. Hadi git otel sahibine söyle. Vali Hazretlerinin sonra ödeyeceğini söyle. <gülüyor> Anlaşıldı. Ödemeyi vali bey üstlendiğine göre hesap pusulasını çöpe atıyoruz. Şehrimizin muhtelif müesseselerini, mesela yardım sevenler cemiyetlerini, hastahaneleri, mahkememizi gezmek ister misiniz? Görülecek şeyler var mı orada? Müesseselerimiz hakkında bir fikir edinirsiniz... Her yerde öyle intizam ve düzen vardır ki... Evet, evet. Sizin için her yer intizama sokuldu. <gülüyor> Madem öyle, gezer görürüz tabii. Hadi gidelim. Sonra da arzu ederseniz okulları gezeriz. Gençlerimizin nasıl özenle ve titizlikle itildiğine bizzat şahit olursunuz. Şahit olursunuz. <gülüyor> memnuniyetle, memnuniyetle. Daha sonra da... Hapishaneleri ziyaret ederiz Bizde mahpuslara öyle iyi bakılır ki e, Hayır e, hapishaneyi ziyaret etmek istemem e, Şimdilik diğer saydığınız yerleri görsek diyorum e, <gülüyor> Tamam tamam efendim nasıl emrederseniz Kendi arabanızla mı yoksa benimkiyle mi gideceksiniz e, Sizinkiyle gideriz Azizim Dopchinski Arabada size yer kalmadı e, Artık kusuruma bakmazsın Olur böyle şey efendim rica ederim Önemi yok ben yürüyerek giderim Beni dinleyin Dopchinski Derhal dört nala koşup biri karıma, diğeri hastane başhekimi Artemi Filipoviç'e olmak üzere iki mektup götüreceksiniz. E, beyefendi izin verirseniz huzurunuzda eşime bir iki satır yazayım. E, siz muhterem misafirimizin geldiğini kendilerine haber vereyim. Zahmet etmeyin canım ee, e, ama madem ki yazmak istiyorsunuz... ...mürekkep masanın üzerinde kağıda gelince... <gülüyor> Aa, ...az önce karsonun getirdiği şu hesap pusulasını yazabilirsiniz. Ben yazarken sizin uşağınızda bavulunuzu hazırlar. Tabii. Asip, hemen bavulumu hazırla. Yani, Babula gerek yok üzerinizdeki kıyafetten başka bir şey kalmadı. <gülüyor> Azizy Artemi Filipovic birazdan da müfettişle birlikte... ...senin hastaneye geliyoruz... Sibirya'ya sürgünü gitmek istemiyorsan... ...doktorların tavlasıyla hemşirelerin törpüsünü yok et. Hastalara da iyi bak, ölen mölen olmaz sen. Evet. Bakacağız ki bu hastane başhekimi Artemi Filipoviç'e. Hemen götürüyorum. Dur, bir mektupla karama yazacağım. Sen Filipoviç'e yazdığım mektubu kapının önünde bizi gözetleyen kardeşin Bobcinski'ye ver, o götürsün. Olur efendim. Evet sevgili karıcığım, sana bunları yazmadan birkaç dakika önce acınacak bir haldeydim. Gözün aydın, sonunda mendebur müfettişi buldum, eve getiriyorum. Gelince gözünü kulağını görürsün. ''Bu kötü vaziyetten kısa bir zamanda kurtulacağımı zannediyorum. Bu aziz ve değerli misafir için derhal bir oda hazırlat. Hani şu sarı kağıtlı oda yok mu onu? Yemek için hiç üzülme. Biz hastanede Artemi Filipoviç'te yiyeceğiz. Şaraba gelince... ...Abdül'ün'e söyleyin en iyi şaraplarından seçsin... ...yoksa onun dükkanına alt üst ederim. Dopçinski! Geldim! Yazdınız mı karınıza? Mektubu. bu. Yazdım yazdım. Hadi çabuk götür. Bakalım yemekten ve içtikten sonra vaziyet ne şekil alacak? Herifi iyice işledikten sonra kim olduğunu buraya niçin geldiğini öğrenirim... Evet beyefendi Arzu ederseniz artık gidebiliriz Emrinize amadeyim Uşağınıza bavulunuzu bize götürmesini söyleriz Tabi Osip Sen bavulumu vali beyefendinin evine götür Hı, Götürmesini götüreyim de Ev nerede bilmiyorum ki ee, Vali beyin evi diye sorarsan Herkes gösterir Gidiyor muyuz beyefendiciğim Elbette buyurun Rica ederim siz buyurun Hayır hayır siz buyurun Aman efendim ne demek Çok rica edeceğim siz önden buyurun Pekala buyurayım Müfettiş oyunun beşinci bölümünü dinlediniz. Ay! Ay! İçim daralıyor. Bir saatte burada pinekleyip duruyorum. Hep senin çıtkırıldığının yüzünden küçük hanım. Tuvaletin çoktan bitmişti ama daha güzel olman için süründün de süründün. Keşke seni dinlemeseydim. Ama benim de içime fenalıklar geldi anne. Bir saattir hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Söylerim Söylerim tabii şehrimize koskoca bir müfettiş geliyor ama biz daha onun kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu kulağını, burnunu tam öğreneceğimiz bir sırada babanı kaçırıyoruz. Sebep de senin tuvalet masasının önünden bir türlü kalkamaman. Bu kadar sabırsız olma. Birkaç dakikaya kadar her şeyi öğreneceğiz. Avdatiye şimdi gelir. Pencereden bakayım da sana müjdeyi vereyim. Ah! Bak, karşı sokağın başından biri geliyor. Kim geliyor? Nerede? Rüya mı görüyorum? Aa hakkın varmış. Gerçekten biri geliyor. Acaba kim? Frak giymiş küçük boylu bir adam çok garip birisi tanıyabildin mi? Aa tanıdım tabii. Dopçinski bu. Dopçinski mi? Ay çıldırdın mı sen? Dopçinski'ye benzemiyor. Hoo -hoo! Ayol buraya bak. Bana baksana kimsin sen bakayım? Bağırma anne. Dopçinski diyorum sana. Sus saçmalama. Yoksa beni kızdırmak için mi böyle söylüyorsun? Hiç sevmediğin biri varsa o da Top Çinski'dir. Hoş kardeşi Bob Çinski'den de hoşlanmıyorum ya. Bak bak bak iyice yaklaştı. Gördün mü Top Çinski işte. Aa hakikaten oymuş. Şimdi hatırladım. Bu adam fetişi görmek için babanla gitmemiş miydi? Ondan bir sürü şey öğreniriz. Dopchinski! Ava lava sağa sola bakmayın da çabuk buraya gelin. Adımlarınızı biraz daha sıklaştırınız. Geliyorum, geliyorum ya Anna Antonova. geliyorsunuz ama sallanarak geliyorsunuz. Peki benim sallanmadan geleyim. <gülüyor> ama şu adamın gülüşü yok mu öldürecek beni. Ay. Sabredemeyeceğim müfettiş nerede vali nerede söylesenize canım nasıl biri bu müfettiş fena bir adama mı benziyor kocam nasıl nerede kendisi Ay böyle öküz bir adam görmedim yukarı çıkmayınca konuşmak istemiyor Ay anne senin kadar sabırsız bir kadın görmedim müfettişten sana ne adam seni teftiş etmeyecek herhalde <gülüyor> Etmeyeceğini nereden biliyorsun Müfettiş bu Belli mi olur Bakarsın beni görünce Anna ya, hazır gelmişken Bir de sizi teftiş yapayım diyebilir Aa, Daha neler Müfettiş seni niye teftiş etsin ki Vali karısı değil miyim ayol İsterse eder Sen de valinin kızı değil misin Seni de teftiş edebilir Ona göre kendine çeki düzen ver Nerede kaldı şu dop çiz ki Girebilirim Değil mi bir de soruyorsunuz. Girin tabii. <gülüyor> Dört gözle bekliyoruz. Ayrıca bu yaptığınız şey çok ayıp bir şey Dobczynski. Neden anla antonomya? Ne yaptık ki? Gülmeyin öyle. Daha ne yapacaksınız? Hepiniz birden gidip beni buruna yalnız bıraktınız. Benim nasıl meraklı biri olduğumu biliyorsunuz. Hiç kimseden malumat alamadım. Beni böyle sipsivri bırakmanızı bir türlü aklım anlıyor. Kusurumu affediniz Anna Antonovya. Meraktan öldürücü biliyorum ama vali büyü müfettişin yanında yalnız bırakmak istemedim. Maria Antonovya nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim Dopçinski. Siz nasılsınız? Canım bırakın hal hatır sormayı şimdi bunun sırası mı? Ayol neden dut yemiş bülbül gibi susuyorsunuz Dopçinski? Olan biteni anlatsanıza canım. Evet. Niyetiniz beni meraktan öldürmek? Mi? Kocanız! Yani vali bey şu mektubu gönderdi <gülüyor> yeni gelen adamın rütbesi ne? Ay yoksa paşa mı? Hayır hayır paşa filan değil ama paşadan aşağıda kalmıyor. Oh. Öyle bir tahsili var ki öyle de asil ki. Oh. Oh. Demek kocama gelişeği haber verilen bu zatmış. Evet Anna Antonovya. Onun yerini ve kim olduğunu kardeşim Bobchinski ile ilk evvel biz bulduk. Biz. Öyleyse anlatın bakalım. Müfettiş sizleri nasıl karşıladı? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Adamca önce Anton Antonoviç'i biraz kaba karşıladı. Hatta kaldığı otelin yemeklerini yiyemediğinden... Oh. ...pire ve diğer haşaratlar yüzünden kaşındığından dolayı... ...vali biraz sitemde bulundu tabii. Oh. Ama sitemde bulunmaya ne hakkı var? O haşaratları oraya babam koymadı herhalde. Bu şehrin valisi değil mi efendim koydurmasın. Bak koskoca müfettişe rezil olduk... Öyle bir adama oda verilir mi hiç ne kadar ayıp bir şey. Peki sonra peki sonra peki sonra. Sonra vali bey adamın kaldığı otelin hesaplarını ödemeyi kendi üzerine alınca müfettiş de araları düzeldi. <gülüyor> ah, desenize olan otelciye oldu beş kuruş alamayacak. E, sanırım öyle efendim. Sizin kocanızın hesap ödediği görülmüş şey midir? <gülüyor> Bu kadar sık zorunda mısınız Dopchinski? Peki şimdi neredeler? Beraber öteyi beri teftişe gittiler. Çok şükür kocanızın muazzam yağcılığı sayesinde büyük bir belayı savuşturduk. Yoksa müfettiş hepimizin tozunu attıracaktı. Ah! Siz ne diye korkuyorsunuz bu müfettişten anlamadım. Memur değilsiniz ki. Doğru. Fakat ne de olsa müfettiş büyük bir adam. Önünde lakırdı söylemek insanın güreğini biraz hoplatır öyle değil mi? <gülüyor> neyse neyse bunları geçelim. Asıl mühim mesele şu müfettiş nasıl bir adam? Genç mi, ihtiyar mı? Genç biri, genç biri. Oh. 27-28 yaşlarında. Fakat büyük bir adam gibi konuşuyor. Arzu ettiğiniz yere memnuniyetle giderim diyordu. Bütün bunları öyle güzel söylüyordu ki bir müfettişten başkası imkanı yok söyleyemez. Sonra bazen okuyup yazmadan hoşlandı. Da, fakat bulunduğu karanlık odada buna imkanı olmadığından bahsediyordu. Ya peki yüzü falan nasıl? Esmer mi sarışın mı? Kestane renginde gözleri ah, ateş gibi. Ah. İnsanın aklını başından alacak gibi bakıyor. <gülüyor> Ay öyle merak ettim ki. Acaba nasıl görebiliriz bu adamı? E canım bir saat sonra burada göreceksiniz ya. Ne? <gülüyor> ne dediniz? Ne dediniz? Yoksa müfettiş buraya bizim eve mi gelecek? A, evet tabii vali beyin size gönderdiği mektupta zaten bu yazılı. Ne bu? Kocam ne zaman bana mektup yazdı? Otelde yazdı. Ben de size geçirip verdim. Elinizde tutuyorsunuz ya Anna Antonovya. Aaa! Bu mu? Görüyor musun Maria? Ve heyecanından iyice şaşırdık. Dur, dur hemen şunu açayım da Anton Antonovic neler yazmış bir okuyalım. <gülüyor> Sevgili karıcığım, sana bunları yazmadan birkaç dakika evvel öyle acınacak bir haldeydim ki lakin bir ruble 25 köpeklik iki hıyar turşusunun ve yarım porsiyon havyarın inayetine sınır. Sığınarak... Aa, hiçbir şey anlamıyorum. Havyarın ve hıyarın burada işi ne? Evet, ben anladım. Benton Antonovich acını ile mektubu herhalde otelin e, hesap da yazmış olmalı. Ha? Şimdi anlaşıldı. Bu aziz ve değerli misafir için derhal bir oda hazırlat. Hani şu sarı kağıtlı oda yok mu onu? Abdülne söyleyin en iyi şaraplarından sesin versin. Yoksa onun dükkanını alt üst ederim. Ah! Şimdi düşüp bayılacağım. Duydun mu Maria? Müretteciğimiz de geliyor. Duydum anneciğim duydum. Bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Babam neler yapılması gerektiğini zaten yazmış. Evet, evet, evet, evet doğru söylüyorsun. Çabuk olmalı. Çabuk olmalı. Sivistinol! Sivistinol! Sivistinol! Geri zekalı uşak! Nereye kayboldu bu? Sivistinol diyorum. Ay bana bir şeyler oluyor bayılacağım galiba. Siz durun efendim siz durun ben çağırırım uşağı. Sivistinol! Geliyorum. Buyurun. Gel çabuk yanıma Gel. Ee. Buyurun efendim. Beni dinle. Derhal Abdül'le koş. Dur biraz bir kağıt yazayım. Evet. Hemen bu kağıdı arabacı İzadora ver. Dört nala Abdül'le gidip iyi bir şaraptan almasını söyle. Sen de bu müddet sarfında geç yeni gelecek misafirimiz için sarı kağıtlı odayı hazırla. Bir yatak, bir lamba ve öteberi koy. <gülüyor> Hayrola ola. Kayınvalideniz mi geliyor? Söy sen. Bunu da nereden çıkarttın? Bütün şehrin korku ve merakla beklediği müfettiş geliyor evimize. Müfettiş! Oo, oh, inşallah uşağı vardır. bir de ona uşaklık edemem. Nedenmiş o? Ben hayatımda hiçbir müfettişe uşaklık yapmadım. Huyusu nedir nereden bileyim? Yanlış bir şey yaparım da kızdırırım filan. Mesela bugün vali bey Şapkasını istedi Yanlışlıkla hasır sepeti verdim <gülüyor> Neredeyse başına sepeti koyup Sokağa öyle çıkacaktı Peki babam sana kızmadı mı? Hayvan dedi <gülüyor> Ya Aynı şeyi müfettişe yaparsam ne olur Derimi yüzer derimi yüzer. Eğer biraz daha konuşacak olursan Bu sefer de vali bey derini yüzüp tuzlayabilir Koş hadi Sana söylenenleri yap Tamam tamam gidiyorum Efendim yüksek müsaade edinizle bendeniz artık gideyim. Müfettişin teftişi hakkında biraz fikir edineyim. Bakayım nasıl yapılıyormuş bu teftiş. Hayatımda hiç teftiş nasıl yapılır görmedim. Peki hala serbestsiniz. Serbestsiniz. <gülüyor> Mariacığım şimdi de tuvaletimizle meşgul olalım. Allah verir de şehrimizin her yeri güzel bir adam olan bu müfettişin hoşuna gitse. Yoksa rezil olmak işten değil. İşten değil. Ay, öyle heyecanlıyım ki anneciğim ilk defa bir müfettişle karşılaşacağız yani heyecanlar elim ayağım titriyor. Onun hoşuna gitmek için sana en fazla yakışan küçük saçaklı mavi elbiseni giy. Aman anne o elbise benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten lepskinti yap ve Zemri da mavi renk elbise giyiyorlar. Hayır ben çiçekle elbisemi giyeceğim. Çiçeklisini mi? Bunu beni kızdırmak için söylüyorsan o başka. Sana ne söylüyorsam onu yap. Ben senin annenim. Sana gidecek rengi herkesten iyi bilirim. Sen mavi elbiseni giyersin. Peki. Sen hangi renk elbiseni giyeceksin? Sarı renkliyi. Gözlerimin rengine çok gidiyor. Ah haklısın. Senin en güzel yerin gözlerin zaten. Oh, Beğenmedin mi küçük hanım? Vücudumun başka yerleri için ağzını yorsan neyse. ...ama gözlerime toz kondurmam... ...anladın mı? Bizim evimizde... ...bir zamanlar bir Miralay'ın... ...karısı misafir kalmıştı. Bu kadın... ...giyime o kadar önem veriyordu ki... ...bütün elbiselerini... ...Moskova'dan getirtiyordu. İşte bu kadın benim gözlerimin... ...hayranıydı. O ikide... ...bir bana, kuzum hanımefendi... ...gözlerinizin bu kadar... ...güzel oluşunun hikmeti nedir... ...acaba? Baksanıza... ...içleri adeta kah ...atıyor diyordu yüz başısına ne demeli? şeker mi bir oğlandı? İkide bir bana doğrusunu isterseniz anla ya. Ben sizin gözleriniz gibi göz ne gördüm ne de duydum. Size bakarken başım dönüyor kalbim duracak gibi oluyor diyordu. Aa, hayret o kadar söylemesine rağmen niçin bir kere olsun durmamış? <Gülüyor> ah, şimdi onun söylediklerini hayal meyal hatırlıyorum. Hatta kaç kere benim için intihar etmeye bile kalkışmıştı. Epey tabancasını kaybetmişti de ölmekten kurtulmuştu. Yoksa çoktan öbür dünyada olacaktı şimdi. Anneciğim, hmm. bana göre yüzünün aşağı kısmı gözlerinden daha çekici. Asla! Asla bu sözünü kabul etmiyorum bunu laf olsun diye söylüyorsan o başka. Aa inan laf olsun diye söylemiyorum. Özellikle yandan göründüğün zaman dudakların adeta ne ne, ne yani öyle güzel gözüküyorum diye mi fetişe bir yandan mı gözükeceğim böyle? Daha rica ederim mantıklı konuş. Sen hakikaten insanı çileden çıkartırsın. Yoksa güzel gözlerim var diye beni kıskanıyor musun? ah aha. Hay aksi, seninle aptal gibi münakaşaya daldım. Müfettiş ise gelecek. Aman bizi böyle berbat bir vaziyette görmemeli. Evet, evet, evet. Ben hazırlanmak için odama gidiyorum, odama gidiyorum. Unutma Maria, mavi renkli elbiseni giy. Seni en çirkin gösteren elbise o çünkü. Ben de gidip süsleyeyim. Ya şurası, şurası, gel. <gülüyor> ee, efendimin bavulunu nereye koyayım? Ya, şur şuraya bırak, Şuraya. <gülüyor> Müfettiş Atloy'un altıncı bölümünü dinlediniz. Ne <gülüyor> oldu? Bav bavul ağır mıydı? Çok mu yoruldun? Yok canım. Yorgunluğum bavulun ağırlığından değil karnımın açlığından. Adın ne? Osip. Benim adım da Sivistiro. General ne zaman gelecek? Hangi general? Canım efendim işte. Onu soruyorum. Aa general diye onu mu kastettin? <gülüyor> <gülüyor> generalliği filan yok mu yoksa ha, general tabi ama başka tarafta e yani yani generale yakın bir şey <gülüyor> biliyor musun onun yüzünden evdekilerin etekleri tutuştu herkeste bir telaş bir hey Aha, şimdi sen onu bırak da ben açlıktan ölmek üzereyim sen açık göz bir şeye benziyorsun bana yiyecek öte biri hazırlasana Hadi. ne hazırlayayım ki sizin yemekler daha pişmedi Aha. siz öyle olur olmaz şeyler yiyemezsiniz ...sofra hazırlandığı zaman efendinizi ne çıkarsa size de o çıkacak. Hmm, peki şu olur olmaz şeyler dediklerin arasında neler var bakayım? Lahala çorbası, bulgur bir de et. De Aha, ya sen bunlara olur olmaz mı diyorsun? Biz otelde bunları bile bulamıyorduk. Bundan aylansız Şam'da kayısı hepsinden getir hepsinden birer parça atıştırız. hadi. hadi. E, o zaman gel mutfağa götüreyim seni. Şöyle buyurayım, şöyle buyurayım. Bizim valiyle senin efendi ve dal kavukları geliyor. Al bavulunu da seni efendinin odasına götüreyim Tamam, tamam. Evet efendim buyurun buyurun evimize şeref verdiniz. Ah, Böyle buyurun, buyurun. O şeref bize ait. Eviniz bayağı güzelmiş, pek beğendim. Bugün sizi gezdirdiğimiz yerleri de beğendiniz mi beyefendi? Çok beğendim. Çok güzel müesseselerdi. Hayret ettiğim bir şey var. Siz buraya gelen bütün yolcuları alıp böyle gezdirip yedirdikten sonra... ...bir de evinizde misafir mi ediyorsunuz? Ben çok şehir gezdim ama... ...hiçbir yerde böyle sıcak karşılamaya şahit olmadım. Ne olamazsınız da zaten! Yağcılıkta üzerimize yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Efendim çünkü başka şehirlerde bütün hali ve memurlar kendi menfaatlerinden başka bir şey gözetmezler. Burada ise bunu söylemek zorundayım. Hepimizin yegane gayesi mükemmel bir idare ve göz açıklığı sayesinde büyüklerimizin nazarı dikkatini celbetmektir. Sizin huyunuz hep böylese celbedersiniz canım. Ey, yemeklerimizden memnun kaldınız mı beyefendi? Hem de nasıl. Yemek <gülüyor> mükemmeldi. Oh. En az bir haftalık yemek yedim. Oh. Siz her gün böyle mi yemek yersiniz? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> e, bunu zatı devletleri için hususi surette hazırlattık. Doğrusu pek hoşuma gitti. İnsan hayatta yaşadım diyebilmek için her baldan tatmıyorum. Evet. Yediğimiz balığın ismi neydi? Sana? Tuzlu morina balığı efendim. <gülüyor> Çok lezzetli bir şey. Biz bugün... <gülüyor> Nerede yemek yemiştik? Hastane deydi galiba. Evet efendim. Evet. Aa, evet hatırladım. Orada bir sürü yatak vardı ama hepsi dolu değildi. Anlaşılan hastalara çok iyi bakıyorsunuz ki gelen hemen iyileşme <gülüyor> evine giriyor. Aynen öyle efendim. Aynen öyle. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz cansiperane bir şekilde çalışıp hastaları geldikleri gibi hemen şey iyileştiriyor. Evet evet kendileri de iyileşiyor. İyileşme <gülüyor> çok güzel ya, Çok güzel <gülüyor> Hakikaten Artemi Filipovic bir yatakta iki hasta yatarken Ne yaptın da fazlalarını müfettişin gözünden kaçırdın Morgo yolladım O gittikten sonra çıkaracaklardı Aa tabi <gülüyor> İnsanların yani hastaların iyileşmesinde idarenin büyük bir tesiri vardır. Herkes canla başla çalışıyor. Belki biraz tuhafınıza gidecek ama ben bu hastanenin başına geçeli veri hastalar adeta sinek gibi iyileşiyorlar. Bravo, bravo. Gelen bir hasta koğuşa yatmaya vakit bulamadan iyileşip gidiyor. Bravo, ya. bravo. Bütün bu neticeleri ilaçlardan ziyade temizlik ve intizam sayesinde elde ediyoruz efendim. Bir valinin ne gibi çetin işlerle uğraştığını, ne gibi zahmetlere katlandığını tahmin edersiniz değil mi ekselam? Etmez olur muyum azizim? Boru değil, valilik bu. <gülüyor> Her taraf yıkanmak, tamir edilmek istiyor. Bir kelimeyle en zeki bir adam bile bu işlerle uğraşırken şaşırır kalır. Lakin burada şansımızdan olacak her şey yolunda gidiyor. Mesela filanca vali kendi şahsi menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmez. Bilmem inanacak mısınız ekselans. Siz yedirip sürdükten sonra inanmaz olur mu hiç? <gülüyor> i̇nanırım inanırım. He, sıkmaya başladılar ve. Bütün bunlardan bana ne yahu? Ben de ne yüz yatarken bile... ...ah amirlerim benim bu çalışmamı görseler... ...kim bilir ne kadar memnun olurlar diye düşünürüm hep. Evet evet hep bunları düşünür müsün vali beyimiz. Ben işimi hakkıyla yapınca vicdanım rahat ediyor. Mesela... evindekiler iyi bakılınca... ...hastalar iyileştirilip... ...her taraf tertemiz olunca... ...kendimi dünyanın en mesut... ...en mutlu adamı sayarım. İşte benim mükafatım da bunlar oluyor. Kısaca... ...benim madalyada... ...parada pul da gözüm yok... ...ama... Yani verirlerse de tabii ki fena olmaz. Elbette ya, tüm olan vali efendimizin birilerinden bir şey almış olması e, Bunun dışında her şey boşuna kürek çekmek. E, lakin bence fazilet yanında bütün bunlar hiç kalır. Vay namussuz herif vay. Tanımasam hizmet madalyası takardım kendisine ya. Bana baksanıza, siz burada neyle vakit geçirirsiniz? Mesela eğlence olarak ne yaparsınız? Kağıt oynanan yerleriniz filan yok mudur? Görüyorsunuz iyi. değil mi? Nasıl da ağzımız arıyor. Zeki birine benziyor ama... ...bize yurtturamaz. Yurtturamaz. <gülüyor> e, hayır efendim. Böyle yerler mi? Aman aman bizden uzak olsun. Doğrusunu isterseniz ben öyle yerleri bilmem. Ömrümde daha kağıt denen şeye dokunmadım. <gülüyor> Onlara bakmaya bile tahammül edemem. <gülüyor> <gülüyor> Mali tahammüden bulanır. Bulucadı. Haşa huzurdan kusacağım geliri. <gülüyor> İnsan kağıt oynayacak. ...kıymetli zamanını nasıl sarf edebilir... ...bir türlü aklım almıyor. At martavalları bakalım... ...deyius herif. Daha dün benden yüz ruble aldın. <gülüyor> benden de 50 <elli> ruble aldı. Ficir <gülüyor> <Tecrü gülüyor> anlayacağınız... ...ben bu kıymetli zamanımı... ...devlet işlerine hasretmekle duyduğum... ...zevki hiçbir şeyde duymuyorum. Evet ama biraz kendinize haksızlık ediyorsunuz. Bir insan... ...kendisini bu kadar işine hasredemez. Sizin de eğlenmek... ...kumarda şansınızı denemek hakkınız... Öyle değil mi baylar? Öyle. Tabii ki. Tabii, tabii, tabii, tabii. İnanın bu şehrin dertleri, sıkıntıları o kadar fazla ki... 24 saat bile yetmiyor beyefendi. Madem kağıt oyunuyla başınız hoş değil... ...içelim o halde. İçelim. Elif bayağı içti. Birazdan ağzından laf alırız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref <gülüyor> yağ bulduk. <Hoş gülüyor> Bu cici hanımlar da kim bak <gülüyor> e, Müsaade ederseniz beyefendi hazretleri... ...zatı alinize eşimle kızımı takdim edeyim. Bu kızım Maria. Müşerref oldum. <gülüyor> Estağfurullah, o şeref bendenize ait beyefendi hazretleri. <gülüyor> Bu da eşim Anna Antonovia. Sizi tanımak benim için büyük bir şereftir hanımefendi. Ah, ah, esas sizi tanımak... ...bizim için şereflerin en büyüğüdür beyefendi. Aman hanımefendiciğim... denizi mahcup ediyorsunuz. Ah. Doğrusu sizin gibi asil bir hanımla tanıştığıma... ...o kadar memnun oldum ki. Ah, beyefendi sanırım bunları bana... ...iltifat kabiliğinden söylüyorsunuz. Oturmaz mısınız efendim? Ayakta sizin yanınızda durmak benim için bir saadettir. Ah. Ee, ama madem ki istiyorsunuz... Oturayım Sizin yanınızda kendimi öyle mesut hissediyorum ki Şş, Müfettiş kafayı buldu Hakayret bende bul <Gülüyor> Birazdan bülbül gibi ötmeye başlar Hadi hayırlısı <Gülüyor> Bakalım ağzından neler öğreneceğiz Efendim nasıl? Burası hoşunuza gitti mi? Petersburg'da bunca yaşadıktan sonra böyle yorucu seyahatlere çıkmak... ...hoşunuza gitmese gerek. Hakikaten hanımefendi bu bana pek güç geliyor. Hı. Aman Allah'ım aklımı kaçıracağım gibi geliyor. Gittiğim lokantaların her biri pislik içinde... ...eğer Talip bana yardım etmemiş olsaydı... ...sizin gibi asil bir aileyle maalesef... Tanışamayacak <gülüyor> Asil aileymiş müfettiş bunların leş kargası olduğunu bir Ah oh, Teşekkür ederim beyefendi Bu yerlerde canınız kim bilir ne kadar sıkılmış Evet hanımefendi Saatler size kim bilir ne kadar uzun görünmüş evet, evet hanımefendi Fakat şimdi çok yarım. <gülüyor> Saatlerde şimdi bana o kadar kısa görünüyor ki <gülüyor> Buna imkan mı var beyefendi? Ben çok iltifat ediyorsunuz. Ya ya ya. Ya ya bu kadar layık değilim. Ne ben. diye layık olmayasın <gülüyor> hanımefendijim? <gülüyor> Pekala da layıksınız. Hem de Petersburg'a laik bir kadınsınız... <gülüyor> Petersburg ah canım Petersburg. Orada ne nefis bir hayat vardır. Siz belki benim sadece bir katip olduğumu sanıyorsunuz. Ha değil mi? Ay, etsinler, efendimler. Efendimler. He böyle düşünüyorsunuz, aldanıyorsunuz. çok avlanıyorsunuz. Yok canım yok, estağfurullah bunu nereden çıkarttınız şimdi canım? Kanka ya çıkar ağzından baklayı da müfettiş olduğunu itiraf etmeyin de vur. Etsin de bu gece rahat bir uyku uyuyalım he. <gülüyor> Aman beyefendi hazretleri, sizin bir katip olduğunuz aklımıza bile gelmez. Öyle mi baylar bayanlar? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, ben laereye pek fazla gitmem. <gülüyor> Ancak emir vermem gerektiği zaman birkaç dakika uğrarım. İşte <gülüyor> benim basitem bu birkaç emir vermekten ibaret. Hatta bir zamanlar beni bir mektebe müdür yapmak istiyorlardı. Fakat ben istemedim. De, ...ne diye ayakta duruyorsunuz ki otursanız da... ...aman efendim <gülüyor> aman... <gülüyor> ...zatı devletlerini ayakta bile dinlemek... ...bizim için büyük bir şereftir... <gülüyor> Ay, ...ayakta durmakla ölmeyiz ya beyefendi... Tabii canım ölmeyiz ki... <gülüyor> ...ben... ...ufak ufak kafayı buluyorum galiba ya... ...he... ...ben daimi surette tanınmadan... ...seyahat etmişimdir... ...ederim, e, etmişliğim var... E, ...hep ettim... Fakat ne ikmesse buna bir türlü imkan bulamam. Nereye gitsem beni tanırlar ve işte Ivan Alexandrovich geçiyor diye seslenirler. Biz de hemen tanıdık zaten efendim. <gülüyor> Hatta bir gün askerler beni general zannettiler. <gülüyor> Oo, <Ve> koşuşarak <gülüyor> önüme kadar geldiler ve <gülüyor> beni silahlarıyla selamladılar. Birkaç zaman sonra kendisiyle ahbap olduğum subayın biri bana... ...azizim seni o gün general zannetmiştik dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama zannetilmeyecek gibi değilsiniz ki efendim. <gülüyor> çok hoş doğrusu. Ben birçok kadın artist sanırım... <gülüyor> Hatta benim vaudevillerim bile vardı. Yani kendim yazmışımdır. Bir sürü ayrı yazar ahbaplarım vardı. Edebiyatta da meşgulsünüz yani. <gülüyor> Puşkin'le can biz ya. E, Birçok defalar ona... ...Hazret işler nasıl derdim... ...o da bana şöyle böyle üstad derdi. Puşkin'e. E, tabii Yaman adam. Ya, <gülüyor> <öyle> de. <gülüyor> Demek yazıyorsunuz da... Ee, Ay olmak çok hoş bir şey. Gazetelerde de yazı yazıyorsunuz değil mi? Orada da yazarım. Şimdiye oh. kadar birçok eserim çıkmıştır. Mesela Figaro'nun düğünü. Oh. Ee, Şeytan Robert ve Norma da sizi darp üstlüyorlar. Vay oh. oh. canım. Şimdi isimlerini aklında tutamıyorum. Tabii ki şey bu kadar içmeye işim mi kalır insanın aklında? Ben muharir olmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Hmm. Fakat birçok tiyatro müdürü bana musallat oldular. Aman kuzum ...bizim için bir şeyler yazıver dedi. Böyle... De onlarını kıramadım tabii. Oturdum bir gecede bütün eserler... ...hepsini bir gecede yazdım. Bir gecede. Ne söylüyorsunuz? Ya. Vay bir işte. gecede bunca eser al. Ben de bu kadar. Palavra bir anda nasıl atılır diye merak ediyorum. E şey. Yeter ki isim <gülüyor> Bir gecede yazarım. Şerefsizim. Çünkü muhteşem bir zeka ve kalemim vardı. Bram, Bramba, Bram. Brambaus ismi altında çıkan eserlerin hepsi benimdir. Demek demek Baran Brambaus sizsiniz ha? <Sessizlik> oyunun 7. bölümünü dinlediniz. Yarın. Müfettiş, 8. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Gogol'dan radyoya uyarlayan Kani Gülen. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni. Bahattin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 ...kalan Kleistalkov adındaki adamı... ...müfettis zannederek alıp evine götürür. Valinin karısı... ...bir müfettişle tanışmanın sarhoşluğu içindedir. Bilmiyor muyuz? Ah! He, onların yazdıkları... ...bütün şiirleri ben tahsiye ederdim. Kendisi de bu işten bana... 40 bin ruble verdi. Kırk bin ruble... ...şu halde Yuri Miloslavski'sinin altında çıkan... ...şu meşhur romanda sizin olmalı. Şu ya, değil mi? Görüyor musunuz? Derhal anladım. Ama anneciğim bu eserde Zogovski'nin ismi var. Sen her şeye bunu sokma bakalım. Beyefendinin yanında Zogovski'ndaki... Ya, ya, ya, ya, ya, ya. <gülüyor> Küçük hanım doğru söylüyor. O eser Zogovski'ndir. Fakat benim de bu <gülüyor> isimde bir eserim vardır. O zaman evet. ben mutlaka sizinkini okudum. O kadar güzel yazılmış. Doğrusunu <gülüyor> isterseniz edebiyat <gülüyor> benim hayatımdır. Onsuz yaşayamam. en Petersburg'un en güzeli. İvan Aleksandrovic'in evini... Kime sorsanız gösterir. Veler... ...Petersburg'a geldiğinizde... ...çok rica ederim benim evime de uğramanızı unutmayınız. Evim acı kanınızı içeriz efendim de. Zira sık sık ben balolar veririm. Orada verilen balolar. Kim bilir ne kadar güzel ya. olur. Tasavvur <gülüyor> ettiğiniz kadar değil hanımefendi. Ailede şeylerden ibaret. Mesela masanın birinde 700 ruble kıymetinde bir <gülüyor> kavun durur. Yiyecek içecekse kazanlar içinde buharla işte bir demirle doğrudan doğru Paris'ten getiriyor. Paris. Kazanın yani. kapağı kalır kalır etrafını nefis bir yayılır. Bir kavun. Paris'ten getiriliyor öyle. Yani mi? buna da çüş denmesin niye denir bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Her akşam bir yere davetliyimdir. De Dört tane çok yakın dostum vardır. diş, e, diş e, işlere bakanı Fransız ve Alman sefirleriyle ben. ...pek sevişiriz. E her yere beraber gider, Kumar oynarız, eğleniriz. Bütün bunlara doyum olmaz. Hayret, hayret dostlarına <gülüyor> baksanız, evet, evet. Bu mendebur herif kesin <gülüyor> müfettiş. canım. Kesin, kesin. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Bir sürü baron ve prensler yatağının etrafında dolaşırdı. Beni her... Herkes, herkeste dal dalkavukluk eder bana. Hay ol, insan sizin gibi birine dalkavukluk etmeyecek de ya kime edecek? Ee, yani? Burada da bizim valiye yaparlar aynı şeyi. Kendisinden daha yüksek bir makam olmadığı için tabii. Zafların üzerine ekselans diyebilen yazarlar. Ekselans Bir defasında da ben bütün vekâleti yalnız başıma idare ettim ya. Neler söylüyorsunuz? koca bir vekâleti öyle miyim? Canım ben de bunun kadar işlem yönetirim tabii. <gülüyor> Çünkü müdür birdenbire ortadan kaybolmuştu. Tabii müdürün yeri boş kalamazdı. Birini bulmak icap ediyor. Halk hatta vekiller, paşalar, mebuslar birbirine girdi. Sen olacaksın, ben olacağım. <gülüyor> Birçok değerli kimseler müdürün yerine geçtiler. Fakat ı -ı. doğrusu bu her baba edin baş edeceği iş değildi. Nihayet ...hükümetin aklına ben gelmişim. Çok şükür geldi. Ben Bendeniz zaman farkına varacaklar diye merak ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ivan Aleksandroviç, ...yeni vazifenin başına... ...vekaletçeri şey istiyor dediler. İmparatorun hatırına kabul ettim. İmparatorun hatırına... Daha araya girenlere dedim, var, dedim dedi. ki... ...teklim ettiğiniz vazifeyi kabul ediyorum. <gülüyor> Fakat... ...fakat... ...gözünüzü dert açın... ...navkın... Sakın soydurmayın rüşvet filan alayım demeyin. Eyvah eyvah eyvah. Zira ben her şeyi görürüm. Eyvah. Her şeyi işitirim eyvah. dedim. Duydunuz mu vali bey? Her şeyi görürüm, her şeyi işitirim diyor. Bizim mor mortaki... Yani eğer dedikleri dedi, doğruysa yandınız demektir. Baksanıza halkı soyanın ve rüşvet alanın gözünün yaşına bakmam diyor. Bu <gülüyor> takdirde hepimizi zindana attırır bu mendebur herif. Öğresim isterseniz ben çakaya hiç gelmem. <gülüyor> Vazife karşısına kimsin gözün yaşına bakmam. Vay vay. Hiçbir şeyi çekmem. Bütün vay. memurlara hatlarını bildiririm. Benden herkes korkar millet mevzisiyle. Bunun <gülüyor> yatma vakti geldi artık. <gülüyor> i̇şte ben böyleyim. Herkesin yüzüne karşı en kim olduğumu, ne yaptım, ne ettim bilen bir adam diye haykırıp. Ben saraya serbestçe girerim çıkarım. Kısa bir zaman zarfında <gülüyor> paşalığa terfi etmemiz. <gülüyor> He, gözlerim kapanıyor ya. Yatak yok mu orada? Birden bir uyku bastık ya. Ay ayol! buton şunu düşecek yapsam da... o... rüşvete karşım yapamaz ekselans, ekselans. Ee, ne ne bir şey ekselans o ekselans odalarında istirahat etmek istemezler mi oda ve arzu edeceğiniz her şey hazırlanmıştır malum hazırlarmı evet. dinleneyim bari çok güzel çok güzel Birini buyurun buyurun Beyler. Doğrusu yemeğiniz, yemeğiniz çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. <gülüyor> ne güzel. Gelin, Excellance tutunun bana. Sizi odanıza götüreyim. Ne kadar da çok içmişsiniz. Ha ben içmedim bayan. Ya bunlar içilir için. mi? Hayır. Yani, ben bunları size Bir şey olur mi? diye yoksa Yok, olmaz. Ben olacak göz var mı ya? Yok tabii, Excellance. Yok tabii. Adamın söylediklerini duydunuz ubaylar. Vazife karşısında görmüş bir şeyi görmez kimsenin gözünün yaşına bakmam dedi. Millet Meclisi bile benden korkar diyor yahu. Ben böyle adam görmedim. Bir daha da görebileceğimiz hiç sanmıyorum. <gülüyor> Söyledikleri doğruysa çok mühim bir adam. E, rütbesi nedir dersiniz? Erkide de Maraşaldır Aa, Ben ona Maraşallı'yı bile az görüyorum İşitmediniz mi millet meclisini bile alt üst ediyormuş <gülüyor> Ben hemen gidip konuşulanları Bob anlatayım Kardeşim meraktan ölmüştür şimdi <gülüyor> Bu herif dehşet biri Dehşet biri Gerçi şu ana kadar bizlerden memnun olduğunu söyledi ama Ama bunu içkinin tesiriyle de söylemiş olabilir Uyanınca hakkımızda Petersburg'a bir rapor gönderecek olursa ne yaparız? Amanın işte o zaman yanarız. Çıra gibi yanarız. Evet yanarız. Mahkemeyi ziyarete geldiğinde kazlardan biri pantolonunun paçasını kapmıştı ya. Eyvallah. Adamı dört kişi kazın elinden zor kurtardık. <gülüyor> Mutlaka bunun acısını çıkartırım benden. Eğer bu iş yüzünden başınıza bir iş gelirse bunun sorumlusu sizsiniz Ambos Fedoroviç. <gülüyor> size kazları mahkemeden çıkartın demiştim. Canım çıkartmasına çıkarttık ama biri açık pencereden içeri girmiş Vali Hazretleri. Yandım ben yandım. Çemaşırları kurutmak için asılan ip de duruyordu. Üzerinde de yırtık bir fanilayla dantelli bir ton vardı. Aa, ister misiniz muavenimin ağzından çıkan kokuyu... ...işki zannedip de bunlar hastaneyi meyhaneye çevirmiş deyip de... ...hakkımda rapor tutsun eyvahın. Tutar bu tutar. <gülüyor> Muaveninin ağzı iş gibi kokuyor azizim. Belki de müfettişin bu kadar sarhoş olmasına... Abinizin ağzından çıkan... ...içki kokusu sebep oldu. Ay. Eğer müfettiş böyle şeylere dikkat ediyorsa... ...ben de yandım demektir. <gülüyor> ah, keşke okulu gezerken onu tarih öğretmeniyle... ...tanıştırmasaydım. Ne? Ne oldu ki? Ne olacak? Biliyorsunuz bizim tarih öğretmeninde tek var. Biriyle konuşurken her lafının sonunda dilini çıkartıp duruyor. E, müfettişe de yarım saat dilini çıkartıp durdu. Ah, ister misiniz benimle alay etiler diye... ...hakkımla rapor tutsun? Ben müfettiş olsam karşımda dilini çıkaran bir öğretmene... ...okulda barındırdığınız için kesin rapor tutardım. <gülüyor> Eyvah! O zaman kesin Sibirya'daki bir okula tayinimi çıkartırlar. Ah namussuz tarihçi o kadar da söyledim. Yarım saat şu dilini ağzına hapset diye. Ya arkadaşlar bu müfettiş böyle kılı kırk yarıyorsa... ...ben de yandım demektir ya. Sen niye yanıyorsun Ivan Kuzmich? Postanede bana ne dediğini unuttunuz mu? Sayın Kuzmiç sizin yerinizde olsam milletin yazdığı mektupları açar açar okur gırgırımı geçerdim dedi benim mektupları açtığımı öğrenmiş olmalı ki böyle söyledi. mahvoldum yandım bittim öldüm oh, yandık <gülüyor> mahvoldum, <gülüyor> evet, mahvoldum, e mahvoldum o yeter artık kesin alamayın mahvoldum, her şeyin mahvoldum. bir çaresi vardır ben böylelerini iyi tanırım ne demek istiyorsunuz vali Hazretleri? bir adam ben vazife aşığıyım kimsenin gözünün yaşına bakmam diyorsa bilin ki o adam düzenbazın tekidir öyle midir <gülüyor> Yani şimdi bu müfettişte tarif ettiğiniz düzenbazlardan biri mi oluyor? Evet. Bu adamın rapor tutmasını engellemenin tek bir yolu var. Nedir o Antun? Para beyler, para. Arada Hadi bakalım ya. pamuk eller cebe. Yani Bana ona vereceğiz. rüşvet mi vereceğiz? Evet. Vallahi şimdi bu. içkiden sızmış bir vaziyette mışıl mışıl uyuyor. Yarın uyandığında tek tek hoş geldiniz numarasıyla yanına girip avucuna bir şeyler sıkıştırırsanız gördüğü bütün kusurları unutur. Kazları da dilini çıkaran tarih öğretmenin de her şeyi unutur bu mendebur herif. Ee, şey peki siz de mi aynı şeyi yapacaksınız Ekselas? Ne sandınız bu şehrin valisi olarak siz rüşvet verip de ben vermesem olur mu? Herifi gezdirirken bir şehirde olmaması gereken ne kadar pislik, ne kadar düzensizlik varsa gördü adam. Ee, neyse, neyse. Biz gidelim. Evet, Dediğiniz evet. gibi gidelim. yarın gelir, avantamızı verir, kurtuluruz bu heriften. İyi akşamlar. Nereden başımıza musallat oldu bu mendebur müfettiş de bilmem ki. Durup dururken huzurumuzu kaçırdı namussuz. Müfettiş ne şeker adam değil mi Maria? Hakikaten de öyle anneciğim. Ay kibarlık üstünden akıyor ayol. Başkentten olduğu nasıl da belli oluyor. Hareketleri, sözleri o kadar hoşuma gitti ki. Ben böyle kibar adamlara bayılırım. Zaten ben de onun hoşuna gittim. Hem de akıllı bir adam konuşurken gözü hep bendeydi. Aldanıyorsun anneciğim bendeydi. <gülüyor> Saçmalama selsem. İki gözüm önüme aksın ki bana bakıyordu. Ay, tamam kes. Sen zaten münakaşa etmekten başka ne bilirsin. Aklın fikrin o. Sonra müfettiş sana ne diye baksın söylesene. Evet baktı. B baktı işte. Gözleri devamlı bendeydi. Edebiyattan bahsederken gözleri hep benim üzerimdeydi. Ya belki bir defacık bakmıştır o da hatrın kalmasın diye. Esas sana bir kere baktı. Hayır, bana baktı. Hayır, Se, bana ba sen baktı. Bana baktı. baktı. baktı. Sözlerini bırakın yahu. Bana Susun baktı. biraz. Hayır, bana baktı. Cırcır böcekleri gibi fızındayıp durmayın. Ne oldu ki Antoşa? Daha ne olsun. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Of, of. Herifçi söylediklerinin yarısı bile hakikat olsa hapı yuttuk. Bir adam içince ağzındaki bakteyi çıkartır. Bütün düşüncelerini ortaya koyar. Baksanıza vekillerle kumar oynuyormuş. Kollarını sallaya sallaya saraya giriyormuş. Vazife aşkı her şeyin üzerindedir diyor. Ya bir de vereceğimiz rüşvetleri kabul etmezse. İşte o zaman hapı yuttum demektir. Beni muhakkak hasarlar. Ah neden azsınlar ayol? Hepimizden son derece memnun kaldı. Ben onda terbiyeli, nazik bir adam hali görünce katil yani şaşırmadım. istifime bile bozmadım. Tabi. Siz kadınlar zaten hep böylesiniz. Ciciri biciri şeylere bayılırsınız. Ama adam gerçekten kibar birisiydi babacığım. Bana nasıl itifatlarda bulunduğunu görmedim Antoja. Hiç seni azıcak olsa bana böyle laflar eder miydi? Yahu anna deminden beri ben ne söylüyorum? Herif sarhoş. Sarhoşun lafına itibar edilir mi? ...seni eşek sudan gelinceye kadar döveceklerini... ...benim de boynuma ipi geçireceklerini... ...hiç aklından geçirmedin mi? Geçirmez, geçirmez. Sana bir şey yaparsa benim üzüleceğimi bilir. Ayrıca benden çok hoşlandı. Yani insan hoşlandığı bir kızın babasına asar mı hiç değil mi? Ben ne diyorum bu mendeburlar ne diyor... ...onların umurunda bile değil. Doğrusu vaziyet berbat. Korkudan bir türlü kendime gelemiyorum. Müfettiş oyunun 8. bölümünü dinlediniz. Sivistinov hayvan herif neredesin? Buyurun. Aa, ayol nedir senin bu halin? Neden de onunla dolaşıyorsun Sivistinov? Rezil herif, insan valisinin yanına gelirken pantolonunu giymez mi? Canın kırbaçlanmak mı istiyor? Pantolonumu kaybettim, ekselans. Pantolonumu kaybettim de ne demek? Bir insan nasıl olurdu ayağındaki pantolonunu kaybeder hayvan herif? Siz de benim gibi orunda zar atsanız siz de kaybedersiniz excelans. O dediğin de kim? O sip. Müfettişin uşağı. Sizler burada konuşurken biz de vakit geçirmek için barbut oynadık. Yani kumar mı oynadın sevgili müfettişimizin uşağıyla? Ee, evet adam acayip zar atıyor. Her atışta o kazandı. ...param bitince de pantolonla oynadık. Siz çağırmasaydınız donuma da oynayacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle bir şey duymamıştım. Benim halimi görün de ayağınızı denk alın ekselans. Ne demek istiyorsun? Sakın müfettiş kumar filan oynayalım derse kabul etmeyin. Uşağı böyle kumar oynayan adamın... ...efendisini düşünün. İnanın... ...sizi de benim gibi böyle soyar. Aptal aptal konuşma da hemen bana... ...zabıta memurlarından birini çağır. Bak belki de orada kapının yanında bir yerdedirler. Hemen gidiyorum. Ekselans. Dur! Nereye hayvan herif? Böyle donla mı gideceksin? Önce odana git, bir pantolon geçir ayağına. Evet Sivis'in o böyle dolaşma. Müfettiş uyanır da seni böyle görürse ne deriz sonra? Uşağının beni soyduğunu söylersiniz Anna Antonovya Tamam tamam Zevrekliği bırak da git hemen altına bir şey giy Baş üstüne Ekselans Verilmiş sadakamız varmış Antoşa. İyi ki bizim uşak bu kumarda kaybetmiş Neden? Aya kazansaydı da o sik o uşağı donla bıraksaydı Sonra sevgili müfettişimize ne derdik ayol Annem doğru söylüyor babacığım İşte bu yüzden asılabilirdiniz Tuhaf Dünya ne kadar değişti. Vaktiyle iri yara adamlara bile metelik vermezken... ...bugün bacak kadar gençler önünde bile... ...tril tril titriyorum. Şu bizim sersem müfettiş... ...bir de resmi elbiseyle olsaydı... ...belki de kalbim duracaktı. Canım anlamadın mı... ...adam tebdili kıyafet ederek dolaşıyor Antoşa? E öyle olunca da neyin nesi olduğu anlaşılmıyor tabii. Aaa! <gülüyor> Ama üzerinden müfettişlik akıyor vallahi. <gülüyor> Bücür boyuna rağmen lokantada bize nasıl çattığını görmenizi isterdim. Çok plastikli kelimeler kullandı. Biz de enayi gibi şaşırıp kaldık. Ağzımız bir karış açık kaldı. Herif nihayet baklayı ağzından çıkardı. Kim olduğunu söyledi. Hatta istediğimizden fazlasını bile söyledi. Belli ki aceminin biri bu adam. Hah! İşte onun uşağı geliyor. Rahatsız ettim. Ee, Sivistinova bakmıştım da. Kendisi şu anda ayağına... ...yeni bir pantolon aramakla meşgul. <gülüyor> Efendiniz ne yapıyor? Uyuyor mu? Aa, hayır, ee, kımıldayıp duruyor efendim. Oh, sizi gördüğümüz çok iyi oldu. Ee, senin ismin ne? E, osip hanımefendi. Nasıl? Karnını adam akıllı doyurdun mu? Osip. Hı, evet, çok teşekkür ederim efendim. Baksana Osip. <gülüyor> Efendin çok kimar birisi. Nasıl? Evine prensler, baronlar falan geliyor mu? Eyvah, ne söylesem acaba? Evet, geliyor hanımefendi. Ah, ha, Osip, efendin çok kibar. Harika bir insan. Ha, öyledir küçük hanım, çok kibardır. Harika bir insandır. Canım kafi, adama zırt pırt sual sormanın manası var mı? Söyle bakalım dostluğum. Efendinin rütbesi ne Osip? Şey, e, rütbesi mi? B Canım susunuz Allah aşkına. Sizin yüzünüzden ben bir kelime bile soramadım. Bak dostum, efendin sert bir adam mıdır? Evet, evet, çok serttir. Kızdığı zaman bana hep hayvan der. E, i̇ntizamı çok sever, her şeyin yolunda olmasını ister. Sen gittikçe hoşuma gidiyorsun azizim. <gülüyor> Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Bu sebepten Ozip. ben... efendim... Petersburg'da üniformasıyla mı gezer yoksa... Çeneniz evet. tutulsun emi kadın. Bu kadın milleti ağzına açtı mı çorap söküğü gibi gerüsü geliyor. Ciddi bir mesele hakkında görüştüğümüzü unuttunuz galiba. Mevzu bahis olan hayatım bunu anlamıyor musunuz? Evet azizim hoşuma gittiğinizden bahsediyordum. Yolda bir iki tane atıştırmak insanın içini açar. Al sana iki rümle. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir ikkadi atarsın bununla. <gülüyor> Teşekkür ederim beyefendi. Umarım siz de bunun yüz misini kazanırsınız. E, fakirleri gözetmek iyi bir şeydir. Evet doğrudur. Fakat şimdi asıl meseleye gelelim. Söyle bakayım bana azizim. Beyin hangi renk gözleri daha fazla sever olsun? Aa. Ah efendinin öyle güzel bir burnu var ki olsun. Evet. Ya hoca'nın beni rahat bırakın da sual sorayım. Azizim. Efendin en fazla neye meraklıdır? Yani seyahatte en fazla neyi sever demek istiyorum. Neyi mi? E, vallahi nasıl diyeyim. E, daha fazla iltifat görmesini ve güzel ziyafetler çekilmesini ister. Ziyafet Evet. Mi? Bana bile ben ki uşağım biriyim iyi bakılmasını ister. Her nereye gitsek bana... Asip nasıl? İşken beni kabasa doldurdular mı? Diye sorar. E, ben de hayır ekselans derim. Bunun üzerine bizim bey bana iyi bakılmadığından dolayı sinirlenir ve bana... Bak sen pis heriflere Petersburg'a döndüğümüzde bana bunu hatırlat derdi. Ben de o zaman kendi kendime zavallı adamı yuttu. Allah yardımcısı olsun derdim. Peki e, sen de hatırlatır mısın ona Osip? Hayır hayır ben efendimin gücüne kudretine güvenerek caka yapıp onu bunu şikayet etmem efendim. Aferin sana Osip. İnsan daima böyle olmalı. Bu sözünle daha fazla hoşuma gittin. ...sana kafayı tütsülemen için iki rubli vermiştim. Al iki tane daha. <gülüyor> Kendine fıstık mıstık alırsın. Aa, aman excelans, bana devamlı para vererek mahcup ediyorsunuz. E, bu parayla şerefinize bir kadeh içeceğim efendim. Osip şunu da al. Bunları harcarken beni hatırlarsın. Osip tarafımdan efendini bol bol öp. E, öperim küçük hanım. <gülüyor> Susun! Gürüldü yapıp da beyefendiyi uyandırmayalım. Şimdilik şekiliniz yeter konuştuğunuz Maria hadi gidelim, gidelim anneciğim. Sana misafirimizde gördü. bir şeyden bahsedeceğim Ama bunu kimse işitmemeli Dört duvar arasında baş başa kalmalıyız Ay çok merak ettim anneciğim Oy! Allah cezanızı versin circir böcekleri sizi Baş başa kalmanıza gerek yok Konuşacağınız pis şeyleri dinleyecek olan kulaklarınız zaten kendiliğinden tıkayacaktır ...demek aziz... Bizi e emekleştiniz e Fahri Hazretleri... Yavaş yavaş... Her <gülüyor> yere herifler çizmelerinden sessiz yürüyemiyorlar ki... ...ne olacak... ...her bir çizmede 9 okla demir var... ...ne istiyorsunuz? Bir şey çatmışsınız... ...eminiz mucibince... ...hemen geldik efendim... Yavaş olamaz mısın Mendebur... ...karga gibine bağırıyorsun... ...eminiz mucibince... ...bu kadar anırmanın ne manası var... ...azizim sen git... ...canın ne arzu ederse onu yap... ...kendi evin gibi hareket et... Peki ekselans... ...a rubleler için teşekkür ederim efendim... Sizler de aşağı ininiz ve içeriye Hiç kimseyi sokmayınız Hele tüccarlar aman onlara Çok dikkat edin buraya bir tüccar Girecek olursa vay halinize Baş üstüne hazretleri Yavaş yürü hayvan herif yavaş Müfettişi uyandıracaksınız be Ya herifler bu kuş düğünle yatak ve organları acaba nereden almışlar? Ter içinde kalmışım. Anlaşılan beni bayağı sarhoş etmişler. Başım hala yerine gelmiyor. Bununla birlikte insanın burada canı pek fazla sıkılacağı da benzemiyor. Ben dostluğu severim. Benim istediğim de bu zaten. Benden herhangi bir menfaat beklemeden iyilik ediyorlar. Güler yüzle davranıyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Valinin kızı da işte de fena değil. Karısı da kendini genç sanıp sarınlaşıp duruyor ya... ...hadi boş ver. İşte hayat bu. Bundan iyisi can sağlığı. Ya hiç eğlen. Asip! Asip! Asip diyorum. Hayvan herif neredesin? Mutlaka işkembeyi doldurup yerlere cığılıp kalmıştır. Beni mi çağırdınız efendim? Evet seni çağırdım. Hangi cenemdesin? Vali sağ olsun. Dün gece hem karnımı doyurdu hem de cebime harçlık koydu. E, ben tamam de... tamam Bunu... kes. Karnım acıktı. Ee, yiyecek bir şeyler getir bana. Aa, o kolay da dışarıda sizinle görüşmek için bekleyen bir sürü herif var. Onlara ne yapayım? Kimmiş, ne istiyorlarmış? Ee, biri hastane başhekimiymiş, biri hakim, biri okul yöneticisi, biri posta müdürü, biri de garip garip gülen biriymiş. iş. Işte. Ee, e, ne istiyorlarmış? Dün kendileriyle tanışmıştım. Vali elimden tutup sanki meraklıymışım gibi beni hastanelerde, mahkemelerde, postanelerde dolaştırıp durdu. Ne? Sabah sabah ne istiyorlarmış ya? Bilmiyorum ama tek sıra halinde... ...kapının önünde bekliyorlar ne yapayım efendim? Söyle kahvaltımı yapıncaya kadar... ...beklesinler. Allah yardımcımız olsun baylar. Şaka değil. Müfettiş denilen bu herif... ...meclisi bile haraca kesmiş. <Gülüyor> Sarayın müdavimlerindenmiş. İstediği gibi zırt pırt girip çıkıyormuş çarın yanına. Aman böyle söyleyip de vereceğimiz rüşvetin miktarını arttırmayın Artem'i Filipovic. E, e, baylar e, hiç düşündünüz mü? E, adam ya kızarsa? <gülüyor> neye kızarsa? Look look e, rüşvete. E, biliyorsunuz rüşvet tehlikeli bir şeydir. Unutmamalı ki o bir devlet adamı. Belki asalet hediyesi olarak hatıra olmak üzere bir hediye verebiliriz. E, e, o da belki kabul eder mi etmez mi orasını bilemem tabii. Etmezse biz de yan cebine koyarız he. <gülüyor> ya, yahut daha vereceğimiz paranın meçhul bir adresten geldiğini söylesek o nasıl olur? Olmaz öyle şey. Bizden geldiğini anlasın ki hakkımızda rapor yazmasın. O da doğru. O da doğru. ...buraya o yüzden gelmedik mi zaten? Hı -hı. Hı -hı. Hem böyle yapmamız... ...daha makuldür. Çünkü... ...bizi ne gören olur... ...ne de işiten. Hadi Amos Federoviç... ...ilk önce siz başlayın. O... Oh. Neden ben başlayacakmışım? Çünkü hakim olarak siz rüşvetin nasıl verilip alındığını hepimizden iyi bilirsiniz. Siz öncülük ederseniz daha iyi olur Artemi Filipoviç. Mükterem misafirimiz dün yemeklerinizin lezzeti hakkında kafi derecede fikir edindi. <gülüyor> hayır, hayır hayır. Ben olamam. Ben olamam. O halde rektör olmak sıfatıyla Luka Lukic başlasın bu işe. Aman baylar ben yapamam. Herif beni görünce aklına tarihi ...hvetmeninin dili gelir. Yani benim tabiatım tuhaftır. Benden daha büyük biri... ...yani derece itibariyle bile olsa... ...bana hitap ederken kalbim küt küt atar... ...dilim tutulur. Ne olduğumu bile bilemem ben. Rica ederim baylar. Beni mazur görün lütfen. O zaman o zaman şey... ya. <gülüyor> o zaman siz gelin İvan Kuzmich. Posta müdürü olarak siz gelin. Siz aklınızı mı oynattınız? Herif mektupları açıp okuduğumu biliyor yahu... Şey, Amos, Fedorovic, Amos Fedorovic Görüyorsunuz ya İşimizde sizden başka buna cesaret edecek yok <gülüyor> Sonra siz güzel sözler söylemesini bilirsiniz evet, evet, bilir. Sizin gibi Adalet dağıtan bir hakimin ağzından çıkan her kelime Değerlidir şey, Bırakın <gülüyor> şimdi dalga geçmeyi Ben Aa, ama, sizin... Lütfen, lütfen. lütfen Acıyın lütfen, lütfen, lütfen. <gülüyor> <bize, gülüyor> bizi Amos Fedorovic Yalvarırım bizi acı Bizi kurtaracak, hadi kurtaracak hadi. ancak Siz, siz değil, bizim bayılaz, babamız lütfen. Lütfen. Lütfen beni rahat bırakın. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. lütfen ama. Baylar baylar baylar. Lütfen. Efendim sizleri kabul etmeye hazır. Ee, tek tek mi gireceksiniz yoksa toplu halde mi? Tek tek gireceğiz. <gülüyor> tek tek gireceğiz. <gülüyor> ee, böylece e, konuşulanlar iki kişi arasında kalmış olur. Ee, e, böylece her şey gizli kapaklı kalır. <gülüyor> Medeni alemde bu işler böyle yapılır. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet. Saygıdeğer hakimimiz Amos Federoviç girecek ilk olarak. <gülüyor> <Ama Yani>. ben, <gülüyor> buyurun hakim bey buyurun. Peki geliyorum. <gülüyor> Buyurun beyefendi. Nasıl yapsam... ...dizlerimin bağ kopacak zannediyorum. Hı, tir, tir, titriyorum. Ee, beyefendi, müsaade ederseniz... ...size kendimi takdim edeyim. İsmim Ammos Fedorovic. Ee, bu şehrin hakimiyim. Buyurun, oturun beyefendi. Sanırım dün vali bey... ...mahkemeyi gezmeye getirdiğinde... ...sizinle tanışmıştık. A, demek hatırladınız. Doğrusu mahkemenizdeki... E, Kazlardan birisi beni ayağımdan yakalamamış olsaydı hatırlamayacaktım. Allah efendimiz talihsiz bir olay işte. Sizden hemen sonra kestirip fakirlere dağıttım o namussuzu. Büfetli <Gülüyor> Şah'ta Oyun'un dokuzuncu bölümünü dinlediniz. Demek bu şehrin hakimisiniz. Evet et 1816'da asiller tarafından seçilmiştim. Bugüne kadar da bu vazifeyi ifa etmekteyim efendim. Nasıl? Hakim olmak iyi bir şey mi? Yani avantası falan bol mu? Ee, hükümet erkanının mükafat ve takdirleriyle bu makama tayin edildim. Vay canına. Para elimde ama onu nasıl vereceğim? Avcum sanki alev gibi. <gülüyor> ya... Demek birçok takdirnameler aldınız. Hmm, Allah Ay, Altın. Sanki korlar üzerine oturmuş gibi yanıyor altın. Nedir o avucunuzdaki? Ay, hiçbir şey beyefendi. Hiçbir Nasıl şey. hiçbir şey? Bakın yere düştü. Aa, para değil mi onlar? Yere mi düşmüş? Farkında değil misiniz? Avucunuzdan Ay, düştü. Hayır beyefendi. Hayır efendim, farkında bile değilim. Büyüttük. <gülüyor> Aman Allah'ım. Jandarmalar eşitlik gibi oluyor. <Gülüyor> i̇şte geliyorlar. Beni kodese tıkacaklar. Mahvoldum. Bu paralar avucunuzda ne arıyor Sayın Hı. Federoviç? Bu defa kurtuluş yok mahvoldum. Yoksa bu paraları bana ödünç olarak vermek için mavcumuzu da tutuyordunuz. Ha, evet, evet beyefendi hazretleri memnuniyetle verelim. Yaşadık, kurtulacağım galiba. Yolda öteberi için o kadar para sarf ettim ki. Merak etmeyin, eve gider gitmez paranızı göndereceğim. Aman rica ederim ne ehemmiyeti var. Bu benim için bir şereftir gücüm yettiği kadar canla başla çalışıyorum ve amirlerimin ve hükümetimin hoşuna gitmek için elimden geleni yapıyorum efendim beyefendi sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim verilecek bir emriniz var mı bana ne emri yani demek istiyorum ki bu şehrin mahkemesine ait bazı şeyler hayır e, şimdilik mahkemeye değişim yok ha, söyleyecek başka sözüm de yok e... E, teşekkür ederim, e, çok e, teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oh neyse. Uyuyuz atlattık, başarı kurtardık. Hakim baba bir adama benziyor. Osta müdürü Ivan Kuzmich görüşmek istiyor efendim. Buyursun, buyursun. Beyefendi, müsaade ederseniz size kendimi takdim edeyim. İsmim Ivan Kuzmiç. Posta müdürü. Ha, kendinizi tanıtmanıza gerek yok ki. Dün sizinle postanede tanışmıştık. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Daimi surette burada mı oturursunuz? E evet beyefendi. Doğrusu bu küçük şehir çok hoşuma gidiyor. Petersburg gibi kalabalık değil. Ayrıca insanları da çok iyi yürekli. Çok misafirperver. Ayrıca çok çöme. Çırmerken... Hakkınız var beyefendi. Öyleyizdir. Yaşamak ve eğlence deyince akla başkent gelir. Orada kazma köylülere tesadüf edilmez. Doğru değil mi? Siz ne dersiniz? Doğru beyefendi tamamen doğru. Herif hiç de mağdur değil her şeyi soruyor. Bununla beraber küçük bir şehirde de mesut yaşanabileceğini kabul edersiniz değil mi? Hakkı haliniz var beyefendi. İnsan mesut yaşayabilmek için... ...ne yapmalıdır? Hı? Kendini sevdirmesini ve saydırmasını bilmelidir. Ah, doğru değil mi efendim? Doğru. Çok doğru beyefendi. Fikrime iştirak ettiğinizden dolayı çok <gülüyor> memnun oldum. Beni ziyaret <gülüyor> ettiğiniz çok iyi oldu. Yolda başıma öyle bir felaket geldi ki... ...tasavvur edemezsiniz. Aa, ne oldu beyefendi? Yolda nem var nem yok sarf ettim. Acaba bana... ...diyorum yani... hani. 300 ruble borç veremez mi? <gülüyor> memnuniyetle beyefendi, memnuniyetle. <gülüyor> Şans diye buna derim ben. İşte beyefendi, buyurun... ...size her hususta ne olursa olsun yardımda bulunmak... ...benim için bir şereftir efendim. Çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz, seyahat esnasında kendimi hiçbir şeyden mahrum etmek istemez. <gülüyor> tabii tabii. Sonra tabii. bu ölümlü dünyada kendimi ne diye zevk ve eğlenceden mahrum evet. dedim ki... Doğru değil mi beyefendi? Doğru, çok doğru beyefendi. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim efendim. E, malum posta idaresi hakkında verilecek emirleriniz var mı efendim? Hayır, yok. Ee, i̇yi günler. Evet, <gülüyor> iyi günler. <gülüyor> Bunlar ne iyi adamlar ya. Petersburg'a gitmeyip de buraya mı yerleşsem acaba? Hiç ikiletmeden hemen çıkarıp para veriyorlar. <gülüyor> Severim böylelerini. Be. Beyefendi... Rektör Sayın Luka Lukic gelmek istiyorlar. Aa gelsin gelsin. Beyefendi müsaade ederseniz size kendimi takdim edeyim. Adım Luka Lukic'tir. Rektörüm. Beyefendi sizinle de dün tanışmıştık. ha? <gülüyor> <gülüyor> hani şu dilini devamlı çıkartan tarih öğretmeniniz hiç aklımdan çıkmıyor. E, e, aman efendim e, kusurumuzu bağışlayın. E, o size çıkartmadı dilini. E, e, tiki var. E, her cümlenin sonunda mutlaka dilini çıkartıyor. Tikmik ama yaptığı da çok ayıp bir şey. Karşısındakiyle alay eder gibi. Ne o öyle kocaman bir dil? E, pabuç gibi. Her sözün ardından dışarı sarkıtıyor. Eyvah. Hapı yuttuk. Tarihçinin diline alınmış. E, acaba ne yapsam? E, aa, e, efendim e, sizinle alay etme kimsenin haddine değil. E, mazur görün. E, mesela onun gibi bir tane daha var. E, fizikçi konuşurken iki de bir karşısındakinin omzuna vuruyor. Ah oh, ah oh, tabi tabi okul değil sirk. Her cins her tip adam var hiç kadın öğretim üyesi yok mu sizin okulda e, kadın e, şey, şey e, var var, var tabi olmaz olur mu e, siz geldiğinizde derste de ediler e, o yüzden görmediniz kadınları severim Aha. ya siz ben mi hangisini daha fazla seversiniz esmerlerim sarışınları. E, ben, ben e, e, çekilmeyin canım samimi söyleyin esmerlerim sarışınları. E, e, mazur e, mazur görünü söyleyemem aldırmayın canım yalnız zevkinizi öğrenmek istiyordum ben hepsi bu e, müsaade ederseniz size şey e, şey söyleyeyim. Ay, ne söyleyeceğimi kendim de bilmiyorum. Ah, başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Ya, demek söylemek istemiyorsunuz. Muhakkak sarışının birine abayı yaktınız. He? <gülüyor> Doğru mu? Ha? Ha? Anlaşıldı. Pancar <gülüyor> gibi kızardınız. Peki ne diye söylemek istemiyorsunuz? He? E, mahcup. E, mahcup etten. E, e, haşmet. E, e, devlet. E, ekselans. E, e, ne yapacağım ben şimdi? dilimi yüzünden hapı yuttum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sıkıldınız galiba. Hakikaten gözlerimde insanı mahcup edecek öyle bir kuvvet vardır ki... ...benim bakışlarıma dayanabilecek hiçbir kadın yoktur. <gülüyor> Siz ne dersiniz? E, e, haklısınız derim az Hiçbir kadının dayanacağını sanmıyorum. Başıma öyle bir felaket geldi ki yolda nem var nem yok sarf ettim. Acaba bana hani hani yani diyorum 300 ruble... Yani borç verebilir misiniz? Ee, e, e, e, tabii, e, tabii. E, ay, parayı nereye koydum? Eyvah, hapı yuttuk. Ha, e, e, buldum. E, buyurun beyefendi. Ha, çok teşekkür ederim. Aman efendim, ben teşekkür ederim. E, müsaade ederseniz sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Güle güle, güle güle sayın üretim. <gülüyor> oh, çok şükür kurtuldum. Allah böyle de sınıfları teftişe gelmese. Devamlı gözünü kırpan kimyacı görürse... ...kesin Sibirya'ya sürer beni. Beyefendi hastane başhekimi girmek istiyor efendim. Buyursun canım buyursun gelsin bakalım. Beyefendi müsaade ederseniz size kendimi takdim edeyim. İsmim... Artemi Filipovic. Dün hastanenizde birlikteydik ya ha, buyurun oturun. Şey... ...sizlere bizzat refakat etmek ve... ...müesseselerimizi gezdirmek şerefine... ...nail olmuştum ya, efendim. Hatırladım. Ya. Mükellef bir siyafet çekmiştiniz. Yalnız dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Ne olmuştu beyefendi? Uzaklardan sanki birinin şeş beş... ...diğerinin de düşeş diye bağırdığını duyar gibi olmuştum. Yanılıyor muyum? Aman efendim ama efendim... ...yanlış duymuş olmalısınız. Yani... İnsan beşer bazen şaşar demişlerdir benim yönettiğim bir hastanede şeş beş düşeş falan olur mu hiç? Ne yalan söyleyeyim nefis yemekler yemeye bayılırım bu bende bir zaftır durun bakayım zannedersen boynuz dün bana biraz daha büyük gibi gelmişti bugün kısaldı mı ne çektiniz mi? Ee, olabilir beyefendi vazife uğruna her şeye katlanırım ben. Ee, şey beyefendi e, size şunu söylemek isterim ki... E, ...ben vazifeden hiç yılmam. Ve bana verilen görevleri canla başla yaparım. Ee, şey efendim posta müdürümüze gelince... ...vazifesiyle hiç ilgilenmiyor. Postanenin halini görseniz ağlarsınız. Ya? Evet. Mektuplar ve paketler postanede kalıyor. Ne? Evet. Ve aylarca sonra sahiplerine gönderiliyor e, Bu hususta teftiş yapacak olursanız Vaziyetin ne merkezde olduğunu görürsünüz beyefendi. Bak öyle. Şey Şey beyefendi Biraz evvel huzurunuzda kabul etmiş olduğunuz hakime gelince Adamcağız Sabahtan akşama kadar Tavşan avlamaktan başka bir şey yapmıyor Ne Evet evet evet Sürekli tavşan avlıyor İç, içi tavşan avlamak Köpeklerini mahkeme salonlarında büyütüyor Kazları da ayrı ee, dün gittiğimizde kazın biri neredeyse ayağımı götürecek. Ya ya ya ya. Şey, bir de şey efendim bu hani şey, e, e, çamaşır kurutma meselesi var ya. Siz geleceksiniz diye kaldırdılar onu. Neyi kaldırdılar? İ, i̇pi efendim, ipi. Yani çamaşır ipi efendim. Çalışanlar e, yıkadıkları çamaşırları mahkeme salonuna astıkları ipte kurutuyorlar. Bak bak bak bak Ya bak, ya, bak, ya ya ya ya. Böyle rezalet olmaz. Bakın açık söylüyorum. Ondan hiç memnun değilim. Her yerde kepazelik var. Yani ...kefazelik yapıyor... ...bunları size vatanın menfaati için söylüyorum... ...Dopçinski'nin karısıyla... ...neler yapmaz neler O ...rezaletlerini... ...bütün şehir halkı bilir... <gülüyor> ...peki... peki ...Dopçinski de bilir mi bunu... Ha, hayır efendim, bir tek o bilmesi Aslında Dopsiski'nin çocuklarına bakacak olursanız, onların hiçbiri biri babalarına benzemez. Her birinde bizim hakimin damgası vardır. Yok demin hakimin burnundan düşmüşler sanki. Aa, ya ya ya ya. Bunları hiç düşünmemiştim bile. Aa, şu rektör olacak şu herif var ya, şu herif. Hükümetin ona böyle bir vazife verebileceğini, doğrusu aklım almıyor. Serserinin, anarşistin biri. Herif Volterci. Dinsiz, gençlere daima fena ve gayri ahlaki fikirler aşılıyor. Nasıl gayri ahlaki? Nasıl söylesem Onları Onları huzurunuzda söylemeye bile sıkılıyorum efendi. Arzu ederseniz bütün bunları bir Rahbar halinde yazayım Peki Size... peki tabi yazınız tabii, tabii. Yazınız daha iyi olur ben de zevkle okurum evet, evet. Görüyorsunuz ya benim de aklım fikrim okumakta Okumayı o kadar çok severim ki Kederli zamanlarımda ruhum açılır Affedeceksiniz ama ee, ...isminiz neydi? Ee, Artemi Filipovic. Ha evet ee, Filipovic. Yani. Ee, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. E... Benim gözlerimi açtınız. İnanın. Şey efendim... ...sizi daha fazla rahatsız edip... ...mukaddes vazifelerinizden alıkoymak istemem beyefendi. Rica ederim. Doğrusu söyledikleriniz çok tuhafıma gitti. Aynı zamanda da pek çok hoşuma gitti. <gülüyor> Başka zaman yine gelin. Bol bol sohbet edin. <gülüyor> Hadi güle güle. Şey beyefendi... ...benden bir istediğiniz... ...bir emriniz var mı beyefendi? Ama daha doğrusu emir değil de... Hani bir rica desek. Oh, ama efendim ne demek, ne demek efendim. E, buyurun söyleyeyim beyefendi. Ricalarınız bizim için emirdir efendim. Başıma öyle bir felaket geldi ki. Yolda nem var nem yok sarf ettim. Metaliksiz kaldım hani yani bana diyorum borç olarak hani yani yani 400 yani ruble kadar verebilir misiniz hani yani? Aman efendim, aman efendim. olmaz olur mu? Her ihtimale karşı istersiniz diye bulunduruyordum. <gülüyor> ya ya ya ya ya ya. 100 200 300 400 <gülüyor> Teşekkür ederim. Doğrusu bu para çok işime yarayacak. Güle güle Sayın Filipovic. Güle güle. Amma dedikoducu herif ya. Beş dakikada herkesin ipini pazara çıkardı ya. Beyefendi, Piotr Ivanovich Dobkinski girmek istiyor efendim. Ha, bir kaz daha yani. Ne kadar da çok kaz varmış bu şehirde. Gönder Osip, gönder. Beyefendi. Müsaade ederseniz size kendime tanıtayım. Adım Piotr İvanoviç Dobkinski'dir. Aa, ha, ha. <gülüyor> bu şehrin yerlerindenim. Hatırladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Böyle tuhaf gülümseyen birine nasıl hatırlamam? <gülüyor> Müfettiş Al Oynon onuncu bölümünü dinlediniz? Ee kaldı motelin lokantasında size çok benzeyen biriyle balık yiyordum. Evet, ikiz kardeşim Bob Finchiydi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Beyefendi... Çok nazik bir mesele hakkında... ...sizden bir ricada bulunabilir miyim? Hangi mesele hakkında? Çok nazik bir mesele. Hangi mesele? Büyük oğlum, haşa huzurunuzdan... ...izdifacımdan evvel doğdu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sahi mi? Yani çocuk benden olmadı demek istemiyorum efendim. Benden ha. oldu çünkü... ...o dünyaya gelmezden evvel... Ben yine bugünkü gibi e, karımın kocasıydım. Yalnız o zamanlar nikahımız falan yoktu. Ah, Resmi bir şekilde doğru. evlenmemiştik yani. Ah. <gülüyor> Bu yüzden çocuk benim ismimi alamıyor. Ya. <gülüyor> Halbuki ben onun da Dobczynski'ye olan aile ismimizi almasını istiyorum efendim. İyi ya alın canım. İcab eden makamlara emir buyursanız da. Oğlum da benim ismimi alsa. Tabii azizim. Bundan kolay ne var? Siz hiç üzülmeyin. ...o da Dopchinski ismini alacaktır, inanın bana. Kendisinin ateş gibi bir zekası olmadığını bilmiş olsaydım... ...zatınızı rahatsız etmeye asla cesaret edemezdim. <gülüyor> Fakat çocukta öyle bir zeka var ki... ...nasıl ifade edeyim, büyük bir adam olacağım muhakkak... ...babasına çekecek, daha şimdiden birçok şiiri ezbere biliyor... Kısacası bu çocukta büyük bir sanat ruhu var. <gülüyor> Pekala. Ben bu işle uğraşırım. Yaptırabileceğimi zannediyorum yani. <gülüyor> evet. evet, evet yani muhakkak olur yani. Siz hiç üzülmeyin. Başka bir ricanız daha var mı? Var efendim. E, fakat... E, Söyleyin canım. Çekinmeyin nedir? Şey efendim... E, Petersburg'a gittiğiniz zaman... ...bütün bakanlara, vekillere, paşalara... ...milletvekillerine ekselans... ...Plancaşehir'de Pyotr Ivanovich Dopchinski... ...yahut kısaca Dopchinski Pyotr Ivanovich... ...Plancaşehir'de oturuyor diye... ...söylerseniz... E, ...bendenizi çok memnun etmiş olursunuz. Tabii tabii memnuniyetle söylerim canım. E, benim için bir zevk olacak bunu söylemek. Peki... E, ...kralla konuştuğunuz zaman kendilerine... ...Hasmet Mahap... şehirde Pyotr Ivanovich Dopchinski oturuyor... ...dersiniz hiç de fena olmaz. Elbette elbette canım... ...bundan basit ne var söylerim tabii. ...sizi fazlaca rahatsız ettiğimizden dolayı... ...ikusurluğumuzu affettiniz değil mi beyefendi? Ne münasebet? Yalnız benim de sizden bir ricam olacak. Aman ne demek? Hemen, hemen efendim emredin. Buraya gelirken yolda bazı aksilikler oldu. Bütün paramı kaybettim. Hani yani diyorum yani. Yani bunu <gülüyor> biraz... ...hani yani bunu <gülüyor> görebilir misiniz yani? <gülüyor> ne demek efendim? <gülüyor> Veririm tabii. On ruble yeter mi? Şaka mı yapıyorsunuz azizim? Ben beş yüz ruble rica edecektim. Ya... <gülüyor> beş, be, beş yüz ruble ha? <gülüyor> e, e, hem oğluma bir soya da alacağım, hem de Petersburg'da adımı duymayan kalmayacağım. Elbette, elbette. <gülüyor> Krala bile söyleyeceğim. <gülüyor> Filan şehirde bir Piotr Ivanovich, Dopchinski diye birisi var ki kazların... Anlıyamadım <gülüyor> efendim. Kaz mı dediniz? Yok canım. Haslar nasıl bir adamdır diyecektim ben. Anladım. <gülüyor> Buyurun efendim. Beş yüz ruble. Çok teşekkür ederim Bay Dopchinski. ...bu cömertliğinizden dolayı adınızı duymayan kalmayacaktır. İyi günler. <gülüyor> ben böyle soyulacak gaz dolu bir şehir daha göreme. Kimden para istesen hemen çıkartıp veriyorum. <gülüyor> Petastburg'da aç kalsam kimse bir dilim ekmek bile vermez be. Bu şehir tam benlik bir yer canım. İttiyar bir köylü görüşmek istiyor efendim. Ha? O da kim? Bilmiyorum. Yüz yaşındır bir adam. Ille de sizinle görüşmek istiyormuş. İyi gelsin bakalım. Umarım o da deminki iki kazlara benziyordur. <gülüyor> ha? Ha, ha, ha? Beyefendi <gülüyor> müsaade eder misiniz? Ederseniz size kendimi takdim edeyim. <gülüyor> Ismim Rafkovtgidir. Emekli başçavuşum ve bu şehir dedim. Memnun oldum beyefendi. Buyurun, buyurun oturun. Zadunayski'yi tanıyor musunuz? Hangi Zadunayski? Kont <gülüyor> dev beyefendi. O benim şefimdi. Ya, demek epey zamandan beri memuriyettesiniz ha? <gülüyor> 1773'te Silistrem Muhasarasına iştirak ettim. <gülüyor> Harp müthiş olmuştu türkler karşımızda bir demir kale gibi duruyorlardı yıkılmak nedir bilmiyorlardı ben deniz'de o zaman çavuştum gvozdev'de bizim baş çavuşumuzdu belki tanırsınız hangi gvozdev ya piotr gvozdev <gülüyor> O sonra imparator için bile dragon süvari bölüğüyle geçti ha hayır tanımıyorum. Ben de tanıyamayacağınızı tahmin etmiştim. adamcağız söyleli otuz sene oldu. Bir kız evladı var şehir civarında bir yerde oturur. Ee, Ivan Vasileviç'le evlendi biliyor musunuz? Vasileviç'le mi? <gülüyor> ee, bu herifle işimiz var. Tanıyor gibi yapayım bari. Vay anam! Demek onunla evlendi. Ha, ya <gülüyor> Rogatka ile Rogatka ile. Dediğim gibi Türkler önümüzde temir bir kale gibi duruyorlardı. Kış, kar ve fe, felaket Fransızların Moskova'ya girdikleri seneyi hatırlatıyordu. O zaman bizim bölükte Fiktel Krabes Sikfrid Ivanovic isminde bir Alman zabiti vardı. General Potemkin anan ismini değiştirdi. Bundan sonra senin ismin Sikfrid değil... ...Sub-Ivanovic'tir dedi. Ya, demek öyle dedi ha, ha, ha? öyle dedi. <gülüyor> o zamandan beri de... ...Almanın ismi... sub Ivanoviç kaldı. Şimdi bu Sub-Ivanovic de ...Gvosev hayvanlar için... ...ot tedarik etmeye gittiler. Ben ve de ...onlarla beraber gitmiştik. Belki tanırsanız... ...o da öleli 25 sene oluyor. Ee, hayır tanımıyorum. Lakin size bir şey sorabilir miyim efendim? Çok yaman bir delikanlıydı. Çok yaman. Evet. Böyle sırma gibi sarı saçları vardı. Omuzlarında ve göğsünde ha. altın ve kordonlar vardı. Mükemmel danlık, kemmel, müt Dans ederdi mükemmeldi. <gülüyor> Bazen ellerine vurur ve Miralay'ın yanındaki Kadınları bile dansa kaldırırdı e, Bu hal e, Orada bulunan kızların Pek hoşuna giderdi Aa, Bakın hele <gülüyor> Biz biz çadırda yatardık O da çadırda yatardı <gülüyor> e, e, Öleli yirmi sene oldu O delikanlıyı da tanıyor musunuz? Aynı vaka benim tanıdıklarımdan birinin başına gelmişti. Adam cıhaz geceliğiyle dolaşıyormuş ve pipo içiyormuş. Birdenbire içeriye muhafız kıtasından bir zabit girmiş ve demiş ki: "Bana ödünç verecek biraz paranız var mı?" diye bağırmış. Ha. "Yolda ne var neyim yok, hepsini harcadım." demiş. Şey, ödünç parayı kim istiyordu muhafız kıtasındaki zabit mi memurdan yoksa memur mu zabitten Hayır ben sizden istiyorum sonra belki unuturum diye şimdiden istiyorum <gülüyor> Demek paraya ihtiyacı olan sizsiniz <gülüyor> Ben de hikayenizdeki zabit zannetmiştim siz, siz benden para istiyorsunuz <gülüyor> Doğrusunu istersiniz yani ben de sizden istemeye gelmiştim. Ne münasebetle canım? Hadi şey maaşım hakkında ya, emekli maaşıma zam yapacaklardı da bir, henüz daha yapmadılar. Ya? Petersburg'a gidince icap eden makama söylersiniz memnun olurum. Ha o mu? Tabi tabi söylerim söylerim. Ya ben, ben Deniz bu mesele hakkında bir dilekçe de vermiştim. Ama olur ya belki bir köşe bucağı atılmıştım da <gülüyor> ellerime geçmemiştim. Dilekçe vereli çok oldu mu? Dilekçe diyorum vereni çok oldu mu? Ay, yok yok pek o kadar sayılmaz. Aşağı yukarı otuz sene filan oluyor. Ee, dilekçeyi dostlarımdan birine göndermiştim fakat kendisi pek emin biri değildi. B belki de dilekçeyi vermemiştir. Ama artık benim de sabrım tükendi. Şaka değil beyefendi... Şaka değil bu tam 30 sene 30 sene. Artık immetinizi be, bekliyorum. Hiç merak etmeyin hiç üzülmeyin Petersburg'a gider gitmez işinizi derhal yaptıracağım. <gülüyor> ha, çok teşekkürler beyefendi çok teşekkür ederim. İyi günler efendim iyi, i̇yi günler. günler. İyi günler iyi günler. Vay canına yağmur gibi ricacı geliyor ya. Anlaşılan enayiler beni yüksek bir hükümet memuru zannediyorlar. Dün içkinin tesiriyle atmış olduğum palavralarla onları biraz korkutmuş olmalıyım. Benden ödüleri patlıyor. Yanıma süklüm büklüm geliyorlar. Hıyar <gülüyor> herifler. <gülüyor> en iyisi bu yaşadıklarımı Petersburg'taki arkadaşım Trappichkin'e yazayım. Evet doğrusu işte fena fikir değil. Trappichkin gazetecidir. Ona yazdıklarımı ballandıra ballandıra gazetesine yazar. Ve bu serserileri rezil rüsva eder. <gülüyor> hey hey Osip! Osip! Buyurun beyefendi. Bana hemen kağıt kalem getir Peki efendim Doğrusu herifler Treppiçkin'in ağzına düşerlerse hap yuttular demektir Alay etmeye bayılır Babasını bile tefe koyar Fakat buna rağmen bu adamcağızlar fena insanlar değil ya Bana iyi muamele ettiler yedirdiler içirdiler Üstelik de bir de para verdiler ha Dur bakalım Dur bakalım hepsinden ne kadar toplamışım ya Hakimden 500 aldım, posta müdüründen 300, rektörden 300, hastane yöneticisinden 400... ...bir de şu soyadınla övünen neydi bakayım adı? Hah, ee, Dopchinski'den de 500. <gülüyor> Hepsi ettim sana 2000 ruble. Ey yüzbaşı neredesin? Geçenlerde oyunda bütün paralarımı yutmuştun. Gel de şimdi yut bakalım. Buyurun efendim. Kağıt ve mürekkep ha, Bir de efendini sevmezsin, değil mi? <gülüyor> Beni nasıl karşıladıklarını gördün mü? Hayvan herif. <gülüyor> evet gördüm efendim. Fakat artık bu işe bir son verseniz iyi olur. Niyemiş? Hiç ama artık kirişi kırma zamanı geldi galiba. Öyle zannediyorum. Niye ama? Baspa ya. Burada adam akıllı eğlendiniz artık yeter. Yoksa herifler meselenin farkına varacaklar ve o zaman kıyamet kopacak. Sizi hapse atarlar ben de uşağınız olduğum için sizinle ortak zannedip beni de atarlar. <gülüyor> korkma ya korkma bir şey olmaz bundan. Hmm, bana inanın Ivan Aleksandrovich mesele çok geçmeden meydana çıkacak. Nasıl çıkacak ki? Hepsi beni yüksek bir memur zannediyor. Hmm, evet ama biz buradayken ya bekledikleri hakiki memur gelecek olursa? Hmm? Sahicisi yani. Bence meseleyi bu kadarla bırakmalı efendim. Bizi buradan götürecek o kadar çok para topladınız ki. Burada çok güzel arabalar var, kuruluruz birinin içine. Petersburg'a kadar gel, keyfim gel yaparız. Hayır, bugün gitmeyeceğiz. Canım, bir gün daha kalmak istiyorum. Yarın gideriz. Niye yarın gideceğiz ki? İnanın bana Ivan Aleksandrovic çok geçmeden foyamız meydana çıkacak. Bence derhal tüymeliyiz. Yoksa dediğim gibi hapı yutacağız. Bu saf insanlar sizi başka biri zannediyorlar. Sonra geç kaldığımızdan dolayı babanız da kızacak. Bakın arabanın içine kuruluruz ve yelken köye gideriz. Pekala, kabul. Ama ondan önce bir arkadaşıma mektup yazacağım. Ben mektubu yazarken sen dışarıda bekle, içeriye kimsenin girmesine izin <gülüyor> verme. Tamam mı? Peki efendim. Azizim Trapiçkin. Sana başımdan geçen tatlı maceraları anlatayım da <gülüyor> gülmekten katır. Oysa, <gülüyor> right. şu mektubu postaya ver. Sonra da... Güzel bir araba bul. Arabacılara bol bahşiş vereceğim söylersin. Ama bana yolda şarkı söylemeleri şartıyla. Tamam mı? Trapiçkin mektuptakileri <gülüyor> okuyunca... ...kahkahadan ölecektir. <gülüyor> ee, beyefendi müsaade ederseniz... ...bu mektubu başka biriyle postaya göndereyim. Vakit kaybetmeye gelmez ben de babulları hazırlayayım. Bekala. Efendim. Dur e, zarfın üzerine adresi yazmamışım. Hı, tamam siz onu yazın. Ben de şu valinin uşağını çağırayım efendim. Müfettiş oyunun 11. bölümünü dinlediniz. Ah buradaymış. Ee, Sivistinov biraz gelir misin? Ne var? Ne oldu? Ne oldu? Efendim postaya bir mektup verecek. Sen götürürsün öyle değil mi? Tabii tabii. Sonra da efendim için dört atlı çok lüks bir araba hazırlatılmasını söyle. Aa beyimin araba için hiçbir vakit para vermediğini ve şimdi de vermeyeceğini söylersin. Neden efendim araba için para ya, vermiyor? Çünkü kendisi yüksek rütbeli bir devlet memurudur. Her şeyin çabuk hazırlatılmasını söylersin. Zira sonra bey kızar. Aa dur dur dur, dur gitme daha mektup hazır değil. Ya onun şimdiki adresi neydi acaba? Posta sokağı mı yoksa nohut sokağı mı? Muzur herif, ev kirası vermemek için durmadan yer değiştirir. Neyse posta sokağı diyelim belki oradadır. Aha tamam. Osip mektubu, mektubu postaya attırabilirsin hadi. Tamam efendim. Sivistinov al önce zarfı postaya at sonra da atlı arabayı ayarla. Tamam. Evet bu işi de bitirdik. Ya bıraksanıza canım içeri gireceğiz dövete ya, dövete... Sana bursana, sersemeniz ya. nereye gidiyorsunuz ya bırak, Sana oraya girmek yasaktır ya, demedim mi ben İçeri girmek istiyoruz bıraksana Ne oldu? Ne bulun diyorum size of. beyefendi uykuda kimseyi kabul etmiyor Pencereden bak bakayım bu gürültü nedir Uşak kiminle Aman Bakayım efendim evet, Bir sürü tüccar gelmiş sen, sen, sen, sen, sen, sen. efendim İçeri girmek istiyorlar uçakta içeri bırakmıyor. Terliğin ellerinde Lan, kağıt filan var. var. Anlaşılan doğru. sizi görmek istiyorlar efendim. Beğler, beyler, beyler <gülüyor> ne istiyorsunuz? Adaletimize sığınmaya geldik efendim. Emir buyursanız da bizi içeri bıraksalar. Bırakın girsinler bırakın. Ha, ha, bırak, <gülüyor> hadi, hadi, hadi. <gülüyor> Evet, ne istiyorsunuz benden? <Gülüyor> Buyurun Haşmetli Efendimiz, dilekçemizi okuyunuz. İşte. <gülüyor> Tacir Abdulin tarafından... ...Haşmetli, devletli, fehametli... ...maliye müfettişi hazretlerine. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> canım, bu da kim böyle? Ben böyle bir rütbemin olduğunu bilmiyorum. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Merhametiniz. Merhametiniz. Efendi Hazretleri. Ne merhameti? Biliyor musunuz, Beyefendi Hazretleri burada çekmediğimiz felaket kalmadı. Bizi mahvediyorlar. Kim evet, kimler Bütün fenalık buranın valisinden geliyor evet, efendim. Efendim. Mi? İnanın, efendim. İnanın, hani ben evet. ömrümde bu kadar edepsiz bir vali görmedim. Bize etmedi, hakaret kalmıyor. Saymakla bitmez. Asla aslak kestiği kestik. İnsan böyle hareket etmez canım. Onu küplere bindirtebilecek bir harekette bulunmuşsanız mesela el alalım evet. selam vermemişsiniz sizi sakalınızdan tutar namusuz herif ben sana kim olduğunu öğreteceğim diye corjer bağırır. Bugüne kadar bu hareketlere tahammül ettik fakat artık bıçak kemiğe dayandı karısının evet. ve kızının bütün giyeceklerini biz veririz hiç ses çıkarmayız. ...böyle olduğu halde o bizim gözümüzü oymaya çalışır efendim. Ne diyorsunuz? Ya, ya, mağazamıza girince her tarafa araştırır... ...ve hoşuna giden eşyayı kaldırır ve sıkılmadan... ...bunu evime götürünüz der. Biz gariplerde ses çıkartamayız. E, şerrini lanet diyerek veririz. Evet, yok canım, ya. desenize herif ana forcunun biri. Ya maalesef, maalesef efendim. Öyle de gözlü ki gördüğü şeyi... aha bu benim pek hoşuma gitti, onu bana veriniz der... Dermemezlik edemezsiniz evet. çünkü sonra kırbaç var Ne kırbaç evet. ha ya, evet. Bunun için efendim? biz onu görür görmez Mağazada ne var ne yok saklarız efendim Aa, Saklarız saklarız ama efendim Herifin gözü doymuyor ki ya en adi şeylere bile tenezzül eder. Mesela 7 seneden beri hizmete dura dura taş gibi olan ve bizim çırağın bile yemeğe tenezzül edemeyeceği bir erik kurusu fıçısına elini sokar, avuç avuç alır ve affedersiniz domuz gibi yer. Ha, ha. Bir kısmını da bir kısmını da mendiline koyarak eve, karısına ve kızına götürür. Evet, eve götürür. Yani. Doğru. Sen Antuan günü onun günüdür. Bu münasebetle onun evine gönderilen hediyelerin haddi hesabı yoktur. Ama herifin gözü doymak bilmiyor ki. O nende vur sen onu Nufre günü de benim günümdür ha Sakın unutmayın der e, Bu vaziyet karşısında pek tabii ki Siz de hediyeleri yenilersiniz Ya bu bir alçaklık evet ha, evet. Ama cesaretiniz varsa ağzınızı açın daha o gece evinizi bir sürü asker basar ve sizi yaka paça valinin huzuruna çıkarırlar. <gülüyor> Vali hazretleri de başınıza dikilir ve size sana hiçbir ceza vermeyeceğim. Soru da sormayacağım. Çünkü bunları kanun menetmiştir. Fakat sana bol bol hamsi balığı yedireceğim. Evet. Su da vermeyeceğim. Evet. Dilin damağın kurur. Sen de böylece cezanı çekersin evet. de. Onu Sibirya'ya sürün. Sürmedi. Sürün, sürün. Beyefendi evet. hazretleri nereye sürerseniz sürün. Bizden uzak olsun evet, da Merak etmeyin. Sürerim ben onu. <gülüyor> ekselansları, ekselansları, ekselansları. Size bütün samimiyetimizle getirdiğimiz hediyeleri lütfen kabul et. Ya, ya, ya. Evet. Ben evet. Aa. kabul etmem. Hediye almak bir devlet memuruna yakışmaz. Evet. Ama bana 500 ruble ödüç verecek... Ve ...yani bu paranız varsa mesela... ...o zaman iş değişir. Belki o zaman kabul edebilirim yani. Borç olurum. Ee, ee, şey, yani. İstediğiniz bu olsun. İstediğiniz bu olsun veli nimetimiz. <gülüyor> ee, şey... Evet. Beyefendi Hazretleri 500 ruble pek az evet. Lütfen 1000 rubleyi kabul ediniz evet. Ve Bilmiyorum. bizi Bilmiyorum. gözü doymaz Nik Bin Belha'dan validen kurtarınız evet, evet Şimdiden kurtulmuş sayabilirsiniz kendisi Buyurun buyurun Kabul, kabul ediyorum. <gülüyor> ediyorum Fakat tabi yani yani hani yani iade, iade etmek şart yani. Tabi tabi tabi Ama bu hediyeleri kabul de kabul edin lütfen ee, <gülüyor> e, Pekala sizin güzel hatrınız için onu da yani yani kabul ediyorum. Ah, e, beyefendi bizi unutmayacaksınız değil mi? Siz de yardım etmeyecek olursanız halimiz har. Evet. Ölmekten başka çare. Yok. Üzülmeyin canım. <gülüyor> ben sizi unutur muyum hiç? İşinizi muhakkak yaparım muhakkak pedas <gülüyor> bize gider gitmez bu anaforcu valinin hemen tayinini çıkartacağım ay allah razı Sizin olsun efendi allah razı olsun, allah razı de olsun. De gidelim de. arkadaşlar hadi gidelim efendi daha fazla razı et evet. buyurun buyurun buyurun, <gülüyor> buyurun. teşekkürler efendim teşekkürler sağ ol sağ ol görüyorsun yavası Kabahat bendim kazlar soyulmak için kendi ayaklarıyla gelmiyorlar abi miran even gidelim efendim ben gidip mamullarımızı hazırlayayım <gülüyor> bırak Ah! Ya, bırak, bırak beni. Gir alır, bırak ya, beni. Bırak ya, beni. İçeri girmek istiyorum. Buluşmak istiyorsun ya? Bırak. Ha, kimdir o? Bırak. Bırak. Ne istiyorsunuz hanım? Ne istiyorsunuz? Açmeyin bak. Sizden vereceğimiz var. Ne olur yalvarırım bizi içeri alın. Bırak, bırak, bırak yırsınlar, bırak. Baş üstüne. Bunların derdi ne acaba? Pek kaza da benzemiyorlar, değil Mutlaka birisinin şikayete gelmişlerdir. Hadi bakalım. Merhamet <gülüyor> efendimiz. Merhamet. Canım siz kimsiniz derdiniz nedir? Bendeniz onbaşı İmanov'un karısıyım. Bendeniz de bir çilingirin karısıyım beyefendi. Kocam burada çalışır. Babam da. Aa, ayağıma kapanmayın. Ayağa kalkın. Lütfen lütfen. <gülüyor> ee, sonra da hep birden konuşmayın. Hadi teker teker. Söyle bakayım. Sen ne istiyorsun? Söyle. Merhametinize sığınmaya geldim. Validen şikayetçiyim. Allah onun belasını versin. Ne o, ne karısı, ne çocukları, ne soyu sopu, gün güneş görmesinler inşallah. Sürüm sürüm sürünsünler. Niye beddua ediyorsunuz hanım valiye? Niçin <gülüyor> mi olacak. Kocabın asker olması için saçlarını kökünden kazıttırdı. Halbuki onun asker olmasına daha çok zaman vardı. Namussuz herif. Evli bir adamın saçlarını kestirmeyi kanun men ederken o korkmadan sıkılmadan bunu yaptırdı. Nasıl yaptırabilir bunu canım? Basbayağı beyefendi sürünür inşallah. Dilerim Allah'tan anası, babası, halası, teyzesi, dayısı, amcaoğlu, haloğlu hepsi çöplükte can verirler. Oh, maşallah. Ah oh, ah oh, dua etmekte de üzerinize yok hani yani. Asker olmak sırası Terzi'nin oğlundayken onu yapmadı. Çünkü biz onlar gibi hediye gönderemedik ya. Patlayasıcı herif. Terzi'nin oğlundan sonra zenginlerimizden Panterion'un oğluna çullandı. Ondan da sus payı kopartınca bize yüklendi. Bu valinin de soyup soğana çevirmediği kişi yer kalmamış ya. Biz zengin olmadığımız için hediye falan gönderemedik ya. Bu yüzden mendebur adam kocacığımı yaka paça askere aldı. Başını kazıttırdı. Bak bak. Adamcağız keleşe döndü. Bak bak, bak bak bak. Gebersin inşallah. Onun bir acuze kaynanası vardı, o da gebersin Aa, inşallah. Pekala pekala. Ben bunları onun burnundan fitil fitil getireceğim. Sen merak etme. Hadi şimdi git hanım yoluna. Hadi. Hadi git hadi. Ah ...biberirler inşallah. Sürüm sürüm sürünürler inşallah. Soyları sopları devrilir inşallah. Şimdi sıra sende kadın. Anlat bakalım. Beyefendi hazretleri, ben de validen şikayetçiyim. Bu heriften de şikayetçi olmayan yok anlaşılan. Peki... Anlat bakalım. Senin şikayetin nedir? Daha ne olacak? Beni eşek sudan gelinceye kadar kırbaçlattı. Yok canım. Bizim pazardaki kadınlar kavga ettiler. Saç saça baş başa geldiler. Neden sonra polisler geldi ve beni yakaladılar. Hakkımda bir raport yazdılar. Ne? Laport. Ha laport. Sonra da tıktılar. Orada da adam dövdüler. İki gün, iki gece arkamın üstüne oturamadım. ...halbuki benim bu kavgalar hiç haberim yoktu. başyana yana dayak yedim. İyi ama ben ne yapabilirim ki? Tabii ben... ki hiçbir şey yapamazsınız efendim. E, ben Artık olan oldu biter bitti. Ama emretsen de... ...o vali olacak papaz... ...bana işlediği bu hasadan ötürü biraz... ...para verse... ...salih kuşu ömrümde ilk defa olarak başıma konuyor. Bundan hemen istifade edeyim bari. Yoksa bir daha para yüzü görecek halimiz yok. Ha ne anladım. Söylenmesi böyle. tamam gidebilirsiniz. Ben işinizle meşgul <gülüyor> tamam. olacağım. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Ya. Ya, bunlarla baş edilmez ya. Sen ya, elinde sonra, bir bilek çabuk. Acaba ne istiyorsun? Ya beş boş yer. Bilmeyi ya boş yere beklemeyin. Artık kimseyi kabul edemem. Olsun. Artık kimseyi sokma içeri. Peki efendim. Benim için bu Dağılın, Allah Allah. evinize gidin. Bugünlük kafi, yarın gene gelirsiniz, dağılın. Allah. Allah. Ay, ne oluyor burada? Siz misiniz Maria? Korktunuz mu yoksa? A hayır, korkmadım. Sesleri duyunca merak ettim de. Bir yere mi gidiyorsunuz efendim? E, hayır, B bir yere gitmiyordum. Öyleyse buraya benim için geldiniz. Şey... Annemin burada olduğunu zannetmiştim de... <gülüyor> İnsan umduğunu değil... ...bulduğunu yer derler. Siz de annenizi ararken... ...hani yani beni buldunuz yani. Neden daha önce beni görmek için gelmediniz? E, sizi rahatsız etmekten korktum efendim. Yani mühim işlerle uğraşıyordunuz. Ama siz o mühim işlerden daha mühimsiniz. Bilhassa gözleriniz. Çok teşekkür ederim efendim. E, şey... ...rahatsız etmeyin. Ne münasebet. Sizin gibi genç güzel bir kız bana rahatsızlık değil... ...tersine mutluluk verir. Ah. Bakıyorum da bana başkent kadınlarına yaptığınız komplimanları yapıyorsunuz Rica ederim e, e, Oturmaz mısınız e, aslında siz sandalyeye değil tahta oturmaya layıksınız a, Böyle söyleyip taşımartmayın beni Biz burada böyle güzel sözlere alışkın değilizdir e, Ne güzel eşarbınız var e, Rica ederim alay etmeyin e, Ne alayı harika bir çekicilik vermiş size başınızdaki eşarp e, Ne demek istediğinizi anlamıyorum beyefendi yani, a, Hangi eşarptan bahsediyorsunuz? Hava da bugün ne tuhaf değil mi? Evet. İnsan üşüse bile... ...hani yani yani ateşi yükseliyor yani hani. Şey... ...bence bu kırdılarınızı bu tarzda tarif edeceğinize... ...onları hatıra defterime yazsanız daha iyi olmaz mı? Mesela birkaç mısra yazarsanız o kadar memnun olurum ki. Yani şiir yazmasını bilirsiniz değil mi? Sizin için her şeyi yapabilirim. Emrediniz yeter. Hani yani... Ne tarzımız sıralardan hani yani hoşlanırsınız yani. Ee, nasıl olursa olsun önemi yok. Yalnız biraz güzel ve yenice olsun. Amma da yaptınız ha. Benim şiir kralı olduğumu bilmiyor musunuz siz? A, o halde bana yazacaklarınızı lütfen okur musunuz? Okumaya ne hacet? Şiiri ne kadar sevdiğimi hayal bile edemezsiniz. E, kafam şiirle doludur. Adeta e, dağlardan kükreyerek akan bir kaynak gibi. E, hani yani arzu ederseniz size şunları okuyayım mı? ...ey talihi aksine gitmesiyle bunalan... ...kabahati kendinde bulan... ...kakavan mı insan? Ha? Yani, hani yani... ...daha bir sürü biliyorum ama... ...şimdi yani hani aklıma gelmiyor yani. <gülüyor> Fakat ben size... ...aşkımı şiirle ilan etmek yerine... ...daha açık söyleme yani... yani tercih ederim. Zira... ...o gözleriniz yok mu? O gözleriniz... ...yaktı beni. Aşk denen şey... Hani, ...yani bu olmalı herhalde. Yani... Aşk mı dediniz? Fakat ben aşk nedir bilmem ki. Sandalyenizi ne diye uzaklaştırıyorsunuz? Yan yana otursak daha iyi olmaz mı hani yani? Ne, ne diye yan yana oturalım? Yani birbirimizden uzak otursak daha iyi olmaz mı? Hayır e, o zaman dost olamayız. Gelin e, yan yana oturalım. Hadi gelin yanıma. Aa, gördünüz mü? Dışarıda bir şey uçtu. Acaba neydi? Bir serçeye benziyordu. Kim bilir belki de bir saksandı Aa lütfen dokunmayın bana. fena oluyorum Affedin beni. Aştan gözlerim karardından ne yaptım bilemiyorum. Etrafı simsiyah görüyordum. Meğer sizi çılgınlar gibi seviyormuşum da haberim yokmuş. Maria. Size inanmıyorum. Şunun şurasında tanışalı kaç saat oldu ki? İnsan bir kaç saat içinde aşık olur mu hiç? Hı hı. Oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, maşallah. 41 <gülüyor> kere maşallah. Müfettiş Hat'ın oyunun 12. bölümünü dinlediniz. Anneciğim? Vay gerizekalı Cadı Adal Oskar'ı. Utanmıyor musun mai? Aman anneciğim. Mende burk. Ailemizin şerefini ayaklar altına alıyorsun. Defol. Defol diyorum sana. Bir daha gözüme görüneyim deme. Alim Allah başını patlatırım. <gülüyor> Affedersiniz beyefendi. Fakat o kadar sinirlenmiştim ki. Vay canına. Ne yapsam acaba? <gülüyor> hanımefendi yanıyor mu? Aa, lütfen lütfen beyefendi lütfen ayağa kalkınız. Ay, ayaklarımın önünde. Diz çökmek size, size yakışmıyor. Sonra döşeme pek de temiz değil. Hayır kalkamam. Asla kalkamam. Ay, Benim için bir şey var. Ya ölüm ya ah, ah, Ne demek istiyorsunuz? Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ah. ...yanılmıyorsam kızın namına... ...bana ilanı aşk ediyorsunuz değil mi? Hayır, hayır, hayır yanlış anladınız beni. Artık şu dünyada benim için... ...yaşamak haramdır. Bana acıyınız. Lütfen beni anlayınız. <gülüyor> Ama şaşırtıyorsunuz beni. Benim evli bir kadın olduğumu... ...bilmiyor musunuz? Ne önemi var? Aşk evliye bekara bakar mı? Aşkına bakar ancak. Anne, babam diyor ki... Aa. <gülüyor> Aa, maşallah. Yani kırk bir kere maşallah. Bu ne samimiyet böyle? Ne o? Ne istiyorsun? Ha niye ağlıklaştın? Kıskandın mı yoksa? Ne? Sersem sersem ne bakıyorsun? Kaç yaşına geldin ama daha beş paralık aklın yok. Üç yaşındaki bir çocuk bile senden daha akıllıdır. İnsan gibi hareket etmesini öğrendiğin <gülüyor> günü görecek miyim? Koca kız oldun. Ayıptır. Utan. <gülüyor> Ama anneciğim, yani bilmiyordum ki. Sen zaten ne söylediğini bilirsin, <gülüyor> ne de yaptığını. Başkalarını taklit edeceğine anneni taklit et. İşte bak. Lütfen Maria, annenizi kızdırmayın. Annenizin saadetini, mutluluğunu istemez misiniz? Anlamadım. Demek benden sonra şimdi de anneme kur yapıyorsunuz, öyle mi? Ah, ah! Pek sersenmişsin kızım. Ben seni akıllı biri sanıyordum. Muhterem misafirimizin... ...senin için yere kapandığını hala anlamadın mı? Benim için mi? Evet, senin için. E, muhterem beyefendi... ...seninle evlenmek istiyor. Be, be, benimle evlenmek mi istiyor? E, e, evet. Evet ya, evet. Ya şimdi, ya şimdi ben seni ona vermekten vazgeçersem? Hı? Ay sahi mi? Hı? Bilmiyordum Aman anneciğim kuzum anneciğim Yani bir daha böyle şeyler yapmam Kiminle tövbe Beyefendi, bir daha yapmam Vallahi billahi bir daha yapmam. Acıyım bana merhamet edin efendim. Ne, ne oluyorsunuz ben... Vali Bey? Nedir bu haliniz? Vicercerler bendimizi zatı devletlerimize şikayet etmişler. Size namusun üzerine yemin ederim ki söylediklerinin yarısı yalandır. Bu takdirde diğer yarısı doğru oluyor demektir. Asıl halkı dolandıran onlardır efendim. Namussuzlar, hırsızlar. On başının karısı yalan söylemiş. Ailemin başı için yemin ederim ki onu kır başlatmadım. O kendi kendini kır Kaldırmayın canım. Onların niyeti yalan söyleyip. ...beni sizin önünüzde küçük düşürmek... ...benim namusum var, şerefim var... ...onlara değil zatı halleri... ...üç yaşında bir çocuk bile inanmaz... ...çünkü yalancılıklarından dolayı... ...onlara hiç kimse inanmaz... ...halkın nazarında... ...beş paralık kredileri yoktur... ...hırsızlıkları ise bütün şehirce bilinmektedir efendim... Kocaçığım bırak şimdi oh. hırsızı, namusuzu. ...burada neler olduğunu biliyor musun? Ne oluyor ki? Müjde! Müjde! İvan Hlestekov beyefendi kızımızla evlenmek istiyor. Ne? <gülüyor> İnanamıyorum. İnanamıyorum. <gülüyor> bizim için ne büyük bir Benim ne alay mı ediyorsun sen? Kusura bakmayın beyefendi. Son zamanlarda bizim hanımın... ...beyni biraz sulandı da... ...ne söylediğini biliyor ne de söyleyeceğini. Zaten anası da buna an tekiydi. Kızınızı istemem. Neden şaşkınlığa sebep oldu ki Vali Bey? Evet istiyorum. Onu çılgınca seviyorum. <gülüyor> Aman beyefendi. Benimle eğlenmiyorsunuz ya. İnan kocacığım inan. Beyefendi... ...çok ciddi. Alay etmiyorum beyefendi. Kızınıza olan sevdam beni harap etti. Bunu bir türlü açıklama fırsatı bulamadım ki. İnanamıyorum böyle bir şeref yok. Mükehane yok. Ben buna layık değilim. Beyefendinin söylediği doğru babacığım. Bana sırılsıklama aşık ol. Kızınızı bana vermeyecek olursanız gerisini siz düşün. Zira ben her şeyi göz almış bulunuyorum. E zorla değil ya. İnanamıyorum işte... Ekcelans şaka ediyorlar herhalde. Odun kafalı herif. Beyefendi sana doğrusunu söylüyor. Bulduğunda buluyorsun galiba. Şesem. İnanamıyorum inanamıyorum. Aklımı oynatacağım. Size kızınızı bana verin diyorum. Yoksa karışmam. İntihar edecek olursam sizi hapislerde çürütürler ona göre. Demek, demek siz kızımın, beynim zonk zonk atıyor. Beni hapislerde çürütmek mi Allah saklasın. Beyefendiciğim, emirlerinize amadeyim. Hoşunuza nasıl gider söyle yapın. Beynimin zonklamasından serseme döndüm sanki. Bu geri zekalı herif hmm. iyice aptallaştı. Oh. Hadi ne diyorsun? Oh. Gençlerin oh. nişanını tutmasana. Oh. Hayır duas oh. oh. Niye havalama bakıp duruyorsun? <Gülüyor> Tamam tamam tamam Allah sizi mesut etsin yavrularım bir yatakta kocayın <gülüyor> keder yüzü görmeyin oh, oh. Madem nişanlandık <gülüyor> artık beni öpebilirsiniz efendim Beyefendi araba hazır efendim ee, Tamam osip sen bavulları götür hemen geliyorum Ne, ne o gidiyor musunuz yoksa Evet e, gidiyor e, o, o, Ama nasıl olur biraz evvel kızımla evlenmekten söz ediyordunuz Evet bize gideceğinizden hiç söz etmemiştiniz. Yani daha şunu şurasında nişandan kaç dakika oldu ki? Merak etmeyin günü birliğine gidiyorum yarın <gülüyor> döneceğim. Ya, amcamla mühim bir mesele hakkında görüşmem gerekiyor. Amcamı görseniz ki <gülüyor> öyle zengindir ki benim amcam. <gülüyor> Madem ki mühim bir iş için gidiyorsunuz yolunuz açık olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Zaten gitmem de gelmem bir olacak. Hadi görüşmek üzere. Ruhum, aşkım. Aşkım beni sarhoş etti. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Aptala döndüm <Gülüyor> hani yani. yani. Hoşçakalın bir tanem. Güle güle sevgili Nişanlı'm. Güle güle sevgili damadım. Ee, her şeyiniz tamam mı? Eksiğiniz falan yok ya. Ee, durun e, paraya ihtiyacınız olabilir. Ee, yani, yani biraz olsa hani yani fena olmaz yani. Fazla mallar hani göz çıkarmaz hani yani ee, Ne kadar istiyorsunuz? Ee, yani sizden daha önce 400 rubri almıştım. Siz şimdi bana hani yani. Bir altı yüz daha hani yani verin de... E, ...bin ruble yuvarlak bir hesap olsun. He? Baş üstüne. <gülüyor> evet. Efendim buyurun. Şansınıza paralar da gıcır gıcır. Yeni para insana uğur getirir derler. Umarım bana da uğur getirir. <gülüyor> evet. Umarım getirir. kalın sevgili kayınpederim. Misafirperverliğinize çok teşekkür ederim. Beni hiçbir yerde sizdeki gibi iyi karşılamamışlardı. Ah. Siz de hoşçakalın kayınvalidecim. Hoşçakalın canımın içi nişanlım... <Gülüyor> Ee, siz alelade bir arabayla nasıl olur da giderseniz canım asaletinize yakışmaz doğrusu Aldırmayın canım ha, ben böyle şeylere emniyet vermem Sonra bu çeşit arabalar daha fazla hoşuma gidiyor Hani faytonlarda hiç rahat edemem de yaylar canımı çıkarır gırç gırç gırç <gülüyor> Hiç olmazsa üstünüzü adam akıllı örtün yolda üşüyebilirsiniz e, Müsaade buyurun da size bir acem halısı vereyim Yok canım niye zahmet edeceksiniz acem halısı dediniz değil mi he <gülüyor> he e, madem çok istiyorsunuz, e, getirim bari. Sristinov, derhal sandık odasına koş ve güzel bir Acem halısı al. Arabaya götür. En iyisi olsun, anladın mı? Hadi koş. Hemen, ekselans. Görüşünüzü ne zaman beklememizi emrediyorsunuz? Yarın yahut e, öbür gün. <Gülüyor> <gülüyor> sizi çok özleyeceğiz. Değil mi bari ya? E, tabii tabii çok özleyeceğiz. Of of of of alıya bak. Getir bakalım Sivisdinov'u şuraya koy. Sana bu tarafa koy diyorum. Hmm. Doğrusu şimdi güzel oldu. Ekselans araba hazır efendim gelebilirsiniz. Hoşçakalın Anton Antonovich. Devletle ekselans. Güle güle İvan Aleksandar. Güle güle. güle güle. Güle güle damadı. Güle güle canlım. Güle güle. Sevgili karıcığım, sen bu işe ne dersin abi? Aklından hiç böyle bir şey geçmiş miydi? Doğrusu yaşadık. Şimdi hayat bizim. İtiraf et ki insan rüyasında bile böyle bir şey göremez. <gülüyor> Küçük bir şehrin vali karısından sonra... ...şimdi koskoca bir genel müfettişin kayınvalidesi olacaksın. Artık salonlara hindiler gibi kabara kabara girersin. Şansın varmış ömründe görmediğini sayemde göreceksin. Aa, o ne biçim lafayol? Sen beni sonradan görmemi sanıyorsun. Merak etme. Benim gözüm böyle şeylere toktur. Bunun için kızımın büyük bir müfettişle evlenmesi beni şaşırtmadı. Yalnız senin ağzın bir karış açıldı. Ne olacak? Aşağı tabakadan gelmiş işte. Sosyete insanlarıyla bir arada bulunmaya alışmamışsın ki. En çok ne hoşuma gitti biliyor musun? Hı. Beni ihbar edenlerin aleyhimde bulunanların burnundan fitil fitil getireceğim. Oh. Keratalara kim olduğumu göstereceğim. <gülüyor> Swistrow hayvan herif hemen buraya gel. Buyurun ekselans. <gülüyor> bir de bu ekselans lafı çıktı başımıza. Bana hemen tüccarları çağır. Namussuzları adam akıllı bir haçlıyım. Beni şikayet edersiniz ha. Sizi gidin namussuzlar sizi. <gülüyor> Müfettişe benim hırsız olduğumu, rüşvet aldığımı söylersiniz öyle mi? Hele bir durun. Ananızdan emriğinizi burnunuzdan getireceğim. Swiss Yalınızdayım ya, ekselans! Bana beni şikayete gelen adamların isimlerini yaz. En başa da dilekçe veren kerataları koy. Devlet kuşunun başıma konduğunu da herkese bildirin. Dostlarım da, düşmanlarım da öğrensinler ki, Vali, kızını her şeyi yapmaya kadir bir adamla evlendiriyor. Bunu herkese bildirin. Ama herkese, her yerde tellal bağırsın, davullar çalsın, borazanlar ötsün. Böyle bir damat kime nasip olmuştur? İşte ben bayram diye buna derim. Fırra hemen. Baş üstüne, eh Oh, oh. Ne dersin Anna Antonova? Bundan sonra nerede yaşayalım? Burada mı yaşayalım yoksa Petersburg'da mı? Ah, tabii ki Petersburg'da yol. Artık burada nasıl yaşayabiliriz? Ki? Peki karıcığım Madem ki Petersburg'da yaşamak istiyorsun, oraya gideriz. Gerçi burada da krallar gibi yaşayabiliriz. Böyle bir damadımız olduktan sonra kimden korkabiliriz ki? Ha. Herkes vız gelir bize. Ha, bir müddet, bir müddet burada yaşarız. Zaten buradan hemen ayrılmak istemem. Ben de istemem. Hele şimdi hı hı. tam da yükseleceğimiz sırada. Hı hı. Unutma ki damadımız bütün vekil ve paşalarla senli benliymiş. <gülüyor> Saraya kendi evine girer gibi girip çıkıyormuş. Bu vaziyet dahilinde yükselmeme ve günün birinde paşa olmama hiçbir mani yok. Paşa olamaz mıyım ne dersin? Ay tabii ki olursun kocacığım. Göğsümüze çaprazlama bir kordon takarlar. Paşa olmayı neden istiyorum biliyor musun? Neden? Fars edelim ki bir yere gidiyoruz. Bütün yaverler dolu dizgin önden giderler ve bağırırlar. Bütün atlar paşa hazretleri için koşulsun, halksa bekliye dursun. Valiler, subaylar, memurlar yanımızda hiç kalır. <gülüyor> Herhangi bir yemekte karşımızda el pençe divan dururlar. <gülüyor> <gülüyor> İşin şek tarafı, işte asıl burası. <gülüyor> ne hikmetse, kaba olan her şey senin hoşuna geliyor. Unutma ki artık medenileşmen icap ediyor. Bundan sonra dostların mahkeme salonlarında kaz besleyen hakim gibileri olmayacaktır. Artık o mendeburları unutmalısın. Onların yerine sosyetelerde bir takım kibar zevatla tanışacaksın. Yalnız dikkat. Orda çam devireyim deme sakın. Zira sen böyle şeylere alışkınsın. Müfettişal oyunun 13. bölümünü dinlediniz. Oranın insanları balıktan başka bir şey yemezlermiş. Hele Morina balığına bayılırlar bu. Ay bırak şimdi yemeği içmeyi. Evimizin başkentin en güzel evi olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Odamda öyle güzel amber kokuları dolaşacak ki. Oraya girenin böyle gözleri kapaşacak... Oh, ne güzel kokuyor. <gülüyor> Ekseler, üncanlar <gülüyor> geldi. Öyle mi? Al hepsini içeriye. Önce ben geleceğim. <gülüyor> dur, dur, dur. Sabah <gülüyor> şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Nasılsınız, nasılsınız? Türk gibiyim. Ah, <gülüyor> esas sizleri sormalı. Aa. Gelin bakalım, gelin. Evet, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Demek tenekeciler, bezirganlar, eskiciler... ...beni müfettişe şikayet etmişsiniz... ...öyle mi? Aman, Aman efendim... <Gülüyor> ...söylenenlere inanmayınız siz olur mu? Namussuzlar... ...hırsızlar... <Gülüyor> ...beni ne cesaretle gidip şikayet ediyorsunuz ha... ...acaba ne umdunuz? ...beni hapse attıracağınızı mı? <Gülüyor> oh, Bu dalalar... ...beni şikayet ettiğiniz adam... ...benim neyim oluyor biliyor musunuz? Nedir efendim. efendim? Damadım oluyor ne? damadım! <gülüyor> Müfettiş damadınız mı? İşte esas şimdi yandık. <gülüyor> Ya, yani nifetçi size da, damat mı oluyor vali hazretleri? Evet. kızımla mı evleniyor? Şaşırdınız değil mi? Evet. Bundan sonra görüşürüz. Sizi dünyaya geldiğinizde pişman ettirmezsem bana da adam demesinler. Ama, ama efendim ama biz hırsızlar. Hırsızlar. Haydutlar. Hem halkı soyarsınız hem de devlete bozuk mal satarak yüz binlerce ruble kazık atarsınız. Ama efendim bu işten size de pay verdik değil mi? Evet, doğru. Verdiğiniz 20-30 erşinlik kumaş, bunu da çok görüyorsunuz. Gidiyorsunuz beni halden rüşvet alıyor diye müfettişe şikayet ediyorsunuz. Topunuzun foyasını meydana çıkaracağım. Ben iş adamıyım, ben tüccarım. Bana dokunamazsınız diye havanızdan geçilmiyordu. Papuçlarınızı dama atacağım. Kredinizi sıfıra indireceğim. Debiti soya soya keserinizi doldurdunuz. Valiniz sizden biraz parasız erzak ve eşyası aldı diye onu hemen rüşvetçi yaptınız değil mi? Merhaba ekselansları. merhaba. Merhamet efendim. Şey, sen. Güzel. Güzel. Sen. Köprü ihalesinin müteahhitliğini aldığın zaman sana kim yardım etti ha? Ben değil mi? Devlete beş para etmez çürük malzemeyi beş yüz ruble olarak gösterdin. Masraf ''Yüz rubleyi geçmiyorken yirmi bin ruble gösterdin.'' ''Öyle değil ''Halbuki benim iki kelimem.'' ...o zaman seni Sibirya'da çürüttürebilirdi. Öyle değil mi namusuz herif? Söylesene. Anton Antonovic kusurumuzu affedin. Şeytana uyduk bir halt ettik. Merhamet edin lütfen. İleride böyle şeyler yapmayacağımıza size namusumuz üzerinde yemin e, evet, değil evet, mi? Evet, ederiz. Yeminim, ederiz. ederiz. Ederim, emrediniz. Emrediniz, evet. emrediniz. Evet. cezamızı nakit olarak ne isterseniz verelim. <Gülüyor> Yeter ki siz gücenmeyin efendim. Gücenmeyeyim öyle değil. Evet Ahlaksızlar. Şimdi köpek gibi ayaklarımın dibinde sürünüyorsunuz. Neden? Çünkü vaziyete ben hakimim de ondan. Kazara. Ya siz galebe çalmış olsaydınız beni çiğ çiğ yerdiniz. Biz acıyım diye kalkmış. Yapmayın. bize acıyım diye yalvarıyorsunuz. Mendeburlar. Sizi gebertmem lazım aslında ya. Ben merhametli bir insan evet, Değil <gülüyor> Sizin gibi değilim. <gülüyor> ...sizi affediyorum. Ha, e, teşekkür ederim. Ha, ha, teşekkür ederim. Yalnız... ...yalnız gözünüzü... ...bir daha dört açın. Ha. Allah ...sizi doğduğunuza pişman ederim. Şimdi... ...asıl meseleye gelelim. Ha, gelelim Söylediğim gibi... ...kızımı evlendiriyorum. E, fakat alelade bir adamla değil... Ha. Bunun için hediyelerinize dikkat edin. Ya, tabii, evet, tabii. tabii tabii. Beni anlıyorsunuz Aa, değil mi? Tabii, tabii. Anlamaz tabii. olur muyuz <gülüyor> eksel hastaları? <gülüyor> hiç merak etmeyin. Hediyelere bulacağız sizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <Ha>, yakayı <gülüyor> bu kadarla kurtardığınızı zannetmeyin. Daha görüşeceğiz. Ha. Şimdilik güle güle. <gülüyor> güle güle. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun. <gülüyor> Aman efendim tebrik ederiz Anton Antonoviç insanın başına devlet kuşu konunca işte böyle konmalı <gülüyor> evet, evet, evet sevgili dostum hakim amuz Federević e, bendeniz Artemi Filipovic Bu haberi alınca öyle sevindim ki Anlatamam <gülüyor> 12'den vurdunuz demektir Mutlusunuz inşallah Hanımefendi Aa, Çok teşekkür ederim Artemi Filipovic İnsanın füthiş gibi bir damadı Olur da mutlu olmaz <gülüyor> ki. Elbette, Efendim, e ben e, Tebrik ederim azizim Anton Antonovic e, Sizlere çok uzun bir ömür dilerim hmm. Öyle ki evladınızın Evladının evladının hmm. mürvetini göresin. <gülüyor> <gülüyor> bu hesapça 150 yaşına kadar yaşamamız gerekir. Dal kabukluğum bu kadar mıdır? Doğru. Tebrik ederim hanımefendi. E, ya siz nasılsınız küçük hanım? İyiyim teşekkür ederim. <gülüyor> Tebrik ederim Anna Antonov'ya. Bu habere ne kadar sevindiğimi tarif edemem. Aa, teşekkür <gülüyor> ederim Anisya. Orası başınıza diyeceğim ama... <gülüyor> ...her köşe başında bizim damat gibi bir müfettiş bulmakta. Pek kolay değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hem kendi adıma hem de kardeşim Bobcinski adına tebrik ederim. <gülüyor> Vali hazretleri. Teşekkür ederim Bobcinski'yi. Bob e de teşekkür ederim. Tebrik <gülüyor> ederim <gülüyor> hanımefendi. Tarih diye bula derler. Tebrik ederim Maria Antonovya. Bundan sonra bir prenses gibi giyineceksiniz. Bir, bir kraliçe gibi yiyeceksiniz, içeceksiniz. Öyle tatlı, öyle eğlenceli günler geçireceksiniz ki... ...kendinizi binbir gece masalında yaşıyor zannedeceksiniz. <gülüyor> yani benim <bir gülüyor> fettiş da öyle yaşaması gerekir. Ah, <gülüyor> Tebrik ederim Anna Antonovya. Teşekkür ederim Teşekkür ederim Sofya. İnan o kadar memnun oldum ki Kızınızı evlendireceğiniz haberini alınca Sevincimden az kalsın Bayılacaktım evet. <gülüyor> Maria'yı pek severim bilirsiniz Ya evet. Birini bulamayacak diye Çok üzülüyordum hayatım Aa! <gülüyor> Boşuna üzülmüşsünüz Sophia Benim kızıma talip çoktu Ama bizim istediğimiz Gibisi olmadığı için Vermemiştik Biz de ...müfettiş gibi bir damat bekliyorduk... ...e sonunda muratımıza da erdik hayatım. Sahi bu mesele nasıl oldu vali hazretleri... anlatsanız ...anlatsanıza biraz. Anlatın efendim. Ne anlatayım Amos Federoviç mi? Kızımı bizzat kendi şey istedi. Öyle kibar davrandı ki... ...bana... Anna Antonovya, siz dünyanın en kibar, en asil, en güzel kadınısınız dedi. İnanır mısınız Ay. ben ömrümde bu kadar nazik ve zevk sahibi birini görmedim. Anneciğim bunları sana benden bahsederken söylüyordu değil mi? <gülüyor> Tabii ki senden bahsederken söylüyordu. Ee, bizi kendini öldürmekle bile tehdit etti. Kızınızı bana ya. vermeyecek olursanız... ...canıma kıyarım Allah diye Allah bağır bağır Evet Hayret bağır. Sahibi koskoca müfettir ya hayret, ya. Bir şey. hayret, hayret bir şey. Edilecek hayret edilecek bir şey yok azizim. Hayret edilecek bir şey yok. Amos Fedorovic bu işte asıl hüner vali hazretlerinde. Anton Antonoviç, arzu ederseniz... Pazarlığında uyuşamadığınız av köpeğini size parasız vereyim efendim. Bırakın efendim bırakın. Bugün köpek düşünecek günüm değil. <gülüyor> ee... <gülüyor> Muhterem damadınızın nerede olduğunu sorabilir miyim? Bana bazı işler için bilmem nereye gittiğinden söz etmişlerdi. Ee, doğru mu? Ee, evet çok mühim bir mesele için gitti. Yarın dönecek. Amcasına gitti. Bu evlilik işlerini görüşme hemen dönecek. Evet. Ya. E, fakat e, yarın e, e, Çok yaşa babacığım. Emin huzuzun Teşekkür ederim. Evet e, Damadımız yarın e, e, e, e, Çok çok yaşa babacığım. E, çok yaşa e, Çok şükür. E, çok şükür. Emriniz uzun olsun <gülüyor> Geber Allah belanı versin Teşekkür ederim Cümlenize de aynı temennilerde bulunduğumu belirtmek isterim <gülüyor> Herhalde düğünden sonra biz de Petersburg'a yerleşeceğiz ya, Burasının havası Ama. bana biraz ağır geliyor ben Zaten <gülüyor> olduğum odası küçük şehirleri sevmem Hem ayrıca Petersburg'a gidersek e, Kocamı orada Paşa yapacak. Oho. Oho. Paşa, ya baba paşa yapacaklar. <gülüyor> e şimdiden paşalığınızı tebrik ederim aziz dostum. <gülüyor> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben de. Ben de tebrik ederim Anton Antonovic. Teşekkür ederim efendim. o kim? paşa olunca kim bilir daha ne haltlar karıştıracak. E zaten ben her zaman bizim valimizin ileride paşa adam olacağını söylerdim. He. <gülüyor> <gülüyor> bana bak, dalga kovukluğu bırak Artemin Filipovic. Paşalık bu adamın nesine ha şeye altın semer takmışsın ha buraya paşalık unvanı vermişsin ikisi de aynı <gülüyor> öyle deme Amos Severovitch öyle deme. <gülüyor> Herifte bu dil varken paşa da olur vekil de. <gülüyor> Anton Antonovich, Anton Antonovic. paşa olduğunuz zaman bizleri unutmazsınız değil mi efendim? Başımız sıkıştığı zaman size müracaat ederiz. Yani. Sayın Vali, gelecek sene bizim çocuğu Petersburg'daki liselerden birinde devlet hesabına okutmak istiyorum. Bana bu hususta yardımda bulunursunuz değil mi? Merak et elinden geldiği kadar hepinize yardım ederim dostlarım. Ah, e, sağ olun efendim <gülüyor> sağ olun. <gülüyor> e, <mali gülüyor> e, e, e, e, Sen zaten ya, daima söz verirsin, hiçbir zamanda sözünü tutmazsın. Yani e, şunu bil e, ki orada böyle şeylerle uğraş ey kazaktın onunla. Evet. Sonra ne diye böyle saçma sapan vaatlerde... bulunuyorsun insanlara? Ne diye bulunayım karıcığım? Elimden gelen bir şey varsa yaparım elbette. E, e, evet de. ama dilenci bir değil, keke balla besleyesin. E, i̇şitiyor musunuz? Hanımefendi ihtifatta bulunuyorlar. Zaten o öyledir <gülüyor> Kendinden başka kimseyi düşünmez <gülüyor> Ahbapları gücenecekmiş umurunda bile değildir <gülüyor> <gülüyor> Ya ya <gülüyor> ha, bayanlar. <gülüyor> bayanlar Bayanlar bayanlar <gülüyor> Bayanlar baylar, görünce çok şaşıracaksınız. Aa, Sizlere müthiş bir haberim var. <gülüyor> neymiş? Neymiş? Ay niye gülüyor? Ay niye gülüyor bu adam? Ivan Kozmic, ne oldu? Ivan Kozmic, şu gülmeyi keser de müthiş haber neymiş ama tanrım? Nezin adam yine kim bilir kimin mektubunu açıp okumuş oldu. Şu şu şu bizim müfettiş var ya. Şu, evet ne oldu? Getir, <Gülüyor> <Gülüyor> Ivan Kuzmich. Soytarılığın lügumu yok. Vali huzurunda olduğunuzu unutmayın. <Gülüyor> Affedersiniz, özür dilerim hepsiniz. <Gülüyor> müfettiş zannettiğimiz adam. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Allah <Gülüyor> Allah müfettiş zannettiğimiz adam. Evet. evet. Meğerse müfettiş falan değilmiş. Geldi! Evet. Aa, müfettiş Ay, değil mi? Haydi müfettiş. Hayır ne der bu şey ablayım? Müfettiş şey şey Bayılacağım. <Gülüyor> Bayılmanın süresi değil henüz bekle biraz. Müfettiş adlı oyunun on dördüncü bölümünü dinlediniz.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 biri vardır. Vali, müfettiş zannettiği bu adamı alarak evine götürür. Sonra da içerek ağzından laf almaya çalışır. Klesakov öyle palarolar atar ki, herkes onun gerçek müfettiş olduğuna iyice inanır. Haklarında kötü rapor tutmaması için usulü dairesinde ona rüşvet vermeye başlarlar. Diğer taraftan halk, yöneticileri şikayet için müfettişin kapısında kuyruğa girer. Bu arada müfettiş, valinin kızına evlenme teklifi yapınca, vali, sevinçten deliye döner. Fakat tam bu sırada beklenmedik bir şey olur. Sahte müfettişin foyası meydana çıkmıştır artık. Ivan Kuzmich, yoksa bu bir şaka mı? Maalesef hayır, şaka falan değil. İşte delili de burada. O ne? Bakın, bir mektup yakaladım. Mektup. Aa, ne aa. delili, ne mektubu. ne mektubu? Onun kendi eliyle yazdığı bir mektup. Bana postaneye müfettiş tarafından yazılmış bir mektup getirdiler. Adresine şöyle bir göz gezdirdim. Posta sokağına diye yazılmıştı. Bu adres zihnimi kurcaladı. Herhalde bizim postanede hoşuna gitmeyecek şeyler gördük ki... ...müdüriyete rapor veriyor diye düşündüm... ...ve mektubu açtım. Oo, nasıl? <gülüyor> bir müfettişin mektubunu açmaya nasıl cesaret ettiniz? Aa, sormayın Allah. efendim sormayın. Nasıl açtığıma ben de hayret ediyorum. Pişman oldum ve derhal kapatarak... ...kalkmakta olan postaya göndermeyi düşünüyorken... ...müthiş bir meraka kapıldı İçimden bir ses bana. Mektubu açma, yanarsın, idam bile edilirsin diyordu. Diğer bir sesse... ...canım aldırma, açiver ne çıkar diyordu. Ben de açiver diyen bu sese inandım. Ellerim titriye titriye mumu söktüm. Ne? Oh. Oh. Demek resmi bir memurun mektubunu açmak küstahlığında bulundun. Meselenin asıl komik tarafı da o ya. Herif meğerse ne memurmuş ne de mühim bir kimse. Neymiş o halde? Serserinin hokkabazın biriymiş. Doğru. Ama bir yolun kalmadı. Benim için anlam mı? Hak etmişsiniz Ivan Kozmetç. Sizi damadıma serseri demekten ne ederim? Evet, daha ileriye gidecek olursan seni hapse bile attırırım. Hapse efendim. bile attırır İçiniz bunlar efendim geçiniz. Serseriyim. O zatın benim kızımla evleneceğini bilmiyor musun? Paşa olayım seni Sibirya'ya sürmezsem bana da adam demesinler. Sibirya'ya! Efendim güleyim bari diyorum başka bir şey demiyorum. Azizim siz Sibirya'yı filan bırakın da şu mektupta yazılanları görün. Müsaade ederseniz okuyayım. Ay evet okuyorlar. Azizim Trapişkin. Sana başımdan geçen tatlı maceraları anlatayım da gülmekten katıl. Yolda kendisiyle kumar oynadığım bir piyade yüzbaşısı... ...beni soyup soğana çevirince meteliksiz kaldım. İmreğim otel sahibi bana yiyecek ve içecek vermez oldu. Bereket versin şansıma, bulunduğum şehir halkı... ...yüzümdeki asaletten ve kıyafetimin temizliğinden... Beni müfettiş sandılar. Şimdilik balinin evinde yatıp kalkıyorum. Bir dediğim iki olmuyor. Balinin güzel bir karısıyla bir kızı var. Her ikisiyle de dalga geçiyor İlk önce hangisini kafese koyacağımı bilmiyorum. Bunlar? Vaktiyle seninle beraber Serseri serseri dolaştığımız ah! Ve ötekini berikini Dolandırdığımız günleri Hatırlıyorsun değil mi <Gülüyor> Aa, Ne günlerdi onlar Hele pastacıyı Dolandırdığım günü Hiç unutmam İngiltere kralı hesabına Tıka basa pasta yemiştik Hey gidi günler hey Şimdi ise vaziyet Tamamen başka ...öyle cins insanlara rast geliyorum ki... ...gülmekten göbeğin çatlar. Namusuz. Aklıma gelmişken söyleyeyim... ...sen makale filan yazarsın... ...sana tiplerini anlatacağım... ...bu gerizekalılardan... ...bir sürü... ...alaylı makale çıkarırsın. Başta... Aa! ...vali geliyor. Aa! Tam manasıyla... ...öküzün biri. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Benim damadım böyle bir şey yazmaz. Efendim inanmıyorsanız buyurun kendiniz okuyun. <gülüyor> gel, gel. Tam manasıyla... ...küzün... Hayır. Hayır olamaz. Bunu siz kendiniz yazmışsınızdır. Ne diye efendim? Ee, canım okusanıza. Evet okuyun. Eh, siz devam edin Ivan Kuzmiç. Eh. Vali tam manasıyla öküzün biri. Geç oraya. Hayır, duruyorsunuz. Anlaşıldı işte devam edin. Tamam, tamam, tamam. Nerede kalmıştım? Ha. Vali tam manasıyla öküzün biri. Bak, <gülüyor> gözlük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Posta müdürüne gelince, ha? <gülüyor> ha. <gülüyor> Babacan bir adama benziyor. Evet. Fakat Evet, devam et. Evet. Hadi oka, oku oku. Yok burayı oku. E? Ne diyor? E, Hakkımda münasip bir insan kullanmıyor ama. E, ne, ne diye okuyacağım hem? Ne demek okuyacağım. Okuyacaksın. Hadi baştan okuman o, ok gerekiyor. Hadi. Benim öküzü okuyorsun da kendi okuzunu niye ok okumuyorsun? Hadi, Hadi. oku. <Gülüyor> ee, tamam. Hadi. Bu herifi... Ver ver ver şunu ver. Müsaade ederseniz ben okuyayım. Oku efendi oku. Posta müdürü... Babacan bir adama benziyor. <gülüyor> Fakat... ...korkan... ...hırsızın... <gülüyor> ...namussuzun biri. Doğru <gülüyor> <Or> <gülüyor> <Or> <gülüyor> efendim, doğru <gülüyor> efendim <or> <gülüyor> danışkası. Bu her şeyi yakalamalı... ...ve eşek sudan girinceye kadar... ...dövmeli. <gülüyor> <gülüyor> Hastane <Ya>. müdürü... <gülüyor> Hastane müdür... Ha. ne oldu ne diye durdunuz okusanıza Artemi Filipoviç hastane müdürü ee, gözüm yanımda değil. Öyle. Okuyun okuyun. Yo, yo, yo. zaten herifin herif zaten hırtın biri yani öyle olduğu anlaşılıyor. ...burasına atlasak da olur yani canım yani acaz ya da ya. <gülüyor> Silik Belki dedim ya. Ben ne yazdığını çıkarırım. Yok yok yo, çıkaramazsınız. Çıkarırım. çıkarım. Ben senden daha iyi görüyorum. A Aşağı kısım nasıl olsa okunaklı yazılmış. O her zaman yer şey. okunacak. Atlamak olmaz. Evet evet. evet. Hadi İvan evet. Kuzmiç okuyor. Alın ya. öyleyse alın. Oku şunu hadi. Am hadi. <Gülüyor> 12. satırdan itibaren okuyun l lütfen. Hayır. Satırı matırı yok. Mektubun her tarafı okunacak. Evet, evet. evet. evet. okunacak. Her tarafını oku. Her, her, tarafını, her tarafını oku. Okusun. Oku. Evet. Hastane yöneticisi Artemi Filipoviç... ...elbise giymiş bir domuza benziyor. <gülüyor> aman aman aman ne soğuk. Serseverif, yükte yapmasını bile bilmiyor. Domuz elbise giyer mi hiç? Bu, bu, bu nerede görülmüş ki böyle bir şey? Saçmalı bu şerif. Rektöre gelince... Ha? ...leş gibi soğan kokuyor. Yalan, <gülüyor> e, yalan. E, size namusun üzerine yemin ederim ki... ...ben ömrümde ağzıma soğan koymamışım böyle. Seni namussuz seni... Hakimse. <Gülüşmeler> evet. Evet. Evet. Evet. Hakim. Hadi oku Baylar mektup çok uzuna benziyor. Vaktimizi böyle saçma sapan şeyler okumakla geçirmeyelim lütfen. Ah, olmaz öyle şey. Olmaz. Anlaşılan kendinizi okumak istemiyorsunuz. Verin ben okuyacağım. Evet okuyun. buyurun. benimle ilgili bölümü <gülüyor> evet, okumadan geçerseniz Yarın bir gün mahkemelik bir işiniz olursa... ...ben de size yardım ederim. <gülüyor> Rüşvet yok. <gülüyor> Hakim Fedorov Fedorovic'in ise... ...mahkemede beslediği kazlardan bir farkı yok. <gülüyor> Tam bir kaz. Ha, evet evet okumaya devam ediyorum. Devam, devam. Her şey bir yana... ...buranın halkı sevimli ve son derece... ...misafirperver insanlar. Şimdilik Allah'a ısmarladık dostum. Ben de senin gibi edebiyatta uğraşmaya karar verdim. Artık böyle serseri bir hayat yaşamak canıma tak etti. Eğer bana mektup yazacak olursan... ...Saratov'daki adresime yaz. Oh, oh, oh, skandal! Skandal! Anneciğim artık bayılabilir miyim? <gülüyor> Allah kahretsin! Allah cezasını versin! Bu şarlatan herifi acaba nasıl yakalasak? <gülüyor> de Mendebur beni mahvetti. Ah, beni, beni öldürdü. De, beni de. Ben artık ölmüş bir adamım. Tamamen ölmüş. Gözlerim görmüyor. Kimseyi seçemiyorum. Bu keratayı derhal yakalamalı. Anlıyor musunuz? Derhal yakalamalı. Evet ama nasıl? Adam şimdi mükemmel bir arabanın içinde dolu dizgin gidiyor. Aksi gibi onun süratle götürülüp getirilmesi için istasyon şeflerine tembiyatta da bulunmuştum. Bir de enayi gibi ona 300 ruble borç verdim, <gülüyor> ben de tam 400 ruble. Eyha! Oh. Ben de, ben de. <gülüyor> ben de vermiştim 500 rubleyi, ben de. Hırsız herif. Hepimiz soyma. Hala aklım hafsalam almıyor. Nasıl oldu da bu kadar enayice tavlandık biz? Evet. Ya sizinki neyse de, ya ben, ya ben. 30 senelik memuriyet hayatımda en büyük hırsızlara. ...bütün dünyayı cebinden çıkarabilecek... ...en açık gözlere kazık atmış ben. Ah oh. ne hükümler verme kocacığım. Onu böyle bir adam olmasına imkan yok. Unutma ki o kızımızla nişanlıdır. Nişanlı, Nişanlı mı dedin? Aptallığın lüzumu yok hanım. Herif gözümüzü boyamak için nişanlandı. Herkes bütün dünya baksın... ...ve bir valinin nasıl alay mevzuu olduğunu görsün... ...ve ibret alsın diye... Demek ben, azıcık süt kokan bir serseri tarafından aldatılabilecek kadar aptalmışım. O yazıklar olsun. Şimdi benim aptallığımla kim bilir ne kadar alay edecektir? Gittiği her yerde anlatacaktır. Mesela bu kadarla bisteği. Oğlum, oh. oh. ya günün birine nefese açtıktan kokan ve yazar geçilen biri çıkıp da hakkımda komedi yazıp. Beni radyolarda teşhir ettirecek olursa ah, ah, ah, O zaman ah, ben ne yaparım Kredimiz hiç ah, ah, para olur Yüzümüze kimse bakmaz Ne mevki kalır Ne saygı ne feraset Sizi nerede görseler Alay ederler Ve katılır yasırlar <gülüyor> Bir Gülü bakalım gülüm. Zaten bir insan mahvolmaya başladı mı? Önce aklı başından gidermiş. <gülüyor> Bu serseri de bir müfettişe benzeyecek ne vardı sanki? Hiçbir şey. Ben yutmazdım ama bizim salaklar müfettiş müfettiş diye etrafı deldeliye verince, etabii biz de inandık. Evet. İnanmadı mı? Durun, bu adamın müfettiş olduğu fikrini ortaya ilk önce atan kim oldu? Hangimiz e, oldu? E, Söyleyin e, bakayım. Vallahi benim bir şeyden haberim yok. Ee, benim de. Aa, bu yalanı atanlar şu iki çapkın oldu... Topçinski ile Bobczewski. İki gözüm önüme ak ak aksın ki ben değilim. Ben de değilim. Ben de değilim. Hayır hayır, hayır. Kimselişi... Hayır, hayır, hayır hayır evet evet. O telden posta kutusuna gelen. Hayır. Ve hayır. Müfettişin ta kendi. Çünkü yediklerinin parasını vermiyor diyen siz değil miydiniz ha? Evet. evet <gülüyor> hayır, hayır, hayır. hayır hayır. Bu yalanı etrafa salan ve halkı velveliye veren sizdiniz. Hmm. Onun Önce bu risk Hayır onun önce sen gördün. Sen söyle. Sen kendine gel. Gevezeliğini yerin dibine bastır. Heyecana veriyorsunuz, kenesi düşük omurlar... miskinler, şerefsizler, ...soysuzlar, kaçırılanlar, misin? Haydi, gel sorarım. Şey Ama, da. Da. Ama da. Da. ilk önce söyle sen o. Hayır, onu yok halde de sen gördün. Sonra geldi sen söyle. Ben söyleyemedim, anlatamadığın için... ben sana yardım Aa. etmeye çalıştım. Hayır, ben sana Değil yardım o. etmeye çalıştım. Bol yapıyorlar. Petersburg'tan müfettiş olduğunu söyleyen biri geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Ne? Oh! Hey! senin bir daha dayılacağım. Yani, Ay, Aman, Ay. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Müfettiş Alt <proof> <Gülüyor> Oyun'un 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.